Önsöz Milli zenginliğimiz her birimizin bireysel zenginliğiyle ilişkilidir. Bu kitap her birimizin kişisel başarısıyla ilgileniyor. Başarı kendi çaba ve yeteneklerimizle icraatlarımızın toplamından oluşur. Doğru yönde yapılan hazırlıklar başarımızın sırrıdır. Eylemlerimiz düşüncelerimizden, düşüncelerimiz de anlayışımızdan daha bilgi olamaz. Bu kitap cüzdanı zayıf kişilerin maddi konuları daha iyi anlamak için kullanabileceği bir rehber olarak tanımlanabilir. Amacı, finansal olarak başarılı olmak isteyen kişilerin parayı elde etmesine yardımcı olacak içgörüleri paylaşmak, bu parayı elde tutmak ve artan paraları daha fazla para kazanmak için kullanmaktır. Bu sayfalarda Antik Babil'e geri dönüyoruz. Babil, bugün bildiğimiz ve anladığımız finans dünyasının temel prensiplerinin oluşturulduğu yer. Yazar, yeni okurlarının bu kitap aracılığıyla daha dolgun banka hesaplarına sahip olup, finansal olarak daha büyük başarılara imza atacaklarını, kıtanın iki yakasından okuyucularının bildirdiği kadarıyla oldukça yaygın olan kişisel finansal problemlerine çözümler üretebileceklerini umuyor. Yazar bu hikayeleri arkadaşlarına, akrabalarına, çalışanlarına ve meslektaşlarına aktarma cömertliğini gösteren şirket yöneticilerine de teşekkür etmek istiyor. Pratik adamların paylaşımlarından daha iyi bir tavsiye olamaz. Bu kitapta savunulan savların bazılarını prensip edinerek başarılı olmuş kişilerin anlatılanları paylaşması ve takdir etmiş olması verilebilecek en önemli referans. Antik dünyadaki en zengin şehir olan Babil'in sakinleri zamanın en zengin toplumunu oluşturuyordu. Paranın değerini takdir ediyorlardı. Para kazanmak Parayı tutmak ve artan paralarını daha fazla para kazanmak için kullanmak üzere temkinli finans prensiplerini kullandılar ve hepimizin arzusu olan geleceklerini garantileyecek geliri elde etmeyi başardılar. Altın İsteyen Adam Babil'in at arabası ustası Bansir çok isteksizdi. Basit evinin ve açık atölyesinin olduğu arsayı çevreleyen alçak duvara hüzün içinde bakıyordu, atölyede yarı bitirilmiş bir at arabası duruyordu. Karısı sık sık kapıda beliriyordu. Kendisine kaçamak bakışlar atmasından anlaşıldığı kadarıyla gıda stokları tükenmek üzereydi ve at arabasını bitirmek için çalışması gerekiyordu. Çekiç vurarak, kesip biçerek, parlatarak, Boyayarak, tekerleklerin kenarına deriyi gererek. Bunların hepsini yapmalıydı ki varlıklı müşterisinden ödemesini alabilsin. Yine de şişman ve kaslı vücuduyla duvarın üzerinde oturmaya devam etti. Zihni yavaş ve sabırlı bir şekilde cevabını bulamadığı bir soruyu evirip çeviriyordu. Fırat nehrinin bu vadisine özgü sıcak, tropik güneş acımasızca üzerine vuruyordu. Alnında beliren ter damlaları, kaşlarının kenarından akarak kendilerini kıllı göğsünün karmaşası içine hiç belli etmeden bırakıveriyordu. Evinin ötesinde kralın sarayının yüksek ve geniş duvarlarını görmek mümkündü. Hemen yakınlarda mavi gökyüzünü delen bel tapınağının renkli kulesi gözüküyordu. Bu ihtişam dolu yerin hemen yanı başında kendisininki gibi düzensiz, bakımsız evler vardı. Babil hep böyleydi. İhtişam, gösteriş ve göz kamaştıran zenginlikle en yoksun fakirlik, plansız ve sistemsiz bir şekilde şehrin koruyucu duvarlarının içinde yan yana yer alıyordu. Eğer bakmış olsaydı, hemen arkasında zenginlerin at arabalarının ve ayaklarında sandaletler olan tüccarların, yalın ayak dilencilerin oluşturduğu kalabalığın içinden geçtiklerini görecekti. Zenginler bile köle su taşıyıcılarına yol açabilmek için olukları temizlemek zorunda kalıyorlardı. Çünkü bu kralın işiydi. Her köle keçi derisinden yapılmış bir kapta taşıdığı suyu kralın asma bahçesini sulamaya götürüyordu. Bansir kendi sorunlarını düşünmekten bu faal şehrin curcunasını umursayacak ya da dikkat edecek halde değildi. Tanıdık bir yerin tellerinden gelen beklenmedik tıngırtı onu bu hayallere dalmış halinden tutup çıkardı. Döndüğünde en yakın arkadaşının hassas, gülümseyen yüzünü gördü. Müzisyen Kobi. ''Tanrılar sana cömert davransın dostum.'' diyerek başladı Kobi gösterişli selamına. ''Görünüşe göre sana o kadar cömert davranmışlar ki daha fazla çalışmana gerek kalmamış. İyi şansını tebrik ediyorum. Hatta seninle paylaşıyorum bu iyi şansı.'' ''Dop dolu cüzdanından iki mütevazı şeker çıkarıp asilzadelerin ziyafetinin sonuna kadar bana ödünç vermeni rica ediyorum. Yokluklarını fark etmeyeceksin bile.'' ''Eğer iki şekerim olsaydı.'' diye umutsuzlukla cevap verdi Bansir. ''Kimseye ödünç vermezdim. Sana, yani en yakın arkadaşıma bile ödünç vermezdim. Onlar benim servetim olurdu. Bütün servetim.'' ''Kimse bütün servetini ödünç vermez. En yakın arkadaşına bile olsa.'' ''Ne?'' diye samimi bir şaşkınlıkla bağırdı Kobi. ''Cüzdanında bir şeker bile yok mu? Buna rağmen duvarın üzerinde heykel gibi oturuyor musun? Neden at arabanı bitirmiyorsun? Asil damak sevkine nasıl yetişeceksin yoksa? Bu senlik bir davranış değil dostum. Senin sonsuz enerjin nerede? Bir şeyler seni strese mi soktu? Tanrılar senin başına bir iş mi getirdi?'' Bansir de aynı fikirdeydi. ''Tanrıların bana bir işkencesi olmalı bu. Bir rüyayla başladı.'' Anlamsız bir rüya. Rüyamda imkanları olan bir adam olduğumu gördüm. Kemerime bağlı çantam dolup taşıyordu. Sikkelerden dolayı ağırlaşmıştı. Umarsız dilencilere dağıttığım şekerler vardı. Karıma ve kendime ne istesem alabilmek için kullandığım gümüş paralar vardı. Gelecek için bana güvence veren altınlar vardı. Böylece gümüşleri harcarken hiç tasalanmıyordum. Görkemli bir tatmin hissi vardı içimde. Çalışkan arkadaşını tanımazdın, karımı da tanıyamazdın. Yüzündeki endişe kırışıklıklarının hepsi yok olmuştu. Mutluluktan parlıyordu. Yine evliliğimizin ilk günlerindeki gülümseyen genç kıza dönüşmüştü. Hoş bir rüyaymış hakikaten, dedi Kobi. Peki o zaman bu hoş hislerden sonra neden duvarın üzerinde öyle oturuyorsun? Neden mi? Uyandığımda ve para çantamın ne kadar boş olduğunu hatırladığımda... Bir başkaldır hissi bürüdü içimi. Gel bu konuyu birlikte konuşalım. Denizcilerin dediği gibi aynı geminin yolcusuyuz ikimiz. Gençken birlikte rahipleri ziyaret ederek bilgeliklerinden yararlandık. Genç adamlar olarak birbirimizin zevklerini paylaştık. Yetişkin erkekler olarak da her zaman yakın olduk. Tatmin olmuş kişileriz. Uzun saatler çalışarak kazandıklarımızı özgürce harcamak bizi tatmin etti. Geçtiğimiz yıllarda para kazanmış olsak da... Zenginliğin getirdiği mutlulukları sadece hayal edebiliyoruz. Oh, aptal koyunlardan ne farkımız var? Dünyanın en zengin şehrinde yaşıyoruz. Gezginler diyor ki hiçbir şehir bu kadar zengin değil. En yakın arkadaşımın yani senin cüzdanın boş ve bana diyorsun ki senden önemsiz bir miktar olan iki şekeli ödünç alıp asillerin ziyafetine katılabilir miyim? Ve ben sana ne cevap veriyorum? Cüzdanım burada... İçindekileri memnuniyetle paylaşırım mı diyorum. Hayır, kabul etmeliyim ki benim de cüzdanım seninki kadar boş. Mesele nedir? Neden gümüş ve altınımız yok bizim? Giyim ve yemekten fazlasına itecek kadar paramız neden yok? Oğullarımızı düşün. Onlar da babalarının izinden gitmeye devam etmiyor mu? ''Oğullarımız ve onların aileleri ve onların oğulları, onların oğullarının aileleri de bu kadar altın hazinesinin ortasında yaşayıp bizim gibi ekşi keçi sütü ve yulaf ezmesini mi ziyafet olarak görecekler?'' diye cevap verdi Bansir. ''Arkadaş olduğumuz yıllar boyunca böyle konuştuğunu hiç duymamıştım Bansir'' dedi Kobbi şaşırarak. ''Yıllar boyunca hiç bunları düşünmedim de ondan.'' Şafaktan gün batımına bir insanın yapabileceği en iyi at arabalarını yapmak için uğraştım. Bir gün tanrıların değerli çabalarımı fark ederek bana büyük zenginlikler bağışlayacağını umdum. Bunu hiç yapmadılar. Sonunda anlıyorum ki hiçbir zamanda yapmayacaklar. Bu yüzden de kalbim kırık. İmkanları olan bir adam olmak istiyorum. Toprak ve büyükbaş hayvan sahibi olmak. Güzel kıyafetler giymek istiyorum. Cüzdanımda para olmasını istiyorum. Bunları elde etmek için bütün gücümle çalışmaya varım. Derim soyulana kadar bütün aklımı, zekamı, kendimi vermeye hazırım ama emeklerimin adil bir karşılığı olmasını istiyorum. Bizim sorunumuz nedir? Soruyorum sana. Altını olanlar için bol olan o güzel şeylerden biz neden hak ettiğimiz kadarını alamıyoruz? Cobb bir cevap verdi. Cevabını nasıl bilebilirim ki? Ben de senin gibi hissediyorum. E, lerimi çalarak kazandığım para hemen akıp gidiyor. Ailemin aç kalmaması için ince eleyip sık dokunmam, plan yapmam gerekiyor. Göğsümün derinliklerinde zihnimde akan müziği akıtabileceğim büyüklükte bir lire duyduğum özlem var. Böyle bir enstrümanla kralın bile daha önce duymadığı güzellikte bir müzik yaratabilirim. Böyle bir lirin olmalı. Babil'de hiç kimse bu liri senden daha tatlı çalamaz. Öyle güzel müzik yaparsın ki sadece krallar değil tanrılar da mest olur. İkimiz de kralın köleleri kadar fakirken nasıl böyle bir enstrüman alabilirsin ki? Ah, çanlar! Geliyorlar! Parmağıyla nehirden yukarı doğru çıkan dar sokaktaki yarı çıplak, taşıdıkları suyun ağırlığıyla terleyen uzun sıra halindeki köleleri gösterdi. Ritmik bir şekilde yürüyorlardı. Her birinin belli keçi derisinin içinde taşıdıkları sudan dolayı bükülmüştü. Kobbi, Başlarındaki adamın duruşu ne güzel diyerek yük taşımadan adamların önünde yürüyen kişiye işaret etti. Geldiği yerin önemli kişilerinden belli. Bansir de aynı fikirdeydi. O sıranın içinde birçok iyi duruşlu insan var. Bizim kadar iyi adamlar onlardı. Kuzeyden gelen uzun boylu, sarışın, güneyden gelen güler yüzlü siyahi erkekler. Daha yakın ülkelerden gelen kısa, koyu tenli adamlar. Hep birlikte nehirden bahçelere, düzenli olarak ritmik bir şekilde gidip geliyorlar. Her gün, yıllarca. Önlerinde hevesle hayal edebilecekleri bir şey yok. Saman yataklarının üzerinde yatıyorlar. Yulaf ezmesiyle besleniyorlar. Zavallılara acımalısın Kobi. Ben onlara acıyorum. Aynı zamanda onlardan daha iyi koşullarda olduğumuzu da görüyorum. En azından özgür insanlarız. Doğrudur Bansir. Düşüncesi keyifsiz olsadı. Yıllarca köle olarak yaşamak istemeyiz. Çalış çalış çalış. Hiçbir yere varmadan hem de. Başkalarının altınları nasıl elde ettiğini öğrenip biz de onların yaptığını yapsak mı? Banser düşünceli bir şekilde cevap verdi. Bilenlere sorarsak belki öğrenebileceğimiz bir sırları vardır. Tam da bugün eski arkadaşımız arkadan yanından geçtim. Altın at arabasını sürüyordu. Onun statüsündeki başkalarının yapacağı gibi beni görmezlikten gelmedi. Tam tersi bana el salladı. Etrafımızdakiler onun müzisyen Kobi ile arkadaş olduğunu gördü dedi Kobi. Bansir, Babil'deki en zengin insan olduğu söyleniyor dedi. Kobbi cevap olarak o kadar zengin ki kral bile devlet hazinesiyle ile ilgili işlerde ona başvuruyormuş dedi. Bansir arkadaşının sözünü kesti. O kadar zengin ki eğer onunla gecenin karanlığında karşılaşırsam ellerim hemen şişman cüzdanını arar. Hiç de bile diye karşı çıktı Kobi. Bir insanın zenginliği taşıdığı cüzdanda değildir. Şişman bir cüzdan eğer yeni altınlar gelmiyorsa hemen boşalır. Arkadın cüzdanını her zaman dolu tutmasının sırrı ne kadar çok harcarsa harcasın sürekli bir yerden gelen bir gelirinin olması. ''Gelir. İşte mesele tam da bu.'' diye atladı Bansir. ''Duvarda otururken ya da uzak diyarlara gittiğimde cüzdanıma akmaya devam edecek bir gelirim olsaydı keşke. Arkat nasıl gelir elde edileceğini biliyordur mutlaka. Benimki kadar yavaş bir zihne bile anlatabilir mi?'' dersin. ''Bence bildiklerini oğlu Nomasir'e aktarmış.'' ''Anlatıldığına göre Nine ve Hekidip babasının yardımı olmadan oradaki en zengin adamlardan biri olmamış mı?'' diye cevap verdi Kobbi Kobbi bana ilham verdin'' diyen Bansir'in gözlerinde yeni bir pırıltı vardı. ''İyi bir arkadaştan bilgeliğini bizimle paylaşmasını istemenin bir bedeli yok ve Arkad her zaman iyi bir arkadaştı. Cüzdanlarımızın bir doğan yuvası kadar boş olmasını aldırmamalı.'' Bu bize engel olmasın. Altınların ortasında yokluk çekmekten yorulduk. İmkanları olan adamlar olmak istiyoruz. Gel arkada gidelim ve bizim de nasıl gelir elde edebileceğimizi soralım. Gerçekten ilham verici şeyler söylüyorsun Bansir. Benim için de yeni bir bakış açısı getiriyor söylediklerin. Şu ana kadar neden imkanlarımız ile ilgili de bir fikrim oluşuyor. Hiçbir zaman aramadık bunu. ''Babil'deki en sağlam at arabalarını yapmak için uğraştın. Bütün emeğin bu yöndeydi. Bu bağlamda başarılı da oldun. Ben de lir çalma alanında ustalaşmak istedim. Ben de bu alanda başarılı oldum. Emeğimizi sarf ettiğimiz alanlarda başarılı olduk. Tanrılar bu şekilde devam etmemize müsaade etti. Şimdi bir ışık görüyoruz. Doğan bir güneş parlaklığında. Daha zengin olmak için... Daha fazla öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Bu yeni anlayışla arzularımızı gerçekleştirmenin onurlu yollarını bulabiliriz. Bugün hemen arkadın yanına giderim dedi Bansir. Çocukluk günlerimizden beri arkadaşımız olan diğer arkadaşlarımıza da soralım. Bizden daha iyi durumda olmayanlarla birlikte giderek belki arkadın bilgeliğinden hep birlikte yararlanabiliriz. Her zaman arkadaşlarını düşündün Bansir. ''Bu yüzden bu kadar çok arkadaşın var. Senin dediğin gibi olsun. Bugün hemen gidelim ve başkalarını da beraberimizde götürelim.'' Antik Babil'de Arkad isimli çok zengin bir adam yaşıyordu. Zenginliğinin ünü almış yürümüştü. Aynı zamanda eli açıklığıyla da meşhurdu. Yaptığı yardımlarda ailesine karşı kendi harcamalarında cömertti. Yine de her yıl zenginliği arttı. Parası harcamalarından daha hızlı büyüdü. Gençken arkadaşları yanına gelip ona soruyorlardı. Arkad sen bizden daha şanslısın. Biz hayatta kalma mücadelesi verirken sen Babil'in en zengin adamı oldun. En iyi kıyafetleri giyip en nadir bulunan yiyecekleri yiyebiliyorsun. Bizse ailemizi toplum içine çıkabilir bir şekilde giydirmeye ve karınlarını doyurabilmeye kanaat getirmek zorundayız. Bir taraftan da bir zamanlar koşullarımız aynıydı. ''Hocamız aynı ustaydı. Aynı oyunları oynadık. Ne derslerinde ne de oyunlarında bizden üstün değildin. Geçen bu yıllarda bizden daha onurlu bir vatandaş olmadın. Gördüğümüz kadarıyla da bizden daha fazla ya da daha şevkle çalışmadın. Peki o zaman neden kader bizi yok sayarak bütün güzel şeyleri sana verdi?'' Arkad bu laflara şiddetle karşı çıktı. Gençliğimizden beri sadece kendinizi idame ettirmenin ötesinde bir para kazanmadıysanız, bunun nedeni ya zenginliği inşa etmenin kurallarını öğrenmediğiniz ya da bu kurallara dikkat etmediğiniz içindir. Vefasız kader kimseye kalıcı bir şey getirmeyen hırçın bir tanrıçadır. Tam tersine kazanılmamış altınları verdiği her adamın sonunu da getirir. Bütün aldıklarını kısa sürede harcayan adamlar yaratır. Zevklerini ve arzularını artık tatmin edemeyen adamlar kalır ardında. İyi davrandığı başka adamlar da cimrileşip bütün zenginliklerini ellerinde tutarak sahip olduklarını harcamaktan korkar. Yerine yenisini koyma yetisine sahip olmadıklarını bilirler. Hırsız ve felaket korkularıyla boş hayatlar sürerek gizli bir mutsuzluk içinde yaşarlar. Başkaları da vardır ki kazanmadıkları altını alarak ve ona ekleyerek Mutlu ve tatmin olmuş vatandaşlar olarak hayatlarına devam ederler. Bunlar o kadar azdır ki sadece söylentilerden dolayı varlıklarından haberdarım. Birden zengin olmuş adamları bir düşünelim ve gerçekten böyle mi durum bir bakalım. Arkadaşları mirasla zengin olan adamlar için bu bahsettiklerinin geçerli olduğunu kabul ettiler. Onun nasıl bu kadar zengin olduğunu sorduklarında Arkad anlatmaya devam etti. Gençliğimde etrafıma baktığımda mutluluk ve tatmin getiren iyi şeyler gördüm ve fark ettim ki zenginlik bu şeylerin gücünü artırıyor. Zenginlik güçtür, zenginlik birçok şeyi mümkün kılar. Evini en zengin eşyalarla donatabilir, uzak diyarlara yelken açabilir, farklı ülkelerin kendine özgü yiyecekleriyle ziyafetler çekebilirsin. Altın işçisinin süslemeleriyle taş parlatan ustanın eserlerini satın alabilir, hatta tanrılar için görkemli tapınaklar inşa edebilirsin. Bütün bunları ve daha fazlasını duyularını ve ruhunu tatmin etmek için yapabilirsin. Ve bunları fark ettiğimde ben de hayattaki iyi şeylerden kendi payımı talep etmeye karar verdim. Uzakta durup da başkalarının zevk almasını hasretle seyredenlerden biri olmayacaktım. Ucuz ama nispeten saygın gözüken kıyafetleri giyip tatmin olmayacaktım. Fakir bir adamın payıyla mutlu olmayacaktım. Tam tersi, kendimi iyi şeylerden oluşan bu ziyafete davet ettirecektim. Mütevazı bir tüccarın oğlu, büyüklüğünden dolayı miras umudu olmayan bir ailenin ferdi olarak, dediğiniz gibi olağanüstü güçler ya da bilgeliklerle de donatılmadığından, İstediğimi elde etmek için zamana ihtiyacım vardı ve derinlikli bir araştırma yapmam gerekiyordu. Zaman herkesin fazlasıyla sahip olduğu bir şey. Hepiniz zengin olmak için gereken zamanın elinizden kayıp gitmesine izin verdiniz. Fakat kabul ediyorsunuz ki haklı olarak gurur duyduğunuz iyi aileler dışında elinizde hiçbir şey yok. Araştırma ve öğrenmeye gelince, Bizim bilgi hocamız iki farklı öğrenme türü var dememiş miydi? Biri öğrendiğimiz ve bildiğimiz şeyler, diğeri de bilmediğimiz şeyi bulmak için gerekli olan eğitim. Böylece nasıl zengin olunabileceğini öğrenmeye karar verdikten sonra bunu görev bilip en iyi şekilde nasıl gerçekleştirebileceğimi araştırdım. Gün ışığının altındayken ışığın parlaklığının tadını çıkarmak zaten mantıklı değil mi? Nasıl olsa ruh dünyasına gittiğimizde... Oranın karanlığı ve hüzünleri üzerimize çökecek. Kayıt ofisinde katip olarak iş buldum. Hatta uzun saatler boyunca kil tabletler üzerinde çalıştım. Haftalarca, aylarca çalıştım ama kazancım bu çabayı yansıtmıyordu. Yemek ve giyim ve tanrılara kefaret ve hatırlayamadığım başka şeylerde bütün kazancımı emiyordu. Fakat azmimi yitirmedim. Ve bir gün Tefeci Algamiş şehir yönetimine gelerek dokuzuncu yasanın bir kopyasını istedi. Ve bana dedi ki, bu belgeye iki gün içinde ihtiyacım var. Eğer zamanında yetiştirirsen sana iki bakır para vereceğim. Çok sıkı çalıştım. Fakat yasa çok uzundu. Algamış geri geldiğinde iş bitmemişti. Bana çok kızdı. Eğer kölesi olsaydım beni kesin döverdi. Şehir yöneticisi bana zarar vermesine izin vermeyeceğinden korkusuzca dedim ki, ''Algamış, zengin bir adamsın. Bana nasıl zengin olabileceğimi söyle, ben de bütün gece kile yazı azayım. Güneş doğduğunda işin tamamlanmış olsun.'' Gülümseyerek bana cevap verdi. ''Girişken bir üçkağıtçısın ama peki tamam devam edelim bu anlaşmaya.'' Bütün gece kil tabletlerin üzerinde çalıştım. Sırtım ağrıdı, mumun kokusu başımı ağrıttı, gözlerim artık görmüyordu. Fakat gün doğumunda geri geldiğinde iş tamamlanmıştı. Şimdi bana söz verdiğin her şeyi anlat dedim. Anlaşmanın sana düşen kısmını gerçekleştirdin oğlum dedi ki Barca. Şimdi ben de kendime düşen kısmı gerçekleştirebilirim. Bilmek istediğin şeyleri sana söyleyeceğim. Yaşlanıyorum ve yaşlılar konuşmayı sever. Genç biri yaşlı bir adama geldiğinde yılların bilgisini alır. Fakat gençler yaşlıların sadece geçmişle ilgili bilgeliğine sahip olduğunu, bu yüzden bildiklerinin işe yaramayacağını düşünürler. Yanılırlar. Şunu unutma. Bugün parlayan güneş senin babanın doğduğu günde parlıyordu ve senin son torunun diğer dünyanın karanlığına geçerken de parlamaya devam edecek. Gençler meteor gibi parlayan ışıkların gökyüzündeki aydınlığı oluşturduğuna inanıyor. Halbuki yaşın getirdiği bilgelik yeri sabit yıldızlar gibi denizcilerin yollarını bulmasına yardımcı olur. Şu sözlerime dikkat edersen şimdi sana söyleyeceğim şeyin doğruluğunu anlayabilirsin ve dün geceki çabanın boşa gittiğini düşünebilirsin. Kalın ve dolaşık kaşlarının altından bana kurnaz bir bakış atarak alçak ama güçlü bir tonda ''Kazancımın bir kısmının bana kalmasına karar verdiğimde zenginliğin yolunu buldum. Bunu sen de yapabilirsin.'' dedi. Sonra bana keskin bakışlarla bakmaya devam etti ama başka bir şey söylemedi. ''Bu kadar mı?'' diye sordum. ''Bu kadarı bir çobanın kalbini para ödünç veren birinin kalbine dönüştürmek için yeterli oldu.'' diye cevap verdi. ''Fakat bütün kazandığım benim değil mi zaten?'' diye devam ettim. Hiç de bile. Kıyafetlerini yapan adama para vermiyor musun? Sandaletlerini yapan adama para vermiyor musun? Yediğin şeylerin parasını vermiyor musun? Babil'de para harcamadan yaşayabilir misin? Geçtiğimiz ay kazandıklarının sonucu olarak neyi gösterebilirsin? Geçtiğimiz senenin? Aptal. Kendi dışında herkese para ödüyorsun. Başkaları için çalışıyorsun. Bari bir köle ol da sahip olan kişi sana yiyecek ve kıyafet versin. Kazandığının onda birini kendine saklarsan, on yılda elinde ne kadar para olur düşünsene. Rakamlar konusundaki bilgim beni ortada bırakmadı ve cevap verdim. Bir yılda kazandığım kadar. Gerçeğin sadece yarısını söylüyorsun diye tersledi beni. Biriktirdiğin her altın para senin için çalışan bir köle demek. Her bir bakır para senin için çalışabilecek bir köle çocuğu. Eğer zengin olursan biriktirdiğinin senin için kazanmaya devam etmesi ve onun çocuğunun da kazanması gerekiyor ki bu sayede o çok istediğin bolluğa kavuşabilesin. Uzun bir gecenin karşılığını sana vermediğimi ve seni kandırdığımı düşünebilirsin ama aslında senin yaptığının karşılığının bin katını veriyorum sana. Tabii söylediklerimi anlayabilecek zekaya sahipsen. Kazandığının bir bölümü sende kalmalı. Ne kadar az kazanırsan kazan, bu miktar onda birden az olmamalı. Daha fazla da olabilir. Önce kendini ödeme yap. Kıyafetlerini ve sandaletlerini yapanlara, yemeğe ve tanrılara kefaret verdikten sonra kalacak olandan fazlasını verme. de bir ağaç gibi küçük bir tohumdan büyüyor. İlk biriktirdiğin bakır, zenginlik ağacını büyütecek olan şey. Bu tohumu ne kadar erkene ekersen ağacın da o kadar çabuk büyümeye başlar. Onu düzenli birikimle beslersen en yakın zamanda gölgesinde keyif çatabileceğin hale gelir. Bunları söyledikten sonra tabletlerini alıp gitti. Söylediklerini uzun uzun düşündüm ve mantıklı olduğuna dediklerini denemeye karar verdim. Eskiye göre param daha az değildi. O miktarın farkını hissetmeden harcamalarımı yaptım. Birikimim arttıkça arada harcama arzularım uyandı. Satıcıların Fenikelilerin diyarından gemilerle ya da başka yerlerden develerle getirdiği şeyleri satın almak istedim. Ama bilge bir şekilde kendimi tuttum. Konuşmamızın üzerinden 12 ay geçtikten sonra Algamış yine geri geldi ve sordu. ''Oğlum.'' Geçtiğimiz sene boyunca kazandığım paranın en az onda birini kendine ayırdın mı? Evet efendim, bunu yaptım diyerek gururla cevap verdim. Bu çok iyi, dedi gülümseyerek. Peki bu parayla ne yaptın? Parayı Tuğla Ustası Azmur'a verdim. Uzak yerlere gittiğini ve bana Tire'de fenikelilerin nadir kuyumlarından satın alacağını söyledi. Döndüğünde bu aldıklarını yüksek fiyatlara satıp aradaki farkı bölüşeceğiz. Her aptal ders alarak öğrenir diye humurdandı. Neden tuğla ustasının kuyumlar hakkındaki bilgisine güveniyorsun? Fırıncıya gidip yıldızlar hakkında soru sorar mıydın? Yıldızlar hakkında bir şey öğrenmek için elbet bir gökbilimciye giderdin. Düşünebilseydin eğer gideceğin yer bir astrolog olurdu. Birikimlerin gitti evlat. Zenginlik ağacını kökünden sarstın. Ama bir tane daha dik. Tekrar dene. Ve gelecek sefer eğer kuyumlarla ilgili bir fikre ihtiyacın olursa kuyumcuya git. Koyunlarla ilgili doğru bir şey öğrenmek istiyorsan çobana git. Tavsiye bedava verilen bir şey olsa da kimden ne konuda tavsiye aldığına dikkat et. Birikimleri konusunda bu konuda tecrübesi olmayan birinden tavsiye alan biri, bunun bedelini aldığı fikirlerin yanlışlığını birikimlerini kurban ederek öğrenir dedi ve yanımdan ayrıldı. Ve aynen dediği gibi oldu. Fenikeliler sahtekar çıktılar ve Azmur'a değerli gibi gözüken ama aslen değersiz olan cam parçaları sattılar. Algamış'ın dediği gibi yine her bakır paranın onda birini sakladım. Artık bu alışkanlığı oluşturmuş olduğum için biriktirmek hiç zor gelmiyordu. 12 ay sonra Algamış yine katipler odasında beni ziyaret etti ve sordu. En son gördüğümden beri ne gibi gelişmeler oldu? Kendime düzenli bir şekilde ödeme yaptım diye cevap verdim. Bu sefer birikimlerimi kalkan yapan usta Aggar'a bronz alması için teslim ettim ve dört ayda bir bana faiz ödüyor. Bu iyi. Peki aldığın faizle ne yapıyorsun? Bal ve iyi şarap ve baharatlı keklerle büyük bir ziyafet çekiyorum. Kendime kırmızı bir tunik de aldım. Bir gün umarım genç bir eşek alacağım binmek için. Algamış bu söylediklerime güldü. Birikimlerinin çocuklarını yemişsin. O zaman onların senin için çalışmasını nasıl beklersin? O zaman onların çocukları olur mu? İlk önce kendine bir altın köle ordusu al. Ondan sonra pişman olmadan istediğin kadar zengin ziyafetler çekebilirsin. Böyle diyerek uzaklaştı. Bu sefer onu iki sene görmedim. Geri geldiğinde yüzünde derin kırışıklıklar vardı ve gözleri çökmüştü. Artık çok yaşlı bir adamdı ve bana dedi ki, Arkad, istediğin zenginliği elde ettin mi? Ve ben cevap verdim. Daha bütün isteklerimi elde etmedim ama bir zenginliğim var ve bu zenginliğimle daha da fazla para kazanıyorum ve o kazandığım para da daha fazla para kazanıyor. Hala tuğla ustalarının tavsiyelerine uyuyor musun diye sordu. ''Evet, tuğla yapma konusunda çok iyi tavsiye veriyorlar.'' diye yanıtladım. Arkad, derslerini iyi öğrendin. Önce kazandığından daha azıyla yaşamayı öğrendin. Sonra kendi alanlarında tavsiye verebilecek insanlara fikir danışmayı öğrendin. Ve sonunda altının senin için çalışmasını sağlamayı öğrendin. Parayı kendine ayırmayı öğrendin. Onu tutmayı ve kullanmayı. Bu yüzden de sorumluluk gerektiren bir pozisyonu artık yerine getirebilecek kıvamdasın. Ben yaşlanıyorum. Oğullarım sadece para harcamayı düşünüyorlar ve para kazanmayla ilgilenmiyorlar. Benim çok mülküm var ve artık hepsine hakim olamıyorum. Benim için bura gidip oradaki topraklarımla ilgilenirsen seni ortağım yaparım ve mal varlığımı seninle paylaşırım. Böylece Nippur'a gittim ve Algamish'in oradaki mülkleriyle ilgilenmeye başladım ki bu gerçekten de oldukça büyük bir sorumluluktu. Hırslı olduğum ve parayı yönetme konusunda bu üç kuralı benimsemiş olduğum için mal varlığının değerini artırabildim. Zenginleştim ve Algamish'in ruhu karanlığa doğru gittiğinde hukuken düzenlemiş olduğu üzere Mal varlığının bir kısmı bana kaldı. Arkad hikayesini anlatmıştı. Arkadaşlarından bir tanesi, ''Algamesh mirasçısı yaptığı için gerçekten şanslıymışsın.'' dedi. Şansımın tek nedeni, daha onunla tanışmadan zengin olma isteğine sahip olmamdı. Dört yıl boyunca amacımdan dönmeyeceğimi, kazancımın onda birini biriktirerek kanıtlamadım mı? Yıllar boyu balıkların her rüzgar değişikliğindeki davranışlarını bilen, anı ona göre atan bir balıkçıya şanslı mı derdiniz? Fırsat kendini beğenmiş bir tanrı çadır ve hazırlıksız olanlarla vakit harcamaz. İlk yılın birikimlerini kaybettikten sonra devam etmiş olman, güçlü bir azme sahip olduğunu gösteriyor. Sıra dışı biri olduğun belli oluyor, dedi başka bir arkadaşı. Azim mi? dedi Arkad. Çok saçma. Azim bir insana gerçekten taşıyamayacağı bir deveyi taşımak için güç verebilir mi? Ya da öküze taşıyamayacağı bir yükü taşıtabilir misiniz? Azim demek, kendinize koyduğunuz hedeften şaşmadan ona ulaşmak için yolunuza devam etmek demektir. Ne kadar küçük de olsa kendime bir görev verdiğimde onu sonuçlandırmadan rahat edemem. Yoksa önemli şeyleri yapabileceğime dair nasıl inancım olur? Eğer kendime 100 gün boyunca köprüyü geçerek şehre gidip orada bir çakıl taşını suya atacağımı hedef koyarsam bunu yaparım. Yedinci günde hatırlamama bile gerek kalmaz. Hiçbir zaman yarın iki taş atayım aynı şey demem. Onun yerine adımlarımı tekrar atıp taşı suya atarım. Yirminci günde kendime arkat bu işe yaramıyor. Her gün bir çakıl taşını suya atmanın ne faydası var bir avuç taşı suya at ve bitsin demem asla. Kendime bir hedef belirlediğimde mutlaka gerçekleştiririm. Bu yüzden de zor ve gerçekleştiremeyeceğim hedefler koymuyorum kendime. Çünkü rahatıma düşkünüm. Bunun üzerine diğer bir arkadaşı söz aldı ve dedi ki, Eğer söylediklerin doğruysa ki hepsi mantıklı geliyor, her insan bu basit şeyleri gerçekleştirseydi herkese yetecek kadar zenginlik olmazdı. Zenginlik insan enerjisini nereye verirse orada büyür diye cevap verdi Arkad. Eğer zengin bir adam yeni bir saray yaparsa ödediği altınlar yitirilmiş mi sayılır? Hayır. Altınların bir kısmı tuğla ustasında, bir kısmı inşaat işçisinde, bir kısmı sanatçıdadır. Eve ekmek veren her kişi zenginliğin bir parçasına sahip olmuştur. Saray bittiğinde değeri bütün bu masrafların toplamı değil midir? Üzerinde olduğu toprağın değeri sarayın varlığıyla birlikte artmamış mıdır? Peki yanındaki arsa, saray orada olduğu için daha değerli değil midir? Zenginlik sihirli şekillerde büyür. Hiç kimse sınırlarını bilemez. Fenikeliler denizden gelen ticari zenginlikleriyle çıplak sahillerde görkemli şehirler inşa etmediler mi? Arkadaşlarından bir başkası… O zaman bizim de zengin olmamız için tavsiyen nedir? diye sordu. Yıllar geçti. Artık genç de değiliz ve kenara hiçbir şey koymadık. Tavsiyem Algamesh'in bilgilerini örnek alın ve kendinize şöyle söyleyin. Kazandığımın bir kısmı bende kalmalı. Sabah kalktığınızda bunu düşünün. Öğlen kendinize bunu hatırlatın. Gece bunu düşünün. Her gün, her saat başı bunu düşünün. O kadar çok kez bunu kendinize söyleyin ki, harfler gökyüzünde, ateşten yapılmış bir şekilde belirsin gözlerinizin önünde. Kendinizi bu fikre alıştırın. Kendinizi bu düşünceyle doldurun. Daha sonra makul gelen bir miktar belirleyin, gelirinizin onda birinden az olmasın ve bunu bir kenara koyun. Gerekirse diğer harcamalarınızı buna göre ayarlayın. İlk önce bu miktarı kenara koyun. Zaman içinde sadece size ait olan bir hazinenizin olmasının nasıl zengin bir his olduğunu duyumsayacaksınız. Büyüdükçe daha çok kamçılayacak. Size yeni bir mutluluk verecek. Daha çok kazanmak için çaba sarf etmek isteyeceksiniz. Kazançlarınız arttıkça aynı orandaki miktar sizin olacak, değil mi? Daha sonra hazineniz sizin için çalışmalı. Sizin köleniz olmalı. Çocuklarınızı ve çocuklarınızın çocuklarını Kendiniz için çalıştırmalısınız. Geleceğiniz için gelir kaynağınızı garantilemelisiniz. Yaşlılara bakın, bir süre sonra sizin de onlardan biri olacağınızı unutmayın. Hazinenizi çok dikkatli bir şekilde yatırımlara yönlendirin ki kaybolmasın. Yüksek faizler sizi kayalara çağıran, geminizi batıracak olan sirenlerin tatlı ama yalancı melodilerinden farklı değildir. Tanrılar sizi yanlarına çağırdığında aileniz ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye biriktirin. Düzenli olarak küçük ödemeler yaparsanız böyle bir korumayı sağlamanız mümkün olur. Tutumlu bir insan büyük bir miktarı böyle akıllıca bir neden için kenara koymayı hiç ertelemez. Bilge insanlara fikir danışın. İşi parayla ilgili olan kişilerin tavsiyelerini dinleyin. Benim yaptığım gibi... Tuğla ustası Azmur'a para verme gibi hataları böylece yapmazsınız. Küçük ve güvenli bir getiri her zaman riskten yeğedir. Buradayken hayatın tadını çıkarın. Kendinizi fazla zorlamayın ya da çok fazla biriktirmeye çalışmayın. Eğer kazandığınızın sadece onda birini tutabiliyorsanız bununla tatmin olun. Bunun dışında gelirinize göre yaşayın ve harcamaktan korkup cimrileşmeyin. Hayat güzel ve tadı çıkarılması gereken şeylerle dolu. Arkadaşları ona teşekkür edip yanından ayrıldılar. Bazıları sessiz kaldılar. Hayal güçleri pek gelişmemişti ve anlayamıyorlardı. Bazıları alaycı tepkiler verdiler çünkü zengin birinin parasını onun kadar imkanı olmayan arkadaşlarıyla paylaşması gerektiğini düşünüyorlardı. Bazılarınınsa gözünde yeni bir ışık vardı. Fark etmişlerdi ki Algamış'ın katipler odasına geri gelmesinin nedeni bir adamın karanlıktan aydınlığa çıkışını izlemekti. Bu adam ışığı bulduğunda da yeri onun için hazırdı. Kendisi olup biteni anlayana, fırsata hazır olana kadar kimse o yeri onun için dolduramazdı. Bu son grupta olanlar ileriki yıllarda sık sık Arkad'ı ziyaret ettiler ve Arkad da onları her seferinde memnuniyetle karşıladı. Onlara tavsiyeler verdi ve bilgeliğini arkadaşlarıyla büyük bir mutlulukla paylaştı. Yatırımlarını değerlendirme konusunda onlara yardımcı oldu, hangi yatırımın onlara güvenli bir getirisi olabileceği konusunda fikir verdi. Birikimlerin kaybolmaması ya da getirisi olmayan bir şeye dönüşmemesi gerekiyordu. Bu adamların hayatlarındaki dönüm noktası, algamışın arkada, arkadında onlara aktardığı gerçekliği fark ettiklerinde oldu. Zayıf Bir Cüzdana Karşı Yedi Çare Babil'in görkemi devam ediyor. Yıllar içerisinde en zengin şehir olma namına sahip olan Babil'in hazineleri de şehrin kendisi gibi muhteşemdi. Fakat durum her zaman böyle değildi. Babil'in zenginliklerinin kaynağı Babil'lilerin bilgeliğiydi. İlk önce nasıl zengin olunacağını öğrenmeleri gerekiyordu. İyi bir kral olan Sargon, düşmanları Sümerleri yenip Babil'e geri döndüğünde ciddi bir durumla karşı karşıya kaldı. Danışmanı ona durumu şöyle açıkladı. Yıllarca biriken zenginliklerin sonucu olarak, kralımızın yaptırdığı sulama kanalları ve muhteşem tapınakların bitmesiyle, görünen o ki insanlarımız artık kendilerine bakamıyorlar. İşçiler için iş yok. Tüccarların müşterisi yok. Çiftçiler ürünlerini satamıyorlar. İnsanların yemek alacak altını yok. Peki bütün bu iyileştirmeler için harcadığımız altın nerede? diye sordu kral. Ne yazık ki bu para şehrimizdeki birkaç zengin adamın cebine gitti. Keçi sütünün süzgeçten hızlıca akıp gitmesi gibi para da insanlarımızın parmaklarının arasından kaydı. Altının kaynağı durduğu için de insanlarımızın kazanmaları imkansızlaşıyor. Kral bir süre düşündü. Daha sonra sordu. Neden altını sadece birkaç kişi kazandı? Çünkü bu kişiler nasıl zengin olabileceklerini biliyorlar. Bir şeyi nasıl yapması gerektiğini bildiği için bir adamı suçlayamayız. Adaletli bir yönetici bir insanın elinden hak ederek kazandığı parayı alıp kazanamayan kişilere veremez. Peki neden? diye sordu kral. İnsanlar neden altını biriktirmeyi ve kendileri de zengin ve imkan sahibi olmayı denemiyor? Bu tabii ki mümkün ekselansları ama onlara bunu kim öğretecek? Bunu rahipler yapamaz tabii çünkü onlar para kazanma konusunda pek bir şey bilmiyorlar. Şehrimizde para kazanma konusunu en iyi bilen kim? diye sordu kral danışmanına. Sorunuzun cevabı sorunun içinde efendim. Babil'deki en zengin adam kim? Doğru söylüyorsun. Arkad. Babil'in en zengin adamı Arkad. Arkad'ı yarın buraya getirin. Sonraki gün kralın emrettiği gibi Arkad huzuruna çıkar. 46 yaşında olmasına rağmen dimdiktir ve dinç görünmektedir. Arkad der kral. Senin Babil'deki en zengin adam olduğun doğru mudur? Öyle diyorlar ekselansları. Kimse karşı çıkmıyor bu söylenene. Nasıl bu kadar zengin oldun? Bu güzel şehrin her vatandaşına sunduğu imkanlardan yararlanarak. Başta hiçbir şeyin yok muydu? Sadece zengin olma arzum vardı. Onun dışında hiçbir şey. Arkad, çok az sayıda insan zengin olmayı biliyor ve sonra da bu zenginliği tekerleştirdikleri için diğer vatandaşlarımız çok mutsuz. İnsanlar kazandıkları altını nasıl ellerinde tutacaklarını bilemiyorlar. Babil'i dünyanın en zengin şehri yapmak istiyorum. Bu yüzden de şehirde bir sürü zengin insan olmalı. Herkese nasıl zengin olabileceklerini öğretmemiz gerekiyor. Arkad, söyle bana. Zengin olmanın sırrı nedir? Öğretilebilir bir şey mi? Oldukça kolay efendim. Bir insanın bildiği bir şeyi başka birine öğretilebilir. Kralın gözleri parladı. Arkad, duymak istediğim sözleri söylüyorsun. Kendini bu önemli amaca adar mısın? Bildiklerini okuldaki öğretmenlere anlatır mısın? Onlar öğrencileri anlatır, sonra da benim buyruğum altındaki herkesin bu önemli gerçekleri öğrenmesini sağlarız. Arkad selam vererek dedi ki, sizin mütevazı bir uşağınızım sadece. Bildiğim her şeyi memnuniyetle başkalarıyla paylaşarak onların koşullarının iyileşmesine ve kralımın ihtişamının artmasına yardımcı olmak isterim. Danışmanınıza söyleyin, bana 100 kişilik bir sınıf ayarlasın. Onlara belki de Babil'in en zayıfı olan cüzdanımı nasıl beslediğimi anlatan 7 çareden bahsedeceğim. İki hafta sonra kralın isteğiyle seçilmiş olan 100 kişi öğrenme tapınağında buluştu. Rengarenk minderlerin üzerinde yarım daire oluşturdular. Arkad, üzerinde tuhaf ve hoş bir koku yayan kutsal bir lambanın durduğu ufak bir taburenin yanına oturdu. Arkad ayağa kalktığında, Babil'in en zengin adamı diye fısıldadı öğrencilerinden biri yanındakini dürterek. O da bizim gibi sıradan bir adam. Yüce Kralımızın emrinde bir vatandaş olarak ona hizmet etmek için bugün size sesleniyorum. Bir zamanlar ben de altın sahibi olmak isteyen fakir bir gençtim ve altını elde edebilmek için gerekli olan bilgiyi elde ettiğim için zengin oldum. Kralımız bu bilgileri sizlerle paylaşmamı istedi. Servet edinmeye olabilecek en mütevazı şekilde başladım. Sizden ya da Babil'in herhangi bir vatandaşından daha avantajlı bir konumda değildim. Hazineme ilk ev sahipliği yapan eski bir cüzdandı. Onun o kullanışsız boşluğundan nefret ediyordum. Dolu ve şişman olmasını istiyordum. Altınların sesleriyle dolu olmasını istiyordum. O yüzden zayıf bir cüzdanla ilgili çareler araştırdım ve yedi çare buldum. Önümde duran sizlere bu yedi çareyi açıklayacağım. Altın sahibi olmak isteyen herkese bu çareleri tavsiye ediyorum. Yedi gün boyunca her gün size bir çare aktaracağım. Size aktaracağım bilgileri dikkatle dinleyin. Benimle tartışın, kendi aranızda münazaralar yapın. Bu dersleri derinlemesine kavradıktan sonra kendi cüzdanınıza da zenginliğin tohumunu ekebilirsiniz. Her biriniz servetinizi oluşturmak için bilge bir başlangıç yapmalısınız. Ancak ondan sonra bu gerçekleri başkalarına anlatacak duruma gelebilirsiniz. Size cüzdanlarınızı şişmanlatmanın basit yöntemlerini öğreteceğim. Bu, zenginlik tapınağına giden yoldaki ilk adımdır. Ayaklarına ilk adımda sağlam basmayan hiç kimse yukarı tırmanamaz. İlk çareyle başlayalım. Birinci çare. Cüzdanınızı şişmanlatmaya başlayın. Arkat ikinci sıradaki düşünceli bir adama bakarak sordu. Arkadaşım, hangi zanaat alanında çalışıyorsun? Ben katiplik yapıyorum. ''Kil tabletlere metin kazıyorum.'' diye cevap verdi adam. ''Ben de ilk bakır paralarımı bu şekilde kazanmıştım. O yüzden sen de benim sahip olduğum imkanlara sahipsin demek.'' Daha arkalarda oturan kırmızı suratlı bir adama sordu. ''Lütfen ekmeğini nasıl kazandığını söyler misin?'' ''Ben kasaplık yapıyorum.'' diye cevap verdi adam. ''Çiftçilerden keçi satın alıyorum.'' Onları yetiştiriyorum, sonra da keserek etlerini ev kadınlarına, derilerini de sandalet yapan kunduracılara satıyorum. Çalıştığın ve kazandığın için benim sahip olmuş olduğum bütün avantajlara sen de sahipsin, dedi Arkad. Arkad böylece oradaki herkesin hayatını nasıl kazandığını öğrendi. Soruları bittikten sonra dedi ki, ''Şimdi sevgili öğrencilerim, görüyoruz ki insanların hayatlarını nasıl kazanabileceği bir çok farklı yol ve zanaat var. Hayat kazanma yöntemlerinin her birinde altın akışının bir kısmı çalışanın emeği sonucu onun cüzdanına giriyor. Bu yüzden de hepinizin yeteneğine göre bir altın akışı var. Büyük ya da küçük. Bu doğru değil mi? Söylediğini onayladılar. Arkad devam etti. O zaman her biriniz kendiniz için bir servet inşa etmeyi arzularsanız zaten oluşturmuş olduğunuz zenginlikle başlamak mantıklı değil mi? Buna da katıldıklarını belirttiler. Arkad daha sonra yumurta tüccarı olduğunu söylemiş olan mütevazı bir adam'a döndü. Eğer sepetlerinden bir tanesini seçersen ve her gün o sepete 10 yumurta koyup her akşam o sepetten 9 yumurta çıkarırsan zamanla ne olur? Zamanla dolup taşar. Neden? Çünkü sepete o gün aldığımdan bir tane fazla yumurta koyuyor olurum. Arkad gülümseyerek sınıfa döndü. Burada cüzdanı zayıf olan var mı? Önce bu söylediğiyle eğleniyormuş gibi göründüler. Sonra güldüler. En son da cüzdanlarını havada salladılar. <gülüyor> tamam o zaman. Şimdi size o zayıf cüzdanı tedavi etmenin ilk yöntemini anlatacağım. Yumurta tüccarına söylediğimin aynısını yapın. Cüzdanınıza koyduğunuz her on paranın sadece dokuzunu harcayın. O zaman cüzdanınız şişmanlamaya başlayacak ve elinizde ağırlaşması ruhunuzu tatmin edecek. Söylediğim şey çok basit olduğu için bu tavsiyemi hor görmeyin. Gerçeklikte de işte bu kadar basittir. Size kendi servetimi nasıl inşa ettiğimi anlatacağımı söyledim. Benim başlangıcım böyle oldu. Ben de zayıf bir cüzdan taşıyordum ve ona küfrediyordum. İçinde beni tatmin edecek bir şey yoktu. İçine koyduğum her on şeyden sadece dokuzunu çıkarmaya başlayınca cüzdanım şişmanlamaya başladı. Böylece sizinki de şişmanlayacak. Şimdi size garip bir gerçeklikten bahsedeceğim ve nedenini tam olarak bilmiyorum. Kazancımın onda dokuzunu kullanmaya başladığımda eskiye göre daha az param varmış gibi hissetmedim. Ve uzun zaman geçmeden para sanki daha da fazlalaşmaya başladı. Kuşkusuz kazancının hepsini harcamayan kişi bir süre sonra altına daha rahat kavuşur. Benzer bir şekilde de cüzdanı boş olandan altın kaçar. En çok niye arzuluyorsunuz? Her gün bütün isteklerinizin gerçekleşmesini mi? Mücevher mi? Güzel şeyler mi? Daha iyi kıyafetler mi? Daha çok yemek mi? Geldiği gibi kolay giden şeyler mi? Ya da istediğiniz daha kalıcı olan altın, mülk, hayvan, tüccarlık, gelir getiren yatırımlar gibi şeyler mi? Cüzdanınızdan çıkan paralar ilk grup şeyi elde etmenizi, cüzdanın içinde bıraktıklarınızda ikinci gruba erişmenizi sağlar. Sevgili öğrencilerim, zayıf bir cüzdana karşı keşfettiğim ilk çare işte bu. İçine koyduğum her on para için sadece dokuzunu harcamak. Bunu kendi aranızda tartışın. Eğer herhangi biriniz bunun yanlış olduğunu kanıtlarsa, yarın sabah tekrar buluştuğumuzda bunu konuşalım. İkinci Çare Harcamalarınızı Kontrol Edin İkinci gün arkad derse, bazılarınız bana şu soruyu sordu. Bir adam nasıl olur da cüzdanındaki para bütün harcamaları için yeterli değilken cüzdanındakilerin onda birini biriktirebilir? diye başladı. Dün kaçınızın cüzdanı zayıftı diye sordu. Hepimizin diye cevap verdi sınıf. Ama hepiniz aynı miktarda para kazanmıyorsunuz. Bazılarınız diğerlerinden çok daha fazla para kazanıyor. Bazılarının ailesi çok daha geniş. Ama bütün cüzdanlar aynı zayıflıkta. O zaman şimdi size insanoğlu hakkında bir gerçek anlatayım. Gerekli harcamalar olarak tanımladığımız şeyler, tersine çaba göstermediğimiz sürece gelirimize göre artar. Gerekli harcamalarla arzularınızı karıştırmayın. Her biriniz ailelerinizle birlikte kazançlarınızın verebileceğinden daha fazlasını arzuluyorsunuz. Bu yüzden de kazandığınız para bu arzuları karşılamak için kullanılıyor. Buna rağmen karşılanmamış arzularınız var. Herkes karşılayabileceklerinden fazla arzuyla donatılmıştır. Sizce ben bütün zenginliğime rağmen her arzumu yerine getirebiliyor muyum? Yanlış bir fikir bu. Zamanım kısıtlı, gücüm kısıtlı, seyahat edebileceğim mesafeler de kısıtlı, yiyebileceğim şeyler kısıtlı, bir şeyin tadına varabilme kapasitem sınırlı. Aynı bir çiftçinin çapalamayı bıraktığı her yerde otların bitmesi gibi, insanların da içinde arzular benzer bir özgürlükle büyür. Arzular gerçekleştirilebildikleri anda genişler. Arzularınız çoktur. Gerçekleştirilebilmelerinin kapasitesi ise sınırlıdır. Yaşama alışkanlıklarınızı anlamaya çalışın. Belki de en kabul edilmiş harcamalar arasında azaltılabilecek ya da çıkarılabilecek masraflar vardır. Harcadığınız her kuruşun değerinin yüzde yüzünü değerlendirebilir olun. Kil bir tabletin üzerine harcama yapmak istediğiniz bütün kalemleri kazıyın. Gerekli olanları seçin ve gelirinizin onda dokuzuyla mümkün olan harcamaları belirleyin. Gerisinin üstünü çizin. Bunları tatmin edilemeyen arzularınızın bir parçası olarak görün ve pişman olmayın. Ondan sonra gerekli harcamalarınızın bütçesini yapın. Cüzdanınızda birikmekte olan onda bire dokunmayın. Bu onda bir gerçekleştirebileceğiniz en büyük arzuya dönüşsün. Bütçenizin üzerinde çalışın ve kendinize yardımcı olmak için ayarlamalar yapın. Bütçeniz cüzdanınızı şişmanlatmak için sizin en büyük yardımcınız. Tam bu sırada kırmızı ve altın rengi bir kaftan giymiş öğrenci ayağa kalkarak dedi ki, Ben özgür bir insanım. Hayatta iyi şeylerin tadını çıkarmanın hakkım olduğuna inanıyorum. O yüzden de benim neye ne kadar harcadığımı belirleyen bir bütçenin kölesi mi olmalıyım? İnanıyorum ki böyle bir yaklaşım hayattan aldığım zevki azaltır. Yük taşıyan bir eşekten üstün bir yanım kalmaz. Buna karşılık Arkat şöyle bir cevap verdi. Dostum, bütçene kim karar verecek? Ben karar vereceğim diye itiraz eder bir ses tonuyla cevap verdi karşısındaki. O zaman eşek mücevherler ve halılar ve ağır altın külçelere göre bir bütçe yapar mı? Hayır. Eşek çöldeki yol için saman, su ve yem dahil eder bütçesine. Bütçenin amacı cüzdanınızı şişmanlatmak. Gerekli gördüğünüz şeylere sahip olmanızı ve elde edebileceğiniz diğer şeylere ulaşmanızı sağlamak. En çok değer verdiğiniz arzularınızı daha geçici isteklerinizden ayırarak gerçekleşme ihtimalini artırmak. Karanlık bir mağaradaki ışık gibi bütçenizde cüzdanınızdaki delikleri göstererek bu sızıntıları durdurup harcamalarınızı daha net ve tatmin edici amaçlar için yapmanızı sağlar. O zaman zayıf bir cüzdana karşı ikinci çare, bir bütçe yaparak gerekli harcamalarınız için yeterince paranızın olmasını sağlamak ve değerli bulduğunuz arzuları karşılamak için de gelirinizin onda dokuzundan fazlasını kullanmamak. Üçüncü çare Altınınızı katlayın. Arkad üçüncü güne başlarken, zayıf cüzdanınız şişmanlıyor. Kazandığınız paranın onda birini kenara koymak için kendinizi disiplin altına aldınız. Büyümekte olan hazinenizi korumak için harcamalarınızı kontrol ediyorsunuz. Şimdi hazinenizi çalıştırmanın ve artırmanın zamanı. Cüzdanınızda altın olması cimri bir ruhu tatmin etse de hiçbir şey kazandırmaz. ''Kazandıklarımızdan kenara koyduğumuz altın sadece başlangıç. Bu altın üzerinden kazandıklarımız servetimizi oluşturacak.'' dedi. Altını kendimiz için nasıl çalıştırabiliriz? Benim ilk yatırımım şanssızdı. Hepsini kaybettim. Bu yatırımın hikayesini daha sonra anlatacağım. İlk kar getiren yatırımım, Aggar adlı bir kalkan ustasına verdiğim krediydi. Senede bir kere denizin öte yanından bronz getiren Aggar'ın bu malzemeye zanaatı için ihtiyacı vardı. Eğer gerekli paraya sahip değilse fazla parası olan kişilerden ödünç alıyordu. Onurlu bir adamdı. Ödünç aldığı parayı kalkanları sattıkça cömert bir faizle birlikte geri veriyordu. Aggar'a her kredi verdiğimde bana vermiş olduğu faizi de üzerine ekledim. Böylece sadece kapitalim değil, kapitalim üzerinden kazandığım para da artıyordu. Bu miktarların cüzdanıma geri gelmesi inanılmaz tatmin ediciydi. Dediğim gibi sevgili öğrencilerim, bir insanın zenginliği cüzdanında taşıdığı para değil, inşa ettiği zenginliktir. Cüzdanına giren altın akışı gittikçe büyür ve cüzdanı şişman tutar. Bu her adamın arzusudur. Bu hepimizin istediği şey. Çalışmanızla ya da seyahatlerinize göre değil de kendiliğinden gelmeye devam eden bir gelir. Yüksek gelirlerim oldu. O kadar çok gelirim oldu ki zengin bir adam olduğum söyleniyor. Agar'a verdiğim kredi ilk kar getiren yatırımımdı. Bu tecrübeyi kullanarak zamanla kapitalim arttıkça verdiğim kredileri ve yatırımları arttırdım. İlk önce birkaç kaynaktan, daha sonra birçok kaynaktan cüzdanıma istediğim gibi kullanabileceğim düzenli bir altın akışı oldu. Mütevazı kazancımla altın köleler elde etmiştim ki bu altın köleler çalışarak bana daha çok altın kazandırsın. Onlar ve onların çocukları benim için çalıştıkça gelirim de arttı. Altın makul kazançlar getirirken hızla artar. Bunu şöyle de anlatabilirim. Bir çiftçi ilk oğlu doğduğunda on parça gümüşü alarak tefeciye götürür ve oğlu yirmi yaşına gelene kadar bu parayı tutmasını söyler. Tefeci bunu yapar ve her dört yılda bir, paranın dörtte birinin faiz olarak ana paranın üzerine ekleneceğine dair bir anlaşma yapar. Çiftçi oğlu için ayırmış olduğu paranın faizinin ya da parayı kiralama miktarının da ana kapitale eklenmesini ister. Oğlu 20 yaşına geldiğinde ne kadar gümüş para biriktiğini sormak için tefeciye gider. Para faizi de eklenerek büyüdüğü için 10 parça gümüş şimdi 31,5 parça gümüşe dönüşmüştür. Çiftçi bundan çok memnun olur. Oğlu gümüşlere ihtiyaç duymadığından onları olduğu gibi bırakır. Oğlu 50 yaşına geldiğinde artık bu dünyadan göçmüş olan çiftçinin seneler önce kenara koyduğu 10 gümüş artık 167 parça gümüş olmuştur. Ve tefeci çiftçinin oğluna bu ödemeyi yapar. 50 yıl içinde yatırım kendini hemen hemen 17'ye katlamıştır. Bu da zayıf bir cüzdan için üçüncü bir çözümdür. Her kuruşu çalıştırın ve kendi kendilerine üremelerine izin verin. Böylece elde edeceğiniz gelir sürekli olarak cüzdanınıza akar. Dördüncü çare, hazinenizi kayba karşı koruyun. Şanssızlık parlayan bir hedef bulmaya bayılır. Bir insanın cüzdanındaki altın kayba karşı sert bir şekilde korunmalıdır. İlk önce az miktarlar kazanmak ve bunları korumak, Tanrılar bize daha fazla altın vermeden önce öğrenmemiz gereken önemli bir derstir, diye başladı Arkad dördüncü güne. Her altın sahibi kısa sürede hızla para kazanabileceği imkanlar tarafından baştan çıkarılabilir. Arkadaşlar ve akrabalar kendileri girdikleri şeylere onların da girmesini teşvik ederler. İyi bir yatırımın ilk prensibi ana paranın güvende olmasıdır. Eğer ana paranızın kaybolma ihtimali varsa daha büyük yatırımlarla ilgilenmek bilge bir davranış mıdır? Bence değil. Riskin bedeli kaybetme ihtimalidir. Hazinenizden ayrılmadan önce dikkatli bir şekilde çalışmanız, size geri geleceğiyle ilgili her türlü güvenciyi sağlamanız gerekiyor hızlıca zengin olma romantik arzularınızın sizi yanlış yola sokmasına izin vermeyin. Herhangi birine borç vermeden evvel, borcunu geri verebileceğinden ve bu konudaki namından emin olun. Böylece farkında olmadan başkalarına kendi hazinenizi istemeden de olsa hediye etmemiş olursunuz. Herhangi bir alanda yatırım yapmadan evvel başınıza gelebilecek tehlikelerden haberdar olun. Benim ilk yatırımım büyük bir trajediyle sonuçlanmıştı. Bir yıllık birikimimi Tuğla Ustası Azmur'a teslim ettim. Azmur deniz ötesi bir seyahate, Tire'ye gidiyordu ve benim için Fenikelilerden nadir kuyumlar satın almayı kabul etmişti. Döndüğünde bunları satarak karımızı paylaşacaktık. Fenikeliler dolandırıcı çıktı ve Azmur'a cam parçaları sattılar. Böylece hazinemi kaybetmiş oldum. Şimdi anlıyorum ki tuğla ustası birine kuyum almak için para emanet etmek aptallıkmış. Bu yüzden size kendi tecrübelerimin bana öğrettiklerini anlatıyorum. Biriktirdiğiniz hazinenizle yatırım yaparken olabileceklerle ilgili önlem alın ve kendinize çok güvenmeyin. Kar etmek için parayı kullanmaya alışık kişilerin fikrini ve tavsiyesini almak çok daha iyidir. Böyle tavsiyeler ücretsizdir ve sizin yatırım yapmayı düşündüğünüz miktarda altın kadar değerlidir. Çünkü sizi aynı miktarda altını kaybetmekten kurtaracaktır bu tavsiye. Zayıf bir cüzdanın dördüncü çaresi çok önemli olan bir prensip de cüzdanınız dolduktan sonra boşalmasına izin vermemenizdir. Paranızı sadece ana paranın güvende olduğu şekillerde yatırım yapın. İstediğiniz zaman geri alabileceğiniz koşullar ve paranızın kirası hak ettiği bir değerde olsun. Bilge kişilere fikir danışın. Altını kullanmakla ilgili tecrübeli kişilerin tavsiyelerini alın. Onların bilgeliği sizin güvencesiz yatırımlar yapmanızı engeller. Beşinci çare, yaşadığınız yeri kar edeceğiniz bir yatırıma dönüştürün. Eğer kazançlarınızın onda dokuzunu kenara koyup hayatı yaşamaya ve tadını çıkarmaya ayırırsanız, ve bu onda dokuzun herhangi bir kısmını kişinin selametine zarar vermeden karlı bir yatırıma dönüştürebilirsiniz, o zaman hazine daha da hızlı büyür diye anlatmaya başladı Arkad beşinci derste. Babil'deki insanların birçoğu aileleriyle kendilerine yakışmayan mahallelerde yaşıyor. Talepkar ev sahiplerine, karılarının çiçek yetiştiremeyeceği, çocuklarının sadece pis sokak aralarında oynayabileceği yerler için yüksek kiralar ödüyorlar. Hiç kimse çocuklarının rahat rahat oyun oynayabileceği, kadınların sadece çiçek değil, ailelerini beslemek için kullanabileceği bitkileri yetiştirebileceği temiz bir toprak alan olmadan hayatın tadını çıkaramaz. Kendi ağaçlarından incir, kendi bağlarından üzüm yemek, insanın kalbini mutlulukla doldurur. Kendi alanına sahip olmak ve gurur duyduğu bir yerde oturuyor olmak, kendine güveni artırarak bütün yaptıklarına daha büyük bir istek ve güçle sarılmasını sağlar. Bu yüzden de herkesin kendisinin ve ailesinin başının üzerindeki çatıya sahip olmaya çalışmasını tavsiye ederim. Niyet eden birinin evine sahip olması imkanlarının dışında değildir. Kralımız Babil'in duvarlarını öteleyerek şehrin alanını genişletmiş ve böylece gayet makul fiyatlara kullanılmayan arsalar alınabilir hale gelmiştir. Ve yine siz öğrencilerime söylemek isterim ki, para ödünç veren kişiler aileleri için ev ve arsa almak isteyen kişilere memnuniyetle yardımcı olurlar. Eğer miktarın makul bir bölümünü önden ödeyebilirseniz, böyle bir amaç için tuğla ve inşaat ustasına ödeme yapmak için ödünç para alabilirsiniz. Eviniz inşa edildiğinde, kirayı ev sahibine ödediğiniz düzende ödünç aldığınız kişiye ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ödünç aldığınız kişiye olan borcunuz her ödemeyle azalacağından birkaç yıl içinde kredinizi ödemiş olursunuz. Böylece değerli bir mülke sahip olduğunuz için kalbiniz mutlu olur ve artık tek masrafınız krala ödeyeceğiniz vergilerdir. Karınız kıyafetleri yıkamak için nehre daha sık inecek, her seferinde yetiştirdiği bitkileri sulamak için bir keçi derisi dolusu su getirecek. Kendi evinin sahibi olan kişi birçok iyi şeyden yararlanabilir. Böylece yaşam masraflarını da azaltarak harcamalarını zevklerine, arzularını tatmin etmeye harcayabilir. O zaman bu da zayıf bir cüzdan için beşinci çaredir. Kendi eviniz olsun. Altıncı çare. Geleceğiniz için gelirinizi garantileyin. Her insanın hayatı çocukluktan yaşlılığa doğru gider. Bu hayatın izlediği bir yoldur ve tanrılar öbür dünyaya erken çağırmadığı sürece kimse bu yoldan şaşmaz. Bu yüzden de gelecek günler kişinin artık genç olmadığı, ailesini rahatlatamadığı, destekleyemediği günler için uygun bir gelir sağlamak önemli bir iştir. Bu derste artık daha az para kazanır hale geldiğinizde yine de cüzdanınızın dolu olması için neler yapabileceğinizi konuşacağız diye başladı Arkad derslerinin 6. gününe. Zenginliğin kurallarına göre davranan biri, gittikçe artan bir gelire sahip olarak bu gelecek günleri düşünmelidir. Yıllar boyu güvende durabilecek bir yatırım ve kaynak yaratacak planlar yapmalıdır. Bunları öyle bir ayarlamalıdır ki, kullanmaya ihtiyacı olduğunda da paraya rahatça erişebilsin. Geleceğini güvence altına almak için birçok yöntem vardır. Gizli bir yer belirleyip hazinesini bir sır olarak gömebilir. Ne kadar dikkat ederse etsin, bu hazine hırsızların ganimeti olabilir. O yüzden bu planı çok da tavsiye etmiyorum. Bu amaçla ev ve arsa alınabilir. Gelecekte kazanacağı artı değer ve kullanışlılığına göre seçilirse, yatırım kalıcı olup satışından elde edilecek gelir, bir güvence yaratabilir. Parasını kredi olarak veren birine kredi olarak vererek değerini düzenli olarak artırabilir. Kredi veren kişinin düzenli olarak artıracağı para, ana paranın değerine değer katacaktır. Ansan adında sandalet yapan bir usta tanıyorum. Geçenlerde bana anlattığına göre, kredi veren kişiye 8 yıl boyunca 2 gümüş para ödünç veriyor. Kredi verdiği kişinin yaptığı hesaplamalarla heyecanlanan Ansan'ın aktardığına göre, her 4 yılda bir, 4'te bir gelir getiren bu küçük kira miktarı şimdi 1040 gümüş paraya dönüşmüştü. Sayılarla ilgili bilgimi kullanarak 12 yıl sonra eğer her hafta iki parça gümüş yatırmaya devam ederse, parasının 4000 gümüşe dönüşeceğini söyleyerek onu teşvik ettim ki bu miktarda onun için hayatının sonuna kadar yeterli olur. Eğer düzenli olarak yapılan küçük bir ödeme bile böyle karlı bir sonuca dönüşüyorsa, her insan işleri ve yatırımları ne kadar iyi gidiyor olursa olsun, kendi yaşlılığı ve ailesinin geleceği için böyle bir garantiye alma yöntemi düşünmeli. Bu konuda daha söyleyeceklerim var. Eğer ileride bir gün bilge birileri kendi ölümüne karşı sigorta yapmak için küçük bir miktarı düzenli olarak biriktirirse, kişi öldüğünde aileye kalacak para cömert bir miktara dönüşebilir. Bunu istenen ve tavsiye ettiğim bir durum olarak görüyorum. Fakat bugün bu çok da mümkün değil. Herhangi birinin ya da herhangi bir ortaklığın hayat süresinin ötesinde de işlemesi gerekiyor. Kralın tahtı kadar sağlam bir düzen olmalı. Böyle bir planın bir gün gerçekleştirileceğine inanıyorum. Ve bu gerçekten birçok insan için büyük bir iyilik olacak. Aile ferdinin yaptığı en ufak bir yatırım bile o vefat ettikten sonra ailesinin kullanabileceği hale gelecek. Gelecekte değil de şu anda yaşadığımız için elimizde olan imkanlarla ve yöntemlerle amacımıza ulaşmaya çalışmalıyız. Bu yüzden herkese tavsiyem bilge ve iyi düşünülmüş yöntemler kullanın ve ileriki yaşlarınızda cüzdanınızın zayıf olmaması için önlemler alın. Artık para kazanamayan biri için ya da reisini kaybetmiş bir aile için zayıf bir cüzdan acı verici bir trajedidir. O zaman bu da zayıf bir cüzdan için altıncı çare. Yaşlandığınızda ve ailenizin ileriki yıllardaki ihtiyaçları için şimdiden bir gelir yaratmaya bakın. Yedinci çare. Kazanma kapasitenizi artırın. Arkad dersinin yedinci gününde sınıfa şu şekilde hitap etti. Sevgili öğrencilerim, bugün size zayıf bir cüzdana karşı en hayati çözümlerden birini anlatacağım. Fakat altından değil de sizden bahsedeceğim. Önümdeki rengarenk kaftanlar giymiş adamlardan bahsedeceğim. İnsanların zihninde ya da hayatında olan, başarıya destek veren ya da başarıyı engelleyen şeylerden bahsedeceğim. Geçenlerde genç bir adam ödünç para almak için bana geldi. Neden paraya ihtiyacı olduğunu sorguladığımda kazanımlarının harcamaları için yeterli olmadığından yakındı. O zaman ona zayıf bir cüzdanı tedavi edecek yedi çareden bahsettim. Para ödünç vermek için kötü bir aday olduğunu söyledim. Parayı bana ödemek için ekstra bir geliri yoktu. Genç dostum, ihtiyacın olan daha fazla para kazanmak. Daha fazla para kazanabilmek için ne yapıyorsun diye sordum. Elimden geleni yapıyorum diye cevap verdi. İki ayda altı kere ustamdan zam istedim ama başarılı olamadım. Kimse daha sık zam isteyemez zaten. Onun bu basit düşüncesine gülümseyebiliriz ama gelirini artırmak için gereken hayati şeylerden birine sahipti. Daha fazla kazanma arzusu vardı ki bu saygı duyulası ve yerinde bir arzudur. Her başarının temelinde arzu vardır. Arzularınızın güçlü ve net olması gerekir. Genelleştirilmiş arzular zayıf isteklerin ötesine geçemez. Bir adamın zengin olma isteğinin pek bir anlamı yoktur. Bir adamın beş parça altına sahip olma isteği ise elle tutulur bir arzudur ve o yüzden gerçekleştirilebilme ihtimali vardır. Beş parça altına garantiye aldıktan sonra ona benzer yöntemlerle on parça altını, yirmi parça altını, 1000 parça altını bulabilir ve işte o zaman zengin olmuştur. Küçük bir arzuyu gerçekleştirmeye çalışarak büyük bir miktarı da garantiye almayı öğrenmiştir. Zenginlik bu şekilde olur. İlk önce küçük miktarlarla, daha sonra büyük miktarlarla daha fazla şey elde edilebilir. Arzuların net ve tanımlı olması gerekir. Eğer çok fazla, çok karışık ya da yapılabilenin ötesinde arzular varsa, kendi amaçlarına hizmet edemezler. İnsan daha verimli çalışırsa, kazanma yetisi de artar. Kendi açımdan konuşmak gerekirse birkaç bakır para için kil tabletlere yazı kazıdığım mütevazı katiplik günlerimde diğer çalışanların benden daha fazla çalıştıklarını ve daha fazla ücret aldıklarını fark ettim. O zaman kimsenin benden daha çok çalışamayacağına karar verdim. Aynı zamanda diğerlerinin başarısının sırrını da keşfettim. İşimle daha çok ilgilenince, daha iyi konsantre olup yaptığıma odaklanınca kimse benden daha fazla tablet işleyemiyordu. Yeteneklerimi arttırdıkça aldığım ödül de arttı ve bu yüzden de ustama altı kere gidip zam istemem gerekmedi. Daha çok bildikçe daha fazla kazanırız. Kendi zanaatında daha fazla şeyler öğrenmek isteyen kişi daha fazla kazanır. Eğer zanaatkarsa, daha fazla yöntem ve araç kullanmayı öğrenerek işini daha iyi yapabilir. Kişi zayıf cüzdana karşı 7 çarenin kurallarını öğrenip, kendi alanındaki kişilerin fikrini alarak bilgi paylaşımı yapmalıdır. Mesela tüccarsa, daha iyi malları daha ucuza almak için çalışmalıdır. Aklı yatkın kişilerin işleri her zaman iyiye doğru gider. Çünkü onlar her zaman muhtaç oldukları müşterilerine daha iyi servis vermek için kendilerini geliştirirler. O yüzden herkesi gelişimin ön safalarında olmaya ve hiçbir zaman durmamaya davet ediyorum. Yoksa geride kalırlar. Hayatta edindiği tecrübeler insana kazanç getirebilir. Bahsedeceğim bu prensipleri yerine getiren kişi kendisine de saygı duyabilir. Bütün borçlarını elinden geldiğince hızlı bir şekilde ödemelidir. İmkanının dışında olan şeyleri satın almamalıdır. Ailesine iyi bakmalıdır ki onun hakkında iyi düşünüp iyi konuşsunlar. Vasiyetini hazırlamalıdır ki tanrılar onu yanına çağırdığında mülkleri uygun ve onurlu bir şekilde bölünebilsin. Fiziksel olarak zayıf olanlara ve şanssızlıklar yaşamış kişilere şefkat göstererek makul sınırlar içinde yardım etmeli. Değer verdiği kişilere düşünceli jestler yapmalı. Zayıf bir cüzdana karşı yedinci ve son çare, kendi güçlerinizi besleyerek çalışmak ve daha bilgi olmak, daha çok beceri kazanmak ve kendinize saygı göstermektir. Böylece dikkatle şekillendirmiş olduğunuz arzularınızı gerçekleştirebilmek için gereken özgüveni sağlayabilirsiniz. Zayıf bir cüzdan için yedi çare bunlardır. Uzun ve başarılı hayatımın sonucu şekillendirdiğim bu 7 çareyi zengin olmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Sevgili öğrencilerim, Babil'de hayal edebileceğinizden daha fazla altın var. Ve bu altınlar herkese yeter. Bu prensipleri gerçekleştirirseniz zenginleşerek daha varlıklı olabilirsiniz ki bu da sizin hakkınızdır. Bu doğruları kralımızın onurlu kullarına aktarırsanız, şehrimizin büyük zenginliğinden herkes için bir pay çıkar. <Gülüyor> İyi Şans Tanrıçası'yla Tanışalım Eğer bir adam şanslıysa, başına gelecek iyi şeylerin boyutlarını önceden bilmek mümkün değildir. Onu Fırat Nehri'ne atın, yüzerek çıktığında elinde bir ince tanesi olur. Babil Atasözü Şanslı olma arzusu evrensel bir arzudur. Dört bin yıl önceki insanlar için de çok güçlü bir arzuydu, bugünün insanı da bu arzuyu aynı şiddette hissediyor. Hepimiz bu kaprisli iyi şans tanrıçasının iyi tarafında olmak istiyoruz. Onunla tanışmamız ve sadece ilgisini değil, aynı zamanda cömert iyiliklerini kendimize çekmemiz nasıl mümkün olabilir? İyi şansı kendine çekmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Antik Babil'deki insanlar da işte tam da bunu bilmek istiyorlardı. Tam da bunu öğrenmeye karar verdiler. Zeki ve kurnaz düşünürlerdi. Bu da şehirlerinin neden dünyanın en zengin ve en güçlü şehri olduğunu açıklıyor aslında. O dönemde okul ya da üniversite yoktu. Yine de bir öğrenme merkezi vardı ve oldukça işlevseldi. Babil'in yüksek binaları arasında kralın sarayı, asma bahçeleri ve tanrıların tapınaklarıyla aynı önemde olduğu biliniyordu. Fakat burası hakkında tarih kitaplarında fazla bir bilgi bulamazsınız, hatta belki hiçbir şey bulamazsınız. Öğrenme merkezi dönemin düşünürleri için büyük önem taşıyordu. Öğrenme tapınağı denen merkez, geçmişin bilgeliğini, Gönüllü öğretmenler aracılığıyla aktarmayı amaçlıyordu ve açık forumlarda günün popüler konuları tartışılıyordu. Tapınağın duvarları içinde herkese eşit davranılıyordu. En alt seviyedeki bir köle bile prenslerle fikirlerini ceza alma korkusu olmadan açık açık konuşabiliyordu. Öğrenme tapınağını en sık ziyaret edenlerden biri de zengin bir adam olan Bilge Arkattı. Arkad'ın Babil'deki en zengin adam olduğu söyleniyordu. Kendine ayrılmış özel bir alanı olan Arkad, hemen hemen her akşam farklı yaşlarda, bazıları genç, bazıları yaşlı bir grup insanla buluşarak ilginç bulduğu konuları tartışıp konuşuyordu. Durup dinleyelim bakalım iyi şansı çekme konusunda bir şeyler biliyorlar mı? Kıpkırmızı bir alev topu olan güneş çölün tozları arasından batarken Arkad alışık olduğu platforma doğru yavaşça yürüdü. Şimdiden dört düzüne kişi onun gelmesini bekliyordu. Yere yayılmış olan küçük halıların üzerine uzanmışlardı. Başkaları da gelmeye devam ediyordu. Arkad sordu. Bu akşam neyi tartışalım? Kısa bir duraksamadan sonra uzun boylu bir dokumacı ayağa kalkarak konuştu. Arkad ve buradaki sevgili arkadaşlarım, tartışılmasını istediğim bir konu var ama size komik gelmesinden çekindiğim için duraksıyorum. Arkad ve diğerlerinin teşvik etmeleriyle kısa bir duraksamadan sonra devam etti. Bugün şanslı günümdeyim. İçinde üç altın para olan bir cüzdan buldum. Şanslı olmaya devam etmek benim en büyük arzum. Herkesin de benzer bir arzuya sahip olduğunu düşündüğümden, iyi şansı kendimize nasıl çekebileceğimizi tartışmayı öneriyorum. Arkad, çok enteresan bir konu ortaya atıldı, dedi. Kesinlikle tartışmaya değer. Bazıları için şans aynı bir kaza gibi anlık başa gelebilecek bir şeydir. Amaçsız ve nedensiz. Bazıları da cömert tanrıçamız Aştar'ın bütün iyi olayları başlatan olduğuna ve kendine saygı gösterenlere bir şeyler vermek için çabaladığına inanır. Söyleyin arkadaşlar, iyi şansın her birimizi nasıl ziyaret edebileceğine dair birlikte bir yol arayalım mı? Evet, evet, kesinlikle diye cevap verdi büyümekte olan kalabalık. Bu yüzden Arkad devam etti. Tartışmamızı başlatmak için ilk önce dokumacının başına gelen gibi olaylar yaşayanlar söz alsın. Hiçbir çaba göstermeden, değerli bir hazine ya da kuyum bulan ya da kendilerine değerli şeyler verilenler anlatsın. Durdu, birinin cevap vermesini bekledi. Ama kimse cevap vermedi. Kimsenin başına böyle bir şey gelmedi mi? diye sordu Arkad. O zaman bu tarz iyi şans gerçekten nadir demek ki. Arayışımıza nereden devam edelim? Önerisi olan var mı? Ben bir öneride bulunabilirim diye cevap verdi iyi giyimli genç bir adam. İyi şanstan bahsedildiğinde düşüncelerin oyun masalarına gitmesi normal değil mi? Burada tanrıçanın hediyelerini kazanmaya çalışan insanları bulmuyor muyuz genelde? Oturduğu yere dönerken başka bir ses geldi. Durma, hikayeye devam et. Söyle bakalım oyun masalarında iyi şans buldun mu? Zarların kırmızı tarafını çevirdi mi kimse senin için? Oyunu Kur'an'ın elinden paraları alıp sana vererek cüzdanını doldurdu mu? Yoksa zarların mavi tarafını çevirerek zorlukla kazanılmış gümüş paralarından mı oldun? Genç adam da tatlı gülüşmelere katıldı ve cevap verdi. Kabul ediyorum ki benim orada olduğumun farkında bile değildi. Peki ya siz hiç zarları sizin lehinize atmak için beklediğini gördünüz mü? Hepimiz hem dinlemek, hem de öğrenmek istiyoruz." Arkad, iyi bir başlangıç diyerek böldü. Her sorunun farklı boyutlarını birlikte düşünmek için buradayız. Oyun masasını yok saymak, herkeste olan küçük bir miktar gümüş parayı altın paraya çevirme içgüdüsünü görmezlikten gelmek olur. Başka bir dinleyici devam etti. Daha dünkü yarışlar aklıma geliyor. Eğer Tanrıça onun masalarındaysa, Altın at arabalarının ve ağızları köpüren atların olduğu yarışları kesinlikle görmezlikten gelmiyor. Bize doğruyu söyleyin Arkad. Tanrıça size Nineveh'den gelen gri atlar üzerine bahis yapmanız gerektiğini fısıldadı mı? Sizin hemen arkanızda duruyordum ve gri atlar oynadığınızı duyduğuma inanamadım. Hepimiz gibi siz de biliyorsunuz ki Asurluların hiçbir takımı bizim atlarımızı adil bir yarışta yenemez. Tanrıça kulağınıza fısıldayarak grilerimi oynamanızı söyledi. Son dönüşte en içteki siyah atın ayağının takılacağını ve bizim atlarımızın yolunu keseceğini bu yüzden de gri atların hak etmedikleri bir şekilde kazanacağını mı söyledi size? Arkad anlayışla gülümsedi. Neden tanrıçanın herhangi bir adamın bahisleriyle ilgileneceğini düşünüyorsunuz? Bence o sevgiyi ve onuru temsil eden, ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktan zevk alan, hak edenleri ödüllendiren bir tanrıça. Onu aradığımda oyun masalarına ya da yarışlara bakmıyorum. Buralarda kazanıldığından daha fazla para kaybedildiğini görüyorum. Daha fazla ödül hak eden şeylerin yapıldığı şeylere bakıyorum onu görmek için. Toprağı işleyen, dürüst ticaret yapanlarda da arıyorum onu. Herkesin işinde, çabalarında para kazanacak imkanlar var. Her zaman olmasa bile zamanla ödüllendirileceklerdir. Bazen yanlış kararlar verebilirler. Bazen rüzgarlar ve hava onların çabalarını boşa çıkarabilir. Ama ısrarla devam ettikleri sürece kar edeceklerdir. Çünkü kar etmek zamanla onların lehine olacaktır. Ama birisi oyun oynadığında, kumar oynadığında durum tersine döner ve kar etme her zaman oyunu kuranın lehine olduğundan, oyuncu açısından olumsuz sonuçlanır. Oyunun tasarlanma biçimi her zaman oyunu kuranın kazanacağı şekilde düşünülmüştür. Oyunu kuran bunu iş olarak yaptığından kendisi için her zaman cömert bir kar getirecek şekilde oyuncuların bahiste kullandıkları parayı kendi karına dönüştürür. Çünkü oyuncu oyunu kuranın kar etme oranının ne kadar yüksek, kendininkinin ne kadar düşük olduğunu fark edemez. Örneğin zar üzerine yapılan bahislere bakalım. Her seferinde hangisinin üste geleceğine dair bir bahis yapılır. Eğer kırmızı taraf üste gelirse, oyunu kuran kişi bahsimizi dörde katlar. Ama eğer diğer beş taraftan biri üste gelirse, bahsi kaybederiz. Bu yüzden de görebileceğimiz gibi kaybetme şansı kazanma şansımızın 5 katıdır. Kırmızı taraf üste geldiğinde oyuna koyduğumuz paranın 4 katını kazandığımız için 4 tane kazanma hakkımız var. Bir gecede oyunu kuran kişinin karının 5'te birini tutacağını farz edebiliriz. Bayislerinin sadece 5'te birini kaybetmesinin beklendiği bir oyunda sadece arada sırada kazanmaktan fazla bir beklentimiz nasıl olabilir ki? Ama bazıları bazen büyük miktarlar kazanıyor, diye atıldı dinleyicilerden biri. Arkad devam etti. Evet, bu doğru. Ama o zaman paranın her zaman değerli olabilmesi için ne şekilde güvenceye alınabileceği sorusu aklıma geliyor. Tanıdıklarım arasında Babil'in en başarılı insanları olsa da, hiçbirinin başarısı böyle bir öz kaynakla başlamadı. Siz burada toplananlar çok daha fazla vatandaş tanıyorsunuz. Merak ediyorum da kaç tane başarılı vatandaşın başarısının başlangıcı kumar masasındaydı? Her biriniz böyle kaç kişi tanıdığınızı söyleyin. Ne dersiniz? Uzun bir sessizlikten sonra birisi ortaya atladı. Oyunu kuranlar da buna dahil mi? Arkat cevap verdi. Eğer başka kimse aklınıza gelmiyorsa, eğer hiçbirinizin aklına bir isim gelmiyorsa, kendinizi düşünün. Aranızda sürekli kazanan ve bu kaynağı tavsiye edecek biri var mı? Cevap olarak arka taraftan humurtular yükseldi ve sonra bu humurtular gülüşler arasında yayıldı. Arkat devam etti. Görünen o ki tanrıçanın sıkça ziyaret ettiği yerlerde aramıyoruz iyi şansı. O zaman başka yerleri keşfedelim. İyi şansı. Kayıp cüzdanların bulunduğu yerlerde bulamadık, oyun masalarında da bulamadık gibi görünüyor. Yarışlara gelince de doğruyu söylemek gerekirse oralarda kazandığımdan çok daha fazla para kaybettim. O zaman işlerimizi ve zanaatlerimizi düşünelim. Eğer bir iş ilişkisinin sonucunda emimizin karşılığını alıyorsak, bunu şans yerine karlı bir iş olarak düşünmek daha doğal değil mi? O zaman şans tanrıçasının hediyelerini görmemiş olabileceğimizi düşünüyorum. Belki de en takdir etmediğimiz yerlerde bize cömertliğiyle yardım ediyor. Bir sonraki tartışma konumuzu kim söyleyecek? Bunun üzerine yaşlı bir tüccar ayağa kalktı. Beyaz kibar kıyafetini düzelterek, Arkadaşlarım, saygıdeğer arkad, izninizle size bir önerim olacak. Eğer dediğiniz gibi işimizdeki başarımızı ve yetkinliklerimizin kredisini alacaksak, neden ucu ucuna kaçırdığımız başarılar, durumlar üzerine de düşünmüyoruz? Eğer gerçekleşmiş olsalardı, nadir bulunan başarılar olacaklardı. Gerçekleştirilemedikleri için onları ödül olarak görmüyoruz. Eminim buradaki birçok kişinin aktarabilecekleri tecrübeler vardır, dedi. Arkat bu öneriyi, bilge bir yaklaşım diyerek destekledi. Aranızda kimler başarıya yaklaştıktan sonra elinizden kayıp gittiğini gördü? Birçok el kalktı. Tüccar'ın da eli bunların arasındaydı. Arkat konuşması için ona işaret etti. Bu yaklaşımı siz teklif ettiğiniz için ilk önce sizin diyeceklerinizi duymak isterim. Memnuniyetle anlatarım diye devam etti Tüccar. Başarının bir adama ne kadar yaklaştığını ve adamın onun kaçmasına ne kadar körce izin verdiğini anlatan büyük bir kayıp ve pişmanlık hikayesi. Bundan yıllar önce ben genç bir adamken, yeni evlenmiş ve para kazanmaya daha yeni başlamışken, babam bir yatırım işine girmem için ısrar etti. Arkadaşlardan birinin oğlu şehrin dış duvarlarına yakın bir yerde boş bir arazi bulmuştu. Su kanalından çok yukarıda olduğundan buraya su gelmesinin imkanı yoktu. Babamın arkadaşının oğlu öküzler tarafından çekilecek üç tane büyük su tekerliği yaptırarak bu verimli toprağa hayat verecek olan suyu oraya götürmeyi planlıyordu. Bunu yaptıktan sonra da bu toprağı parçalara bölerek şehirde yaşayanlara bitkilerini yetiştirmeleri için satacaktı. Babamın arkadaşının oğlunun bu işi tamamlayacak parası yoktu. Benim gibi o da genç ve mütevazı bir kazancı olan biriydi. Onun da babası benimki gibi büyük bir aileden geliyordu ve imkanları kısıtlıydı. Bu yüzden bir grup insanla birlikte bu işe girmeye karar vermişti. Grupta 12 kişi olacaktı. Kendi gelirleri olan bu yatırımcılar kazançlarının onda birini proje tamamlanana kadar bu toprağa yatırmaya söz vereceklerdi. Bu safhada da herkes ilk başta koyduğu para oranında kara ortak olacaktı. Babam bana dedi ki, artık genç bir adamsın. Benim arzum senin şimdiden değerli bir miras inşa etmeye başlaman, herkes için de saygınlığı olan biri haline gelmen. Babanın düşüncesi hataları sonucunda elde ettiği bilgiden yararlanmanı arzu ediyorum. Ben de bunu istiyorum baba diye cevap verdim. O zaman tavsiyelerimi dinle. Benim senin yaşındayken yapmış olmam gereken şeyi yap. Kazancının onda birini karlı olacak yatırımlara ayır. Kazançlarının onda biri ve onların kazanacağı paralarla benim yaşıma geldiğinde değerli bir mal varlığın olur. Sözlerin çok bilge baba. Ben de gerçekten zengin olmak istiyorum. Yalnız kazançlarımın gitmesi gereken birçok yer var. O yüzden de tavsiyene uyma çekincelerim var. Gencim, daha çok zamanım var. Ben de senin yaşlarındayken aynı şeyi düşünüyordum ama seneler geçti. Ben daha başlayamadım bile. Başka bir zamanda yaşıyoruz baba. Ben senin hatalarını yapmayacağım. Önünde bir imkan var oğlum. Zenginliğe gidebilecek bir şans sunuyor sana. Sana yalvarıyorum. ''Gecikme. Yarın arkadaşımın oğluna git ve kazancının onda birini yatırım olarak vermek için anlaş. Hemen yarın sabah git. Fırsatlar kimseyi beklemiyor. Bugün burada, sonra gidiyor. O yüzden sakın gecikme.'' Babamın tavsiyesine rağmen duraksadım. Tüccarların doğudan getirdiği güzel kaftanlar vardı. O kadar güzel ve o kadar narinlerdi ki karım da ben de bu kaftanlara sahip olmak istedik. Eğer gelirimin onda birini buraya yatırmış olsaydım, bu ve benzeri zevklerden mahrum kalacaktık. Karar vermekte geciktim. Daha sonra çok pişman oldum. Bu girişim kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karlı oldu. Bu benim hikayem. İyi şansın kaçmasına işte böyle izin verdim. Koyu tenli, çölden geldiği belli olan bir adam durumu şöyle yorumladı. Bu hikayede görüyoruz ki iyi şans imkanı kabul eden adama gelir. Her mal varlığının bir başlangıcı olmalı. Bu başlangıç birkaç altın ya da gümüş para da olabilir ki bunlar ilk kazancından kenara ayırdığı bir yatırımdır. Ben birçok hayvan sürüsüne sahibim. Hayvan sürülerime başladığımda sadece küçük bir çocuktum ve bir gümüş parayla tek bir genç dana almıştım. Bu mal varlığımın başlangıcıydı ve benim için çok önemliydi. Mal varlığını inşa etmeye başlamak herhangi bir insanın başına gelebilecek en iyi şey. Herkeste bu adım farklıdır. Bazıları kendi emekleri karşılığında para kazanırken bazıları da altınlarıyla yatırım yapıp onun getirisini kazanırlar. Bazıları da daha gençken bu imkanı kullanmayıp maddi başarıya ulaşamazlar ya da bu tüccarın babası gibi bazıları böyle bir girişimde bulunamazlar. Eğer bu arkadaşımız babasının tavsiyesine uyup kendisine gençken verilmiş olan imkanı kullanmış olsaydı şu anda çok daha fazla şeye sahip olurdu. Dünyanın nimetlerinden daha fazla yararlanabilirdi. ''Eğer dokumacı arkadaşımızın iyi şansı şu anda böyle bir adım atmasına yardımcı oluyorsa, o zaman gerçekten mal varlığının temellerini atmış olur.'' Başka ülkeden gelmiş biri ayağa kalkarak, ''Teşekkürler, ben de söz almak istiyorum.'' dedi. ''Ben Suriyeliyim, o yüzden dilinizi o kadar iyi konuşamıyorum. Bu tüccar arkadaşa bir isim vermek istiyorum. Belki bu isim çok da kibar olmadığını düşüneceksiniz ama... Ben ona bu ismi vermek istiyorum. Ama sizin bu ismi anlatmak için kullandığınız kelimeyi bilmiyorum. Eğer Suriye dilinde söylersem anlayamayacaksınız. O yüzden sayın efendiler o kelimeyi bana hatırlatır mısınız? Kendisi için iyi olacak şeyleri erteleyen birine ne denir? Erteleyici dedi biri. Ha işte evet diyerek heyecanlandı Suriyeli. Ellerini çırptı. İmkan ayağına geldiğinde kabul etmemiş. Beklemiş. ''Şu anda meşgulüm.'' demiş. ''Hoşça kal.'' demiş şans, imkan. Böyle birisini bekleyemez çünkü. Eğer bir adam şanslı olmak istiyorsa hızlı adım atar diye düşünür. Eğer şans kapınızı çaldığında hızla cevap vermiyorsanız bu tüccar gibi gecikirsiniz. Tüccar da yanıt olarak gülüşlere cevap verdi. ''Sana saygım sonsuz duvarlarımızın içindeki yabancı. Gerçeği söylemekten çekinmiyorsun.'' O zaman şimdi de başka bir imkan hikayesi dinleyelim. Bize başka bir hikaye anlatmak isteyen var mı? diye sordu Arkat. Orta yaşlı, kırmızı kıyafetli bir adam cevap verdi. Benim bir hikayem var. Hayvan alarak geçimimi sağlıyorum. Genelde deve ve at, bazen de koyun ve keçi alıyorum. Anlatacağım hikayede fırsatın bir gece beklemediğim bir şekilde nasıl kapımı çaldığını anlatacağım. Belki de bu yüzden kaçmasına izin verdim. Buna siz karar verin. On günlük talihsiz bir deve arayışı seyahatinden şehrimize geri dönerken, şehrin kapılarının kapalı ve kilitli olduğunu görüp çok sinirlendim. Kölelerim gece için çadır kurdular. Su ve yiyecek olmadan geçirecektik geceyi. Yaşlı bir çiftçi yanıma geldi. O da bizim gibi kapıların dışında kalmıştı. Bana saygıdeğer efendim diye hitap etti. Görünüşünüzden anlıyorum ki siz hayvan alım yapan tüccar birisiniz. Eğer böyleyse size muhteşem bir koyun sürüsü satmak istiyorum. Karım ateşler içinde yanıyor. O yüzden hemen yanına geri dönmem gerekiyor. Koyunlarımı alın ve ben ve kölelerim develerimize binip hemen geri dönelim. Hava o kadar karanlıktı ki sürüsünü göremiyordum. Ama melemelerinden anladığım kadarıyla büyük bir sürüsü olmalıydı. 10 gün boyunca bulamadığım develerle vakit harcadığım için hemen pazarlık yapmaya başladım. Endişe içinde olduğundan uygun bir fiyat önerdi. Kavul ettim. Sabah şehrin kapıları açıldığında kölelerimin koyunları ciddi bir karla satabileceğini biliyordum. Pazarlık son buldu. Kölelerden meşaleler istedim. Birlikte sürüyü sayacaktık. Çiftçi sürüde 900 koyun olduğunu söylüyordu. Detaya girmeyeyim arkadaşlar. Susuz, hareketli, etrafta dolanan bir koyun sürüsünü saymak gerçekten imkansızdı. Sayamayacağımızı fark ettik. Bu yüzden çiftçiye gün ışıyınca koyunları sayacağımı ve o zaman ödemeyi yapacağımı söyledim. Lütfen efendim diye yalvardı. Fiyatın üçte ikisini bana bu gece ödeyin ve yola çıkayım. Size en zeki ve en eğitimli kölemiz sabah sayıma yardımcı olsun diye bırakırım. Çok güvenilirdir. Hesabımızın geri kalan kısmını ona verebilirsiniz. İnat ettim ve ödemeyi o gece yapmayı reddettim. Ertesi sabah uyandığımda şehrin kapıları açıldı ve dört alıcı sürünün peşine düştü. Çok isteklilerdi ve çok daha yüksek fiyatlar ödemeye talip oldular. Şehir kuşatma tehdidi altındaydı ve yeterince yiyecek yoktu. Çiftçi bana önerdiğinin üç katına sürüyü sattı. Böylece ben de iyi şansımın elimden kaçmasına izin vermiş oldum. Sıra dışı bir hikaye diye yorumda bulundu Arkad. Nasıl bir bilgelik tavsiye ediyorsunuz bu hikayeyle? Buradan çıkarılabilecek ders eğer pazarlık bize uygun geliyorsa hemen ödemeyi yapmak, dedi eğer ustası. Eğer pazarlık iyiyse kendi zaaflarınıza karşı korumaya ihtiyacınız var. Biz ölümlüler sık sık fikir değiştirebiliyoruz ve doğruyu söylemek gerekirse haklı olduğumuzda fikrimizi değiştirme ihtimalimiz haksız olduğumuza göre çok daha fazla. Gerçekten inatçıyız hatalı olduğumuzda. Haklı olduğumuzdaysa gelip gidip fırsatın elimizden kaçmasına sebep oluyoruz. İlk yargı her zaman en doğrusudur. Ama yine de iyi bir pazarlıkta olsa çekinme huyum olduğunu bildiğim için kendi zaaflarıma karşı hemen bir depozito yatırıyorum. Bu sayede de iyi şansımı tepmemiş oluyor, pişman olmaktan kurtuluyorum. Teşekkürler, tekrar söz almak istiyorum dedi Suriyeli ayağa kalkarak. Bu hikayeler birbirine çok benziyor. Her seferinde de fırsat benzer nedenlerden dolayı kaçıyor. Fırsat erteleyeceği geliyor. İyi bir şey olduğunu bilmelerine rağmen duraksıyorlar. Şimdi doğru zaman demeyi başaramıyorlar. Hemen yapayım demesi gerekiyor. Yoksa insan nasıl başarılı olur? Hayvan tüccarı, sözlerin çok bilgi sevgili arkadaşım diye cevap verdi. İki hikayede de erteleme yüzünden iyi şans elden kaçtı. Ama bu çok tanıdık bir durum. Erteleme ruhu herkesin içinde var. Hepimiz zengin olmak istiyoruz. Her fırsat belirdiğinde ise kabul etmeyi erteliyoruz. Bu sesi dinleyerek kendimizin en büyük düşmanı oluyoruz. Gençliğimde Suriyeli arkadaşımızın bize hatırlattığı bu kelimenin anlamını bilmiyordum. İlk önce birçok karlı işi tepmemin nedeninin, İyi kararlar vermememden dolayı olduğunu düşündüm. Daha sonra inatçı karakterimi suçladım. Sonunda fark ettim ki harekete geçmem, hızlı davranmam ve kararlı olmam gerektiği anlarda erteleme alışkanlığıydı başıma dert olan. Gerçek karakterim ortaya çıktığında durumdan nefret ettim. At arabasına bağlanmış vahşi bir eşeğin huysuzluğuyla kendimi bu bağlardan koparıp başarıya koştum. Teşekkürler. Tüccar arkadaşımıza bir soru sormak istiyorum. Güzel bir kaftan giymişsiniz. Fakir gözükmüyorsunuz. Başarılı biri gibi konuşuyorsunuz. Söyleyin lütfen, erteleme kulağınıza fısıldadığında dinliyor musunuz? diye sordu Suriyeli. Alıcı arkadaşımız gibi ben de erteleme huyumu fark edip aşmak zorunda kaldım diye cevap verdi tüccar. Benim için bir düşman olduğunu fark ettim. Başarılarıma engel olmaya çalışıyordu. Beni elime geçen fırsatlardan uzaklaştırdığı durumlardan sadece bir tanesini size anlattım. Bunu aşmak nedenini anlayınca çok da zor değil. Kusurunu bilen kişi erzaktan alıkonmamış olur. Ya da hiç kimse bilerek müşterilerini uzaklaştırıp karından mahrum kalmaz. Bu düşmanı tanıdığım ve bana yaptıklarını anladığım zaman onu aşmak için büyük bir çaba sarf ettim. Babil'in zengin hazinelerinin tadını çıkarabilmek isteyen herkes erteleme ruhunu aşmalı. Ne diyorsun Arkad? Babil'deki en zengin insan olduğun için senin en şanslı olduğun olduğunda söyleniyor. Tam olarak başarılı olmak için her insanın içindeki erteleme ruhunu tamamen yok etmiş olması gerektiği konusunda bana katılıyor musun? Aynen dediğin gibi diyerek Arkad kabul ettiğini belirtti. Uzun hayatım boyunca kuşaktan kuşağa ticaret, bilim ve öğrenme alanlarında başarıya giden insanları seyrettim. Fırsatlar herkesin eline geçti. Bazıları bu fırsatlara sarıldı, bazıları ise en derin arzularını tatmin etmek için yola çıktı. Bazıları da duraksadı, harekete geçemedi ve geride kaldı. Arkad dokumacıya döndü. İyi şansın ne olduğu üzerine tartışmamızı istedin. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? İyi şansı farklı bir ışıkta değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. İnsanın başına çaba göstermesine gerek kalmadan gelen arzu edilir bir şey. Şimdi fark ediyorum ki insanın kendini çekebileceği şeyler değil bunlar. Tartışmamızın sonucunda iyi şansı çekebilmek için fırsatları değerlendirmek gerektiğini fark ettim. O yüzden ileride de elime geçen fırsatları değerlendirmek için uğraşacağım. ''Tartışmamızın en önemli boyutlarını kavramışsın.'' diye yanıtladı Arkad. İyi şans çoğu zaman fırsatı takip eder ve genelde başka şekilde kimsenin başına gelmez. Tüccar arkadaşımız eğer Tanrıça'nın ona sunduğu hediyeyi kabul etseydi, çok daha şanslı olacaktı. Alıcı arkadaşımız sürüyü alsaydı ve daha sonra yüklü bir karla satsaydı, çok daha şanslı olmuş olacaktı. Bu tartışmada iyi şansın bize nasıl ulaşabileceği üzerinde konuştuk. Bir yöntem bulduğumuzu düşünüyorum. İki hikayeden de anlıyoruz ki iyi şans fırsatı takip eder. Burada da iyi şansla ilgili hikayelerin kazanılsa da kaybedilse de değiştirmediği bir prensip yatıyor. Bu prensip de şu, iyi şans ancak fırsatları kabul ederek cezbedilebilir. Kendilerini iyileştirmek için fırsatları kabul etmeye hevesli olanlar, iyi tanrıçaların ilgisini çeker. Kendini memnun edenlere yardımcı olmak ister. Harekete geçen insanlar onu en çok tatmin edenlerdir. Harekete geçmek sizi arzuladığınız başarılara götürür. Harekete geçen insanlar, iyi şans tanrıçası tarafından tercih edilir. Altının Beş Kuralı Altın dolu bir çanta mı, yoksa bilge kelimelerin yer aldığı kil bir tablet mi? Eğer ikisinden birini seçmek zorunda kalsaydınız, hangisini tercih ederdiniz? Çalıların arasından yanıp sönen ışıkların aydınlattığı güneşten yanmış yüzlerde bir ilgi kıvılcımı belirdi. Altın! Altın diye bağırdı 27 yaşındaki kalabap bilmiş bir gülümsemeyle. Dinle. Gece vahşi köpeklerin sesini dinle. Bağırıyorlar ve ağlıyorlar. Çünkü açlar. Ama onları beslerseniz ne olur? Kavga ederler ve hırlarlar. Daha sonra biraz daha kavga edip biraz daha hırlarlar. Yarının geleceğini düşünmezler. İnsanlar da aynen böyledir. Altınla bilgelik arasında seçim yapmalarını söylediğinizde ne yaparlar? Bilgeliği boş verip altını harcarlar. Sabah uyandıklarında ellerinde altın kalmadığı için ağlarlar. Altın sadece onun kurallarını bilip bu kurallara uyanlar içindir. Kalabap beyaz kaftanını ince bacaklarının üzerine kapattı. Serin bir akşam rüzgara esiyordu. Uzun seyahatiniz boyunca bana hizmet ettiğiniz ve develerime baktığınız, sıcak kumların üzerinde şikayet etmeden yol kat ettiğiniz, benim mallarımı çalmak isteyen hırsızlarla cesurca savaştığınız için bu akşam size altının beş kuralını anlatacağım. Daha önce bunun gibi bir hikaye hiç duymadınız. Dinleyin, sözlerime kulak verin. Eğer söylediklerimin anlamını anlayabilirsiniz, önümüzdeki günlerde birçok altına kavuşursunuz. Etkileyici bir şekilde durdu. Yıldızlar Babil'in üzerine örten gözünün kristal maviliğinde pırıl pırıl parlıyorlardı. Grubun hemen arkasında çöl fırtınalarına karşı sımsıkı çakılmış çadırlar duruyordu. Çadırların yanındaysa düzenli bir şekilde istiflenmiş ürünler vardı. Üzerleri deri parçalarıyla kapatılmıştı. Yakınlarda deve sürüsü kumun üzerine yayılmıştı. Bazıları geviş getiriyor. Bazıları ise uyumsuz seslerle horluyordu. ''Bize çok iyi hikayeler anlattın Kalabap'' diye konuşmaya başladı kervanın başındaki adam. ''Sizinle çalışmamız sona erdiğinde bize oralarda senin verdiğin bilgiler rehberlik edecek. Size uzak ve tuhaf yerlerdeki maceralarımı daha anlatmadım. Bu gece size zengin ve bilge bir adam olan Arkadın hikayesini anlatacağım.'' ''Hakkında çok şey duyduk'' dedi adam. Babil'de yaşamış olan en zengin adammış. Evet, Babil'de yaşayan en zengin adamdı ve altın konusunda da çok bilgi olduğu için ondan önce kimsenin olmadığı kadar zengin oldu. Bu gece size onun bilgeliğinden bahsedeceğim. Bana bu hikayeyi oğlu Nomasir, Nineveh'te yıllar önce ben daha genç bir adamken anlattı. Nineveh'te ustam ve ben, Nomasir'in sarayında arzu ettiğimizden daha uzun kalmıştık. Gece olmuştu. Ustama güzel halıları toplamasında yardımcı oldum. Nomaser'in renkler konusundaki kararı içine sinene kadar her birini denemiştik. Sonunda kararını vermişti ve onunla birlikte oturmamızı, çok nadir bulunan, burun deliklerimizi gıdıklayan, alışkın olmayan midemizi ısıtan içkisini onunla paylaşmamızı istedi. Bize tam da o sırada babası Arkad'ın bilgeliğinden bahsetti. Ben de bu hikayeyi şimdi size aktaracağım. Babil'deki geleneğe göre zengin babaların oğulları mal varlığının miras kalması beklentisiyle aileleriyle yaşar. Arkad bu geleneği doğru bulmuyordu. Bu yüzden Nomasir'in yaşı geldiğinde onu yanına çağırarak şunları söyledi. Oğlum, arzun mal varlığımı senin yönetmendir. Fakat ilk önce bu sorumluluğu bilge bir şekilde üstlenebileceğini kanıtlaman gerekiyor. O yüzden ilk önce dünyada tecrübe edinmen, hem para kazanabileceğini hem de başkalarının sana saygı duyabileceğini kanıtlaman gerekiyor. Sana iyi bir başlangıç yapabilmen için ben genç, fakir bir adamken zengin olmak istediğimde bana verilmemiş olan iki şey vereceğim. Birincisi bir çanta dolusu altın. Bu altınları doğru kullanırsan gelecekteki başarının anahtarı olacak. İkincisi, bu kil tablette altınla ilgili beş altın kural kazılı. Bunları kendine göre yorumlarsan, sana güvence ve yetkinlik sağlayacaklar. Bugünden on yıl sonra babanın evine, buraya geri gel ve hesabını ver. Eğer kendini kanıtlarsan, senin mal varlığımın mirasçısı yapacağım. Eğer kendini kanıtlayamazsan, mal varlığımı rahiplere bırakacağım ki... Ruhum adına tanrılarla benim için pazarlık etsinler. Nomasir altın çantasını alarak kendi yolunu çizmek için çalışmaya başladı. Kil tablet ipek bir kumaşa sarılıydı. Yanında sadece kölesi ve bindikleri atlar vardı. On yıl geçti ve Nomasir anlaşmış oldukları gibi babasının evine döndü. Babası onun onuruna büyük bir ziyafet verdi. Ziyafete bütün akrabalarını ve arkadaşlarını çağırdı. Ziyafet bittikten sonra baba ve annesi büyük salonda yer alan tahta andıran sandalyelerine oturdular. Nomasir de onların önünde babasına söz vermiş olduğu gibi geçen senelerin hesabını verdi. Akşam saatleriydi. Odayı hafifçe aydınlatan gaz lambalarının fitillerinden isli bir koku yayılıyordu. Beyaz dokuma ceketler ve tunikler giymiş olan köleler, büyük palmiye yapraklarıyla nemli havayı yelpazeliyorlardı. Heybetli bir gurur bu anı renklendiriyordu. Nomaser'in karısı ve iki küçük oğlu, arkadaşları ve aile fertleriyle birlikte hemen arkasında halılara oturmuş, merakla anlatacaklarını bekliyorlardı. ''Baba'' diye söze başladı Nomaser. ''Bilgeliğinin önünde eğiliyorum.'' 10 yıl önce erkekliğin kapısında durduğumda servetini devralmak yerine benim dünyada erkeklerin arasında kendimi bir erkek olarak kanıtlamam gerektiğini söyledin. Bana cömertçe altınlarından verdin. Bana cömertçe bilgeliğini verdin. Doğruyu söylemek gerekirse kabul etmeliyim ki altını hiç de doğru bir şekilde kullanamadım. Benim tecrübesiz ellerimden, genç bir çocuğun elinden ilk fırsatta kaçan yabani bir ceylan gibi kaçtı gitti. Babası onun dediklerini onaylayarak gülümsedi. Devam et oğlum. Hikayenin bütün detaylarıyla ilgileniyorum. Nineve'ye gitmeye karar verdim. Büyümekte olan bir şehir olduğundan orada imkanlar bulabileceğimi düşündüm. Bir kervana katıldım ve kervanın üyeleri arasından birçok arkadaş edindim. Çok güzel, hızlı, beyaz bir ata sahip olan iki güzel sözlü adam da bu yeni arkadaşlarımın arasındaydı. Birlikte seyahat ederken benimle paylaştıklarına göre, Nineveh'te hiç yenilmemiş hızda bir ata sahip olan bir adam vardı. Bu at sahibine göre yaşayan hiçbir at kendi atını yenemezdi. Bu yüzden de Babil'deki hiçbir atın daha hızlı olamayacağına dair herhangi bir miktarda bahse girmeye hazırdı. Kendi atlarına göre yavaş bir katır olan bu atı kolayca yenebileceklerini söylediler. Bana büyük bir iyilik olarak bu bahse katılma hakkını tanıdılar. Plan beni gerçekten çok etkilemişti. Atımız çok kötü bir şekilde yenildi ve altınımın çoğunu burada kaybettim. Baba güldü. Sonra keşfettim ki bu iki adam aynı hilekar planına birçok kervana katılıyor ve kendilerine kurban arıyorlardı. Tahmin edeceğiniz gibi Nineveh'deki adam da onların ortağıydı ve bahislerde ortaya konan paraları paylaşıyorlardı. Bu kurnaz plan bana ilk dersim olacak olan kendime sahip çıkmayı öğretti. Hemen sonra başka ve yine bu kadar acı veren bir ders daha alacaktım. Kervanda arkadaş olduğum başka bir adam daha vardı. Zengin ebeveynlerinin oğlu olan bu adam benim gibi Nineveh'e kendine uygun bir yer aramak için gidiyordu. Buraya vardıktan hemen sonra tüccarın birinin öldüğünü ve bütün malları ve müşterileriyle dükkanının ucuz bir fiyata kapatılabileceğini söyledi. İkimizin eşit ortaklar olabileceğimizi ama kendisinin ilk önce ödemesini garantilemek için Babil'e gitmesi gerektiğini, malları kendi altınlarımla almamı, kendi parasının işin ileriki safhalarında kullanılabileceğini söyledi. Babil'e olan seyahati durmadan ertelendi. Bu sırada da kötü bir tüccar olduğu ve aptalca para harcadığı ortaya çıktı. Sonuçta onu ortaklıktan çıkardım ama bu noktaya gelene kadar durum çoktan kötüye gitmişti. Ve elimde satılamayacak mallar vardı. Yeni mal alacak altınım da kalmamıştı. Elimde kalan her şeyi acınacak bir miktara İbrani tüccara sattım. Ondan sonra çok acı günler geçirdim. İş aradım ama bulamadım. Zanaatim ya da eğitimim yoktu. Para kazanabileceğim bir alan bulamıyordum. Altınlarımı sattım, kölemi sattım, kalacak bir yerim olması ve yemek için fazla kıyafetlerimi bile sattım. Ama her geçen gün durum kötüleşiyordu. Bu zor günlerde senin kendine güvenini hatırladım baba. Sen beni adam olmam için yollamıştın ve bunu gerçekleştirmekte kararlıydım. Anne yüzünü ellerine gömerek usul usul ağladı. Bu sırada aklıma üzerine altının beş kuralının kazılı olduğu tablet geldi. Bilge sözlerini okudum ve fark ettim ki ilk başta bilgeliğe başvurmuş olsaydım altınlarımı kaybetmemiş olurdum. Bütün kuralları ezberledim ve eğer şans tanrıçası bana tekrar gülümserse kendi gençlik tecrübesizliğimin değil senin yıllar içinde edinmiş olduğun bilgeliğinin bana rehberlik edeceğine karar verdim. Bu gece burada oturan sizler için babamın bana 10 yıl önce vermiş olduğu kil tablete kazınmış olan kuralları okuyacağım. Altının 5 kuralı. 1. Gelirinin en az onda birini kenara koyarak kendi ve ailesinin geleceği için para biriktiren birisine altın memnuniyetle ve katlanarak gelir. 2. Altın, kendine kar getiren bir iş bulan bilgi sahibi insan için büyük bir mutlulukla çalışır. Sürüdeki hayvanlar gibi hızla çoğalır. 3. Altın, kendini nasıl kullanacağını bilen kişiler tarafından yönlendirildiğinde, dikkatli sahibinin himayesinden asla çıkmaz. 4. Anlamadığı işlere ya da amaçlara yatırım yapan ya da parayla ilgili uzman kişilerin tavsiyesi bağlamında kullanılmayan altın, sahibinin elinden kayar gider. 5. İmkansız kazanımlara zorlanan ya da üç kağıtçıların hilebazların tavsiyeleriyle baştan çıkan kendi deneyimsizlikleri ve romantik arzularına yatırım yapan kişinin altını ondan kaçar gider. Babamın tablete kazımış olduğu altınla ilgili beş kural bunlardı. İddia ediyorum ki hikayemin geri kalanında da anlaşılacağı üzere bu sözler altının kendisinden çok daha değerliydi. Yine yüzünü babasına döndü. Size tecrübesizliğimin neden olduğu fakirliği ve çaresizliği anlattım. Sonu gelmeyecek bir felaket zinciri yoktur. Benim felaket zincirim de düzenli bir iş bulduğumda sona erdi. Şehrin yeni dış duvarında çalışan bir grup kölenin başına geçtim. Altının ilk kuralını bildiğim için kazandığım ilk paradan tek bir bakır para kenara koydum. Elime geçen her fırsatta ona gümüş paralar ekledim. Yaşam masraflarımı ödemeye devam ettiğim için yavaş bir süreçti. Zorla harcama yapıyordum doğrusu. 10 yıllık süre bitmeden senin bana vermiş olduğun altını geri kazanmaya kararlıydım. Bir gün artık oldukça yakınlaşmış olduğum kölelerin başındaki adam bana dedi ki, ''Kazandığını harcamayan tutumlu bir genç gibi gözüküyorsun. Kenara koyduğun altınlar var mı?'' ''Evet.'' diye cevap verdim. ''En büyük arzum babamın bana vermiş olduğu ve kaybettiğim altını yerine geri koymak.'' ''Kabul etmeliyim ki bu çok değerli bir amaç.'' ''Biriktirmiş olduğun altının senin için daha fazla çalışabileceğini ve daha fazla parayı nasıl kazanabileceğini biliyor musun?'' diye sordu. ''Şu ana kadar tecrübelerim hep çok acı oldu. Babamın altınını kaybettim ve bu yüzden hatalarımı tekrarlamaktan korkuyorum.'' dedim. ''Eğer bana güveniyorsan sana altını karlı bir şekilde kullanmak için bir ders vermek istiyorum.'' Bir yıl sonra şehrin dış duvarları tamamlanmış olacak ve kralın düşmanlarına karşı şehri korumak için şehrin her girişine büyük bronz kapılar yaptırılacak. Nineveh'de bu kapıları yapmak için yeterli miktarda metal yok ve kral bu metali tedarik etmeyi daha akıl etmedi. Benim planım şu… Bir grup olarak altınlarımızı birleştirip çok uzakta olan bakır ve bronz madenlerine bir kervan yollarsak, nine ve he kapılar için gerekli olan metali getirtebiliriz. Kral büyük kapıları yapın dediğinde metali bir tek biz sağlayabileceğimiz için bize yüksek bir fiyat öder. Kral metali bizden satın almak istemese de yine de elimizde adil bir fiyata satabileceğimiz metal kalmış olur. Teklifini dinlerken altının üçüncü kuralına uyan ve birikimlerimi bilgi adamların tavsiyeleri doğrultusunda yatırabileceğim bir fırsat gördüm ve hayal kırıklığına uğramadım. Oluşturduğumuz havuz kapitali işe yaradı ve küçük birikimin bu anlaşma sayesinde fazlasıyla büyüdü. Zaman içinde bu grupla birlikte başka işlere de girdim. Her biri altınla ilgili konularda tecrübeli ve bilgeydi. Sunulan her planı detaylı bir şekilde tartışarak karar veriyorlardı. Ana parayı kaybedecekleri bir riski asla almıyorlardı. At yarışı ve tecrübesizken girdiğim ortaklık gibi şeyler onlar için mevzu bahis olamazdı. Bu yatırımların zayıflıklarını hemen görebilirlerdi. Bu adamlarla birlikte yaptığım işlerde paramı karlı bir şekilde nasıl yatırabileceğimi öğrendim. Yıllar geçtikçe, hazinem gittikçe daha hızlı bir şekilde büyüdü. Kaybettiğimi geri kazanmakla kalmadım, daha fazlasını kazandım. Şanssızlıklarım, denemelerim, yanılmalarım ve başarılarım aracılığıyla altının beş kuralını defalarca test etmiş oldum. Baba, bu kurallar her teste doğru çıktı. Altının kurallarını bilmeyen birine altın uğramaz, geldiğinde de hızla kayar gider. Bu beş kurala uyanlara ise altın gelir ve görev bilinci olan bir köle gibi sahibi için çalışır. Nomasir burada durdu ve odanın arkasında duran bir köleye işaret etti. Köle üç ağır deri çantayı önlerine getirdi. Bunlardan birini alan Nomasir, çantayı babasının önüne koyup ona seslendi. Bana bir çanta dolusu altın verdin, Babil altını. Verdiğin altının karşılığı olarak aynı ağırlıktaki Nineveh altınını sana sunuyorum. Eşit bir alışveriş olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Bana üzerinde bilge sözler olan kil bir tablet verdin. Onun yerine sana iki çanta altın veriyorum. Böyle deyip köleye dönerek ve diğer iki çantayı da ondan alarak babasının önünde yere koydu. Böylece baba sana gösteriyorum ki bilgeliğin altından çok daha değerlidir. Altın dolu torbalarla bilgeliğin değerini ölçmek mümkün mü? Bilgelik olmadan altın bir o kadar çabuk kaybolur. Bilge olanlarsa altını ellerinde tutabilirler ki bu üç torba altın bunu kanıtlıyor. Önünde durarak bilgeliğin sayesinde zengin ve saygın bir adam olduğumu söylemek bana büyük bir tatmin veriyor baba. Babası oğlu Nomaser'in omzuna elini koydu. Derslerini almış, mal varlığımı bırakabileceğim bir oğlum olduğu için çok şanslıyım. Kalaba burada hikayesini sonlandırır ve yan gözle dinleyicilerine bakar. Nomaser'in hikayesi ne anlama geliyor diye devam eder. Aranızdan hangisi babasına ya da karınızın babasına giderek kazandığınız parayı ne kadar akıllıca kullandığını anlatabilir? Eğer bu saygın adamlara gidip de çok seyahat ettim, çok şey öğrendim, çok çalıştım, çok kazandım ama az altınım var bazısını akıllıca bazısını aptalca harcadım ve çoğunu da kötü şekillerde kaybettim derseniz sizin hakkınızda ne düşünürler hala bazılarının çok altın olmasının bazılarının da hiçbir şeyi olmamasının kaderlerindeki bir tutarsızlıktan dolayı olduğunu mu düşünüyorsunuz o zaman yanılıyorsunuz İnsanlar altının 5 kuralını bildiklerinde ve uyduklarında. Altınları çok olur. Gençliğimde bu kuralları öğrendiğim ve uyduğum için zengin bir tüccar oldum. Zenginliğimi gizemli bir şekilde elde etmedim. Hızla gelen zenginlik aynı şekilde elden kayıp gider. Yavaş yavaş gelen zenginlik sahibine zevk ve tatmin verir. Çünkü bilgi ve ısrarlı bir amacın mahsulüdür. Para kazanmak düşünceli birisi için ufak bir yük demektir. Yıllar boyunca bu yükü taşımak nihai amaca ulaşılmasını sağlar. Altının beş kuralına uyanlar zengin olur. Bu kuralların her birinin derin anlamları vardır ve hikayem kısa olduğu için bu derinlikleri fark etmemiş olabilirsiniz. O yüzden şimdi kuralları tekrar edeceğim. Her birini kelimesi kelimesine biliyorum çünkü değerlerini bilerek gençliğimde her birine ezberledim. Altının ilk kuralı. Gelirinin en az onda birini kenara koyarak kendi ve ailesinin geleceği için para biriktiren birisine altın memnuniyetle ve katlanarak gelir. Gelirinin onda birini düzenli olarak kenara koyan ve akıllı yatırımlar yapan kişi ileride ona gelir sağlayabilecek ve eğer tanrılar onu karanlık tarafa erken çağırırsa, ailesinin güvencesini sağlayabilecek miktarda bir mal varlığı yaratabilir. Bu kurala göre altın böyle bir adama her zaman kolaylıkla gelir. Bunu kendi hayatımdan örneklerle de gösterebilirim. Daha fazla altın biriktirdikçe daha rahat ve daha büyük miktarlarda kazanmaya başladım. Biriktirdiğim altın aynı sizin birikimlerinize olacağı gibi daha fazla kazanmaya devam etmekte ve kazandıkları da daha fazla kazanmaktaydı. Ve böylece ilk kural işte böyle işledi. Altının ikinci Kuralı Altın kendine kar getiren bir iş bulan bilgi sahibi bir insan için büyük bir mutlulukla çalışır. Sürüdeki hayvanlar gibi hızla çoğalır. Altın aslında istekli bir işçidir. Fırsat kendini gösterdiğinde çoğalmaya heveslidir. Altını kenara koyan her insana, en karlı kullanım olana kendiliğinden gelir. Yıllar geçtikçe, şaşırtıcı bir şekilde katlanarak kendini büyütür. Altının üçüncü kuralı. Altın, kendini nasıl kullanacağını bilen kişiler tarafından yönlendirildiğinde, Dikkatli sahibinin himayesinden asla çıkmaz. Altın, dikkatsiz sahibinden kaçtığı gibi, ihtiyatlı sahibine yapışır. Bilge insanların altını değerlendirme konusundaki tavsiyelerini araştıran kişi, hazinesini tehlikeye atmamayı öğrenir. Onu güvencede tutmaktan ve tutarlı artışından zevk alır. Altının dördüncü kuralı Anlamadığı işlere ya da amaçlara yatırım yapan ya da parayla ilgili uzman kişilerin tavsiyesi bağlamında kullanılmayan altın, sahibinin elinden kayar gider. Altın sahibi olan ama onu nasıl kullanacağını bilmeyen insan için birçok farklı kullanımı karlı gözükür. Bu farklı kullanımlar çoğu zaman kayıp riski taşır ve eğer bilgi adamlar tarafından doğru bir şekilde analiz edilirse, kar olasılığı oldukça küçüktür. Bu nedenle kendi kararına güvenen ve kendisine tanıdık gelmeyen işlere ya da amaçlara yatırım yapan tecrübesiz altın sahibi, sıklıkla kararını kusurlu bulmaktadır. Ve deneyimsizliğinin bedelini, hazinesini kaybederek öder. Bilge gerçekten de hazinelerini altın gibi yetenekli insanların tavsiyesiyle yatırımlara yönlendiren kişidir.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 Bu önerilerle hazinelerinin imkansız kazançlar elde etmelerini sağlayacak sihirli güçlerle donatıldığını zannederler. Yine de bilgi adamlara danışarak büyük refah sözleri veren her planın arkasındaki riskleri öğrenmeliler. Nineveh'in zengin adamlarının ana paralarını kaybetme riskini asla almadığını ya da kar etmeyecekleri durumlara paralarını bağlamayacağını unutmamak gerekir. Böylece altının beş kuralı hikayemi sonlandırıyorum. Sana bunları anlatırken kendi başarımın sırlarını aktarmış oldum. Bu anlattıklarım aslında sır değil. Vahşi köpekler gibi yiyecekleri yemek için her gün endişelenmeleri gereken çoğunluktan kendini ayırmak isteyenlerin öncelikli olarak takip etmesi gereken kurallar. Yarın Babil'e giriyoruz. Bakın! Bel tapınağının üzerinde ebediyen yanan ateşi görün. Zaten şimdiden altın şehri görüyoruz. Yarın her birinizin altınları olacak. Sadık emeklerinizle fazlasıyla hak etmiş olduğunuz altınlar. Bu geceden on yıl sonra bu altınlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Aranızda Nomasir gibi birileri varsa, kendileri için bir mal varlığı oluşturmaya başlamak için altınlarının bir kısmını kullanacaklar ve. Arkadın bilgelinin rehberliğinde hareket edecekler. On yıl sonra arkadın oğlu gibi zengin ve saygın olacaklar. Hayatımız boyunca bilgi hareketimiz bize memnuniyet verir ve yardımcı olur. Aynı şekilde akılsızca yaptığımız hareketler de peşimizi bırakmaz ve bizi rahatsız eder. Bu yüzden de unutulmazlar. Kendimize işkence yaptığımız konuların başında. Yapmış olmak istediğimiz şeylerin anıları vardır. Elimize geçen ve kullanamadığımız fırsatlar. Babil'in hazineleri çok fazladır. Zengin insanlar kendi değerlerini altınla ölçemez. Her sene daha zengin ve daha değerli hale gelir. Toprağın hazineleri gibi onlar da bir ödüldür. Kendi payını almayı amaçlayan kişiyi bekleyen zengin bir ödül. Kendi arzularınızın içinde sihirli bir güç vardır. Bu gücü altının beş kuralıyla birleştirdiğinizde siz de Babil'in hazinelerinden payınızı alırsınız. Babil'in altın tefecisi 50 Altın Babil'in hançer ustası Rodan daha önce hiç bu kadar parayı deri cüzdanında taşımamıştı. Cömert eksilanslarının sarayından çıkmış, mutlu bir şekilde sallana sallana yürüyordu. Her adımında kemeri sallandığında altın paralar şıngırdıyordu. Şu ana kadar duyduğu en güzel müzik bu olabilirdi. Elli altın. Hepsi onundu. Bu iyi şansına inanamıyordu. Bu birbirine çarpan daire şeklindeki şeyler ne kadar da güçlüydü. İstediği her şeyi alabilirdi. Büyük bir ev, arazi, büyük baş hayvan, deve, at, at arabası, ne isterse. Parayı nasıl kullanmalıydı? Akşam kız kardeşinin emine doğru giderken bir yan sokağa döndüğünde bu altın paralardan başka hiçbir şeye sahip olmak istemeyeceğini düşündü. Hepsi kendine ait ağır altın paralar. Birkaç akşam sonra Rodan şaşkın bir şekilde Maton'un dükkanına girdi. Maton altın, kuyum ve nadir kumaş tüccarlığı yapıyordu. Ustaca sergilenmekte olan renkli nesnelere bakmayan Rodan dükkanın arkasındaki yaşam alanına geçti. Burada centilmen Maton'u bir halının üzerinde siyahi bir kölenin sunduğu yemeği yerken buldu. Ne yapmak istediğimi bilmediğim için fikrini almak istiyorum, dedi Rodan. Ayaklarını açmış, ayakta duruyordu. Deri ceketinin arasından kıllı göğsü gözüküyordu. Maton'un ince sarı yüzünde arkadaşla bir gülümseme belirdi. Ne yaptın da altın tefecisi birinin fikrine ihtiyaç duyuyorsun? Oyun masasında şansın kötüye mi döndü? Balık etli bir kadına mı kapıldın? Seni senelerdir tanıyorum. Hiçbir zaman sorunların olduğunda fikrimi sormadın. Hayır hayır öyle değil. Altın istemiyorum. Senin bilge tavsiyelerine ihtiyacım var. Baksan, sen bu adam acaba neler söyleyecek. Altın tefecisine kimse fikir sormak için gelmez. Yanlış duymuş olmalıyım. Doğru duyuyorsun. Bu doğru olabilir mi? Hançer ustası Rodan, Maton'a altın için değil de tavsiye için gelerek herkesten kurnaz olduğunu kanıtladı. Bana gelenlerin çoğu aptallıklarının bedelini ödemek için altın isterler. Kimse tavsiye için bana gelmez. İstemezler bunu. Ama doğrusu o ki altın tefecisinden daha iyi kim tavsiye verebilir? Benimle yemek ya ye Rodan, diye devam etti. Bu akşam benim misafirim olmalısın. Ando! Diye siyahi kölesine seslendi. Hançer ustası arkadaşım Rodan için bir halı ser. Buraya tavsiye almak için gelmiş. Benim onur misafirim olacak. Ona yemek getir ve en büyük kabı ver. Onu tatmin edecek en iyi şarabı seç. Şimdi bana sorununu anlat. Sorunum kralın hediyesi. Kralın hediyesi mi? Kral sana bir hediye verdi ve bu senin için bir sorun mu yarattı? Nasıl bir hediye bu? Kraliyet askerlerinin hançerleri için yeni tasarladığım ucu çok beğendiğinden bana elli altın para sundu ve bu aklımı karıştırdı. Güneşin gökyüzünde olduğu her saat benimle bu parayı paylaşmak isteyen insanlarla uğraşıyorum. Bu çok normal. Herkes altın sahibi olamıyor ve altın sahibi olanların kendileriyle paylaşmasını tercih ediyorlar. Hayır diyemez misin? İraden yumrun kadar kuvvetli değil mi? Çoğuna hayır diyebiliyorum ama bazen evet demek daha kolay geliyor. Bir insan derinden bağlı olduğu kız kardeşine hayır diyebilir mi? Kız kardeşin sana verilmiş olan bu ödülden seni alıkoymak istemez herhalde. Kocası araman için istiyor. Kocasını zengin bir tüccar olarak görmek istiyor ve bu şansın ona tanınmadığını düşünüyor. Bu altını ona ödünç verirsem onun zengin bir tüccar olabileceğine inanıyor. Araman kar ettiğinde de bana borcunu ödeyecekmiş. ''Sevgili arkadaşım'' diye söze başladım Maton. Bahsettiğin oldukça önemli bir konu. Altın sahibi olan kişiye sorumluluk getirir ve diğer insanlarla olan ilişkisini değiştirir. Kaybetme ya da aldatılma korkusu oluşturur. Güç ve iyilik yapma yetisini getirir. İyi niyetinin sonucu olarak zor durumda kalabilir kişi. Nineveh'de hayvanların dilini konuşan çiftçinin hikayesini hiç duydun mu? İnsanların bronz ustasının dükkanında anlatacağı bir hikaye olmadığından duymamış olabilirsin. Bu hikayeyi sana anlatacağım. Çünkü ödünç vermek ve ödünç almak altının bir elden başka bir ele geçmesinin ötesinde bir şeydir. Hayvanların birbirine ne söylediğini anlayabilen çiftçi her akşam bir süre çiftlikte gezinerek Onların konuşmalarını dinliyordu. Bir gün öküzün eşeğe durumundan şikayet ettiğini duydu. Sabahtan akşama kadar çapayı çekmeye çabalıyorum. Hava ne kadar sıcak, bacaklarım ne kadar yorgun ve urgan boynumu kesiyor olsa da çalışmaya devam etmem gerekiyor. Ama sen ne rahat yaşayan bir yaratıksın. Sadece sırtında bir battaniye var ve sahibimizi istediği yere götürmekle yükümlüsün. Hiçbir yere gitmediği zaman da dinlenip bütün gün otuyorsun. Eşek sert tepmesine rağmen anlayışlı ve iyi huylu bir şekilde "Sevgili arkadaşım" diye cevap verdi. Çok fazla çalışıyorsun ve sana yardım etmek isterim. O yüzden bir gün dinlenebilmek için ne yapman gerektiğini sana söyleyeceğim. Sabah kölesini almaya geldiğinde yere yat ve hasta olmuş. Çalışamayacakmış gibi inle. Öküz eşeğin tavsiyesine uydu. Ertesi sabah köle çiftçinin yanına giderek öküzün hasta olduğunu ve çapayı çekemeyeceğini söyledi. O zaman eşeği çapaya sür, dedi çiftçi. Eşek o gün arkadaşına yardım edeyim derken, kendini öküzün işini yaparken buldu. Akşam çapa çıkarıldığında kalbi acıyla dolmuştu. Bacakları yorgundu boynu urgandan dolayı yarı olmuştu. Çiftçi ahırın orada kalarak dinledi. İlk olarak öküz söze başladı. ''İyi bir arkadaşsın. Senin bilge tavsiyen sayesinde bir gün dinlenebildim.'' Eşek cevap verdi. ''Ve ben de diğer bütün iyi kalpliler gibi bir arkadaşıma yardım edeyim derken onun işini kendim yapar buldum. Bundan sonra kendi çapanı kendin çekeceksin.'' Sahibimiz köleyle konuşurken duydum. Eğer bir daha hasta olursan kasabı çağırmasını söyledi. Keşke bunu yapsa. Tembel birisin. Bundan sonra bir daha birbirleriyle konuşmadılar. Böylece arkadaşlıkları bitti. Bu hikayenin ana fikrini bana söyleyebilir misin Rodan? İyi bir hikaye dedi Rodan. Fakat içerdiği dersi anlayamadım. Anlayamayacağını tahmin etmiştim. Fakat ders bu hikayenin içinde ve aslında oldukça basit. Ders şu, eğer arkadaşına yardım etmek istiyorsan, arkadaşının yükünü kendi üzerine almayacak şekilde yapmalısın. Bunu böyle düşünmemiştim. Akıllıca bir ders. Kız kardeşimin kocasının yükünü sırtıma almak istemiyorum. O zaman söyle bana, birçok kişiye kredi veriyorsun. Ödünç alanlar geri ödemelerini yapıyorlar mı? Maton gönlü tecrübelerle zenginleşmiş bir havayla gülümsedi. Eğer ödünç alan kişi ödemesini yapamıyorsa kredi verilebilir mi? Ödünç veren kişinin, ödünç alan kişinin altınını iyi kullanacağını ve ona geri vereceğine inanması durumu tartması gerekmektedir. Bunu akıllı bir şekilde yapamayacak olan kişi parayı harcar ve ödünç veren kişiye ödeyemeyeceği bir borcu olur değil mi? Para sandığımdaki bazı eşyaları sana göstermek ve hikayelerini anlatmak istiyorum. Mato'nun odaya getirdiği sandık kırmızı deriyle kaplıydı ve üzerinde bronz işlemeler vardı. Sandığı yere bıraktı ve yanına çömeldi. Ellerini kapağının üzerine koydu. Kredi verdiğim her kişinin benden ödünç aldığı miktarın karşılığını kefalet olarak para geri verilene kadar bu sandığın içine koyuyorum. Bana borçlarını ödediklerinde bu kefaletleri onlara veriyorum. Eğer geri vermezlerse de kimlerin güvenimi boşa çıkardığını hatırlıyorum. Verdiğim en güvenli krediler arzuladığı şeylerden daha değerli malı olanlardır. Arazileri ya da mücevherleri ya da develeri vardır. Gerekirse borçlarını ödemek için bunları satabilirler. Bana borç karşılığı verilen kefaletlerden bazıları, Kredinin kendisinden daha değerlidir. Bazılarıyla anlaşmam, eğer krediyi ödemezlerse mülk verecekleri yönündedir. Bu tarz kredilerde altınımın karşılığının geleceğini biliyorum. Kira ücretiyle birlikte krediyi geri alabilirim. Çünkü kredi mülke bağlı verilmiştir. Başka bir sınıfta da kazanma kapasitesi olanlar var. Senin gibi çalışan ya da başkalarının emrinde olan ve ücret alacak kişilerdir bunlar. Onlara verdiğim altının da bana geri geleceğini biliyorum çünkü gelirleri olduğundan başlarına kötü bir şey gelmeyecektir. Bu sayede de altının ve kira getirisinin bana geleceğini biliyorum. Hayat zor ve birileri her zaman duruma uyum sağlayamayacaktır. Onlara verdiğim kredilerde de bana karşılık olarak verdikleri kefalet bir kuruş değerinde de olsa sandığım bana gelecek senelerde sitem edebilir. Tabii eğer kredi verilen kişinin iyi arkadaşları onun saygın olduğuna dair söz vermemişlerse. Maton sandığın kapağını açtı. Rodan ilgiyle öne eğildi. Sandığın en üstünde kırmızı bir kumaş parçasının içine sarılmış bir kolye vardı. Maton bu parçayı eline alarak karanlıkta onu şefkatle okşadı. Bu kefalet her zaman pul sandığımda kalacak. Çünkü sahibi karanlık dünyaya geçiş yaptı. Buna değer veriyorum. Anısını önemsiyorum. İyi bir arkadaşımdı. Birlikte başarılı ticari işler yaptık. Ta ki doğulu bir kadını buraya getirip onunla evlenene kadar. Güzel bir kadındı ama bizim kadınlarımız gibi değildi. Göz kamaştırıcı bir yaratıktı. Onun arzularını tatmin etmek için altınlarının hepsini harcadı. Altınları bittiğinde telaş içinde bana geldi. Ona tavsiyeler verdim. Kendi işlerine hakim olabilmesi için ona yardım edeceğimi söyledim. Bunu başaracağına büyük boğa üzerine yemin etti. Bir kavga sırasında karısına meydan okuyarak kalbini delmesini söyledi. Ve o da bunu bir hançerle yaptı. Peki kadına ne oldu diye sordu Rodan. ''Tabii aslında bu kolye onundu.'' dedi Maton kırmızı kumaş parçasını eline alırken. Pişmanlık içinde kendini Fırat Nehri'ne attı. Bu iki kredi hiçbir zaman geri ödenmeyecek. Rodan, sandık büyük duygular içinde olan insanların bir altın tefecisi için güvenli müşteriler olamayacağını söyler. ''Bak şuna, buradaki durum farklı.'' dedi öküz kemiğine işlenmiş bir yüzüğü gösterirken. Bu yüzük bir çiftçiye aitti. Kadınların halılarını satın alıyordum. Çekirgeler geldi ve yemekleri yoktu. Ona yardım ettim ve yeni mahsul geldiğinde bana ödeme yaptı. Daha sonra tekrar geldi bana ve biz seyian anlattığı uzak diyarlardaki tuhaf keçilerden bahsetti. O kadar uzun ve yumuşak kılları varmış ki, bu kıllardan yapılan halılar, Babil'de gördüğümüz halılardan çok daha güzel olabilirmiş. Bu keçilerden bir sürü almak istiyordu ama parası yoktu. Bu seyahati yapıp keçileri buraya getirebilmesi için ona para ödünç verdim. Şimdi böyle bir sürüsü var ve gelecek sene Babil'leri şu ana kadar görme şansına erişmiş oldukları en güzel halılarla şaşırtacağım. Yakında yüzüğünü geri vermem gerekiyor. En kısa zamanda borcunu ödeme konusunda ısrarcı. Bazı ödünç para alanlar böyle mi yapıyor? diye sordu Rodan. Eğer para getirisi olan bir amaçla kredi aldılarsa böyle oluyor. Eğer uygunsuz harcamalarından dolayı para istiyorlarsa, paranı bir daha geri alamayabilirsin. Rodan sordu. Bana bundan biraz bahseder misin? Elinde nadir bir tasarıma sahip, taşlarla kaplı altın bir bilezik vardı. Maton ona sataştı. Kadınlar arkadaşımın ilgisini çekiyor. Rodan cevap verdi. Hala senden gencim. Doğru söylüyorsun ama bu sefer romantizmin olmadığı bir vakaya denk geldik. Bu bilizin sahibi şişman ve yaşlı. Ve o kadar çok konuşuyor ki beni çıldırtıyor. Bir zamanlar çok paraları vardı ve iyi müşterilerimdi. Ama kötü zamanlardan geçiyorlar. Bu kadının tüccar yapmak istediği bir oğlu vardı. Bana şehirden şehre develeriyle seyahat edip bir yerden aldığını başka bir yerde satarak ticaret yapan kervan sahibi bir adama oğlunu ortak yapmak için ödünç para almaya geldi. Bu adam üç kağıtçının teki çıktı ve çocukcağızı uzak bir şehirde parasız, arkadaşsız bir şekilde o uyurken erkenden yola çıkarak ortada bıraktı. Belki de bu çocuk büyüdüğü zaman ödemesini yapar. O zamana kadar bu krediden hiçbir faiz getirim olmayacak. Sadece bolca laf. Fakat kabul etmeliyim ki bu taşlar kredi miktarını karşılıyor. Peki bu kadın bu kredinin mantıklı olup olmadığıyla ilgili senin fikrini sordu mu? Tam tersi. Oğlunu Babil'in en zengin ve güçlü adamı olarak görmek istiyordu. Bunun tersi söylendiğinde çok kızıyordu. Tartıştık. Tecrübesiz oğlunun aldığı riski biliyordum ama karşılığında bana bu güvenciyi vermiş olduğundan ona karşı gelemezdim. Bu diye devam etti Maton elindeki düğümlenmiş ipleri sallayarak. Deve tüccarı Nabatura'a aittir. Elindeki paradan daha büyük bir sürü almak istediğinde bana bu düğümü getirir. Ben de ona ihtiyaçlarına göre Para ödünç veririm. Nebatur bilge bir tüccar. Onun yargısına güveniyorum ve bu yüzden kendisine serbestçe kredi veriyorum. Babil'deki başka tüccarlara da onurlu davranışları yüzünden güveniyorum. Kefaletleri sandığıma hızlıca girip çıkıyor. İyi tüccarlar şehrimiz için önemli bir değerdir. Ve onların ticaretini kolaylaştırmak bana kar getirirken Babil'i de zenginleştiriyor. Maton daha sonra eline turkuazdan yapılmış bir böcek aldı ve tiksinerek yere attı. ''Mısır'dan bir böcek. Bunun sahibinden altınımı geri alıp almadığımı umursamıyorum. Ona bu konuda sitem ettiğimde şanssızlıklar peşimi bırakmazken nasıl olur da borcumu ödeyebilirim? Sende daha çok para ver.'' diyor. ''Ne yapabilirim ki?'' ''Kefalet babasına ait.'' imkanları dar da olsa, arsasını ve sürüsünü oğlunun işlerine kefalet olarak gösterdi. Genç adam ilk önce başarılı oldu. Sonra da zengin olmak için fazla heyecanlı davrandı. Bilgisi yeterince olgun değildi. İşleri battı. Gençlik hırslıdır. Zenginliğe kısa yoldan gitmek ister. Ve zenginliğin temsil ettiği arzu nesnelerinin peşine düşer. Hızla zengin olmak için... Çoğu zaman gençler akılsız bir şekilde kredi çekerler. Tecrübeleri olmadığından umutsuz bir borcun birdenbire içine çeken, günlerce çıkamayacakları bir çukur olduğunu fark etmezler. Acı ve pişmanlıkların çukurunda güneşin parlaklığına gölge düşer ve geceleri rahatsız uykularla mutsuz geçer. Yine de altın ödünç almaktan çekinmemek gerekiyor. Tersine bunu teşvik ediyorum. Eğer amaç akılcıysa ödünç almayı tavsiye ediyorum. Tüccar olarak ilk başarımı ödünç alınmış altın paralar sayesinde gerçekleştirebildim. Peki o zaman ödünç veren kişi ne yapmalı? Gençler çaresiz ve hiçbir şey yapamıyorlar. Çekiniyorlar. Geri ödeme yapmak için hiçbir çaba göstermiyorlar. Kalbimde babanın arazisini ve sürüsünü elinden almaya karşı rodan ''Çok ilgilendiğim konulardan bahsediyorsun.'' diye konuya girdi. Ama sorumun cevabını duyamadım. 50 altın paramı kız kardeşimin kocasına ödünç vermeli miyim? Benim için çok önemliler. Kız kardeşin benim çok saygı duyduğum muhteşem bir kadın. Eğer kocası bana gelip 50 altın para isteseydi, hangi amaç için kullanacağını sorgulardım. Eğer benim gibi tüccar olmak... Mücevher ve zengin mobilyalar alıp satmak için kullanacağını söyleseydi, peki bu alanlarda ne kadar bilgilisin? Neyi nereden ucuza alacağını biliyor musun? İyi bir fiyata nerede satış yapabileceğini biliyor musun derdim. Bu sorulara olumlu cevap verebilir mi? Hayır, bu cevabı veremezdi diye kabul etti Rodan. Hançer yaparken bana çok yardım etti ve dükkanlarımda çalıştı. O zaman ona amacının akıllıca olmadığını söylerdim. Tüccar kendi zanaatlerini öğrenmeli. Hırs değerli de olsa pratik değil ve o yüzden ona altın ödünç vermezdim. Şöyle deseydi, tüccarlara çok yardım ettim. Simirna'ya nasıl gidileceğini ve ev kadınlarının dokuduğu halıları düşük fiyata almayı biliyorum. Babil'de bu halaları yüksek ve karla satabileceğim zengin insanları da tanıyorum. O zaman derdim ki, amacın akıllıca ve hırsın onurlu. Eğer bana bir güvence sağlayabilirsen, sana memnuniyetle elli altın parayı ödünç veririm. Onurlu bir adam olmak dışında güvencem yok ve sana krediyi geri ödeyeceğim derse, ben de şöyle bir cevap verirdim. Her altın paraya çok değer veriyorum. Eğer hırsızlar sen Simirna'ya giderken seni soyarsa ya da dönüş yolunda halıları çalarsa, ''Bana ödeme yapacak imkanın olmaz ve altınlarımı kaybetmiş olurum.'' Bakro'dan, ''Altın para ödünç veren kişinin malıdır. Ödünç vermesi kolay. Eğer akılsız bir şekilde ödünç verilirse, parayı geri almak zor. Bilge biri paranın geri dönüşünün garantisi olmadan parasını riske atmak istemez.'' O zaman, diye devam etti. Zor durumda olan, Kaderin üzerlerine çöktüğü kişilere yardım etmek iyi bir şey. Daha yeni başlayan kişilere yol almaları için yardım etmek ve değerli vatandaşlar olmalarını sağlamak da iyi bir şey. Fakat yardım bilge bir şekilde verilmelidir ki, çiftçinin eşeği gibi başkalarına ait olan bir yükü kendi üzerimize almayalım. Yine sorunu başka yerlerden cevapladım Rodan ama cevabımı dinle. 50 altın paranı elinde tut senin emeğinin sana kazandırdığı ve sana bu emek karşılığı verilen ödül senindir ve kimse sen istemediğin sürece bunu elinden alamaz. Altını ödünç verip daha çok para kazanacak olsam bile yine de dikkatli ol. Ve farklı insanlara dağıt. Boşta duran altını sevmem ama riski daha da az severim. Kaç yıldır hançer ustası olarak çalışıyorsun? 3 e, senedir. Kralın hediyesi dışında, Kaç altın param var? Üç altın param var. Çalıştığın her sene boyunca istediğin şeylerden kendini mahrum bırakıp bir altın para mı biriktirdin yani? Evet öyle. O zaman 50 yıl emek gösterip kendini mahrum bıraktığın şeyler sayesinde 50 altın paramı biriktireceksin. Bir hayat boyu emek demek bu. Kız kardeşin acaba elli yıllık bronz eritme kazanının üzerindeki emeğinin karşılığını, kocasının tüccar olmayı denemesi için tehlikeye atmanı ister miydi? Senin kelimelerinle anlatırsam, hayır. O zaman ona git ve de ki, üç yıl boyunca gece gündüz çalıştım ve kalbimin isteklerinin hepsine karşı koydum. Her yıllık emeğimin ve kendimi kontrol etmemin sonucunda bir altın param var. Sen benim çok sevdiğim kardeşimsin. Kocanın işinde çok başarılı ve zengin olmasını umuyorum. Arkadaşım Maton'a makul ve mümkün gelecek bir plan sunarsa, bir yıllık birikimimi memnuniyetle ödünç vererek kendini kanıtlaması için ona bir fırsat sağlarım. Bunu yap ve eğer başarılı olma ruhuna sahipse bunu kanıtlayabilir. Eğer başarısız olursa da sana bir gün ödeyebileceği bir miktar borçlanmış olur. Altın ödünç vermemin nedeni kendi ticari hayatımda kullanabileceğimden daha fazla altınım olması. Fakat altınımın başkaları için çalışmasını ve böylece daha çok altın kazanmasını istiyorum. Altınımı kaybetme riskini almak istemiyorum çünkü bu para için çalıştım. Ve onu güvence altına almak için kendimi bazı şeylerden mahrum bıraktım. O yüzden paramın güvende olduğundan ve bana geri verileceğinden emin olmadan hiç kimseye para ödünç vermiyorum. Eğer param üzerinden elde edilecek gelirin bana hemen ödeneceğine ikna olmazsam da paramı ödünç vermiyorum. Paralar olsaydı bile gerçekleştiremeyecekleri umutları var. Rodan sana kefalet sandığımdan birkaç sır anlattım. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak insanların zaaflarını ve geri ödeyemeyecekleri miktarları ödünç almaya yatkınlıklarını anlayabilirsin. Buradan da yüksek kazanç elde etmek için ne kadar yüksek umutları olduğunu görebilirsin. Eğer paraları olsaydı bile gerçekleştiremeyecekleri yanlış hayalleri var. Rodan Şimdi daha fazla altın kazanmak için kullanabileceğin bir miktar paran var. Benim gibi altın ödünç veren biri olmak üzeresin. Eğer güvenli bir şekilde bu parayı korursan, senin için yüksek kazanç sağlar ve hayat boyu sana zevk ve kar getirir. Ama elinden kaçırırsan, sonsuza kadar senin için bir acı ve pişmanlık kaynağı olur. Bu cüzdanındaki altından istediğin nedir? E, güvende olması. Bilge bir şey söyledin, dedi Maton onu onaylayarak. Onun güvencede olmasını istiyorsun. Kardeşinin kocasında muhtemel bir kayıptan uzak durabileceğini düşünüyor musun? E, korkarım hayır. Altınlarla ilgili çok akıllıca hareket etmiyor. O zaman aptalca mecburiyet hislerinin seni etkilemesine izin verme. Ve hazineni kimseye emanet etme. Eğer ailene ya da arkadaşlarına yardım etmek istersen... Hazineni riske atmadan bunu yapma yöntemlerini düşün. Unutma ki altın onu tutma konusunda yetenekli olmayanların elinden beklenmedik şekillerde kaçar gider. Paranı başkalarının kaybetmesine izin vereceğine gösteriş için harca daha iyi. En çok değer verdiğin hazinen nedir? Daha fazla altın kazanması. Yine bilgelikle konuşuyorsun. Para daha fazla kazanmalı ve kendi kendine büyümelidir. Doğru kişiye ödünç verildiğinde, bir insan yaşlandığında değerini ikiye katlamış olabilir. Kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsan, kazanabileceğin her şeyi kaybetme riskini de göze almış olursun. Bu yüzden altınının kazancını zorla katlayacağını düşünen hayalci insanların fantastik planlarından etkilenme. Bu tür planlar hayalperestlerin yarattığı şeylerdir. Ticaretin güvenilir ve tehlikesiz kurallarını yeterince tanımamalarından kaynaklanmaktadır. Ne kazanmak istediğinle ilgili muhafazakar ol ki hazineni elinde tutup tadını çıkarabil. Paranı aşırı faiz getirecek şekilde vermek aynı zamanda kaybını da çağırmaktır. Kendini başarılı olmuş insan ve girişimlerle ilişkilendirerek onların tavsiyeleriyle hazineni artırıp yine onların bilgelikleri ve tecrübeleriyle kazandığını güvence altına alabilirsin. Böylece tanrıların altın vermeye değer bulduğu kişilerin başına gelen şanssızlıklardan kaçınmış olursun. Rodan bilge tavsiyeleri için teşekkür etmeye çalıştığında Motan onu dinlemedi, konuşmaya devam etti. Kralın hediyesi sana çok şey öğretecek. 50 altın paranı elinde tutmak için çok dikkatli olman gerekiyor. Birçok kişi seni baştan çıkarmaya çalışacak. Sana birçok tavsiye verilecek. Yüksek kar getiren girişimler teklif edilecek. Benim kefalet sandığımın hikayeleri sana ders olsun. Çantandan birine altın vermeden evvel mutlaka o altını nasıl geri alacağını bilmen gerekiyor. Eğer tavsiyelerim sana iyi geldiyse geri gel. Her zaman memnuniyetle sana tavsiye verebilirim. Sandığımın kapağının altına yazdırdığım şeyi git oku. Parayı ödünç alan kişi içinde, ödünç veren kişi içinde önemli bir şey yazıyor. Az dikkat büyük bir pişmanlığa yol açar. Babil'in duvarları. Eskiden önemli bir asker olan yaşlı Banzar, Antik Babil'in duvarlarının tepesine giden geçidin başını tutuyordu. Yukarıda kahraman muhafızlar duvarları kaybetmemek için savaşıyorlardı. Yüzbinlerce vatandaşın bu büyük şehirdeki geleceği onlara bağlıydı. Duvarların üzerinden saldıran orduların kükremesi, bir sürü adamın bağırması Binlerce atın tepinmesi, bronz kapılara vuran koç başlarının sağır edici sesleri duyuluyordu. Kapının ardındaki sokakta mızrakçılar uzanmış bekliyorlardı. Eğer kapılar dayanmazsa, şehrin girişini onlar korumak zorunda kalacaklardı. Sayı olarak azdılar çünkü Babil'in ana ordusu, Sümerlere karşı büyük bir sefer düzenleyen kralın yanındaydı. Onlar yokken şehre bir saldırı olabileceği öngörülmemişti. Bu yüzden de savunma güçleri azdı. Beklenmedik bir şekilde kuzeyden güçlü ordularıyla Asurlular gelmişti. Duvarlar şehri koruyacaktı. Yoksa Babil'in sonu gelmişti. Banzar'ın etrafında kalabalık insan grupları vardı. Hepsinin yüzü dehşetle bembeyaz kesilmişti. Çarpışmanın sonuçlarını bekliyorlardı. Sessiz bir korkuyla geçitten içeri taşınan yaralı ve ölüleri izliyorlardı. İşte tam da burada saldırıda kritik noktaya gelindi. Düşman şehrin etrafını üç gün boyunca kuşattıktan sonra bütün gücünü buraya, bu kapıya yönlendirdi. Duvarın tepesinde şehri savunan askerler tırmanma platformundaydılar ve merdivenle yukarı tırmananlara karşı ok atıp kızgın yağ dökerek ve eğer yukarı çıkmayı başarırlarsa mızrak fırlatmaya hazırlanarak savaşmaya devam ettiler. Bu muhafızlara karşı düşmanın okçuları da ölümcül bir yaylım ateşi başlattılar. Yaşlı Banzar'ın pozisyonu haber almak için idealdi. Çarpışmaya en yakın konumdaydı ve saldıranların savaşçılıklarını ilk duyan Banzar'dı. Yakınlarda duran yaşlı bir tüccar eli ayağı titreyerek, ''Söyle bana ne oluyor, söyle bana'' diye yalvardı. ''İçeri giremiyorlar değil mi? Oğullarım kralla birlikte.'' ''Yaşlı karımı koruyacak kimse yok. Bütün mallarımı, yiyeceklerimi çalacaklar. Hiçbir şeyim kalmayacak. Yaşlıyız. Kendimizi koruyamayacak kadar yaşlıyız. Köle olmak için de çok fazla yaşlıyız. Aç kalacağız, öleceğiz. İçeri giremediklerini söyle bana.'' ''Sakin ol tüccar efendi.'' diye cevap verdi muhafızlardan biri. ''Babil'in duvarları güçlüdür. Çarşıya dön ve karına duvarların onu ve mallarını koruyacağını söyle.'' Bu duvarlar kralın hazinelerini de koruyor. Duvarlara yakın dur ki havada uçan oklar seni bulmasın. Çekilen yaşlı adamın yerine kollarında bebeği olan bir kadın geldi. Çavuş, tepeden haberler nedir? Zavallı kocamı rahatlatabilmem için bana lütfen doğruyu söyleyin. Korkunç yaralar aldığı için ateşler içinde yatıyor. Ama zırhını ve hançerlerini kuşanarak beni, kucağımdakini ve karnımdaki bebeği koruyacağını söylüyor. Düşmanların duvarı aşıp korkunç bir şehvetle bize saldıracaklarını söylüyor. İyi kalpli anne. Babil'in duvarları seni, doğmamış çocuğunu ve kollarındaki çocuğu koruyacak. Yüksek ve güçlü duvarlar bunlar. Şehrimizi korumakta olan askerler kızgın yağ döktükçe düşmanların attıkları acı çığlıkları duymuyor musun? Evet bunları duyuyorum ama aynı zamanda kapılara vuran koçbaşlarının seslerini de duyuyorum. ''Kocanın yanına geri dön. Ona bu şehrin kapılarının kuvvetli olduğunu ve her türlü koç başına karşı gelebileceğini söyle. Duvarları tırmanabilenler olsa bile karşılarında onlara saplanmaya hazır hançerler, mızraklar bulacaklar. Yoluna dikkat et ve binaların arkalarından geçerek evine dön.'' Banzar kenara çekildi. Yanından silahlarla donanmış ek kuvvetler geçti. Bronz kalkanlarının ve bellerindeki birbirine çarpan farklı silahların seslerini işittiler. Yanına küçük bir kız yaklaştı. Söyle bana asker efendi, güvende miyiz? diye yalvararak sordu. Korkunç sesler duyuyorum. Erkeklerin kanayan yaralarını görüyorum. Çok korkuyorum. Anneme, aileme, küçük kardeşime ve bebeğimize ne olacak? Tecrübeli yaşlı asker gözlerini kırpıştırdı ve çenesini önde tutarak çocukla konuştu. ''Korkma küçüğüm.'' diye onu rahatlattı. Babil'in duvarları seni ve anneni ve küçük erkek kardeşini ve bebeğinizi koruyacak. Kraliçe Semiramis senin gibilerin güvenliği için yüz yıl evvel bu duvarları inşa etti. Kimse bu duvarları aşamadı. Şimdi git ve annene ve küçük kardeşine ve bebeğe Babil'in duvarlarının onları koruyacağını ve korkmamalarını söyle. Günler geçtikçe... Banzar pozisyonunu değiştirmeden aynı yerde durarak, takviye güçlerin geçitte sıraya girerek ölü ya da yaralı olarak geri gelmelerini izledi. Etrafını çeviren korku dolu vatandaşlar duvarın şehri koruyup koruyamayacağını merak ediyorlardı. Yaşlı bir asker gururuyla hepsine aynı cevabı verdi. ''Babil'in duvarları sizi koruyacak.'' Saldırı üç hafta beş gün boyunca şiddeti azalmadan devam etti. Geçit yeri yaralı ve ölülerin kanıyla çamurlaşmıştı. Geçitten geçenler geçtikleri gibi geri düşüyorlardı. Hiç sonları gelmiyor gibiydi. Her gün ölü düşmanlar duvarın öte tarafında yığılıyor, geceleri de arkadaşları tarafından geri taşınıp gömülüyordu. Dördüncü haftanın beşinci gecesinde çatışmalar devam ediyordu. Günün ilk ışıkları etrafı aydınlatmaya başladığında geri çekilmeye başlayan askerlerin kaldırdığı toz bulutları görüldü. Şehri savunanlardan çığlıklar yükseldi. Bu gördüklerinin başka bir anlamı olamazdı. Duvarların arkasında bekleyen askerler de aynı tepkiyi verdi. Sokaklardaki vatandaşlar da onlara katıldı. Bir fırtına şiddetiyle bütün şehre yayıldı bu heyecan. İnsanlar evlerinden çıktılar. Sokaklar akın akın kalabalıklarla doldu. Haftaların birikmiş korkusu birdenbire çılgın bir mutluluk korosuna dönüştü. Bel Tapınağı'nın en yüksek kulelerinden zafer ateşleri yükseldi. Yukarı doğru yükselen mavi duman mesajı uzaklara ve ötelere taşıdı. Babil'in duvarları yine güçlüydü ve zalim düşmana karşı durmuştu. Zengin hazinelerine sahip olmak, vatandaşlarını köleleştirmek isteyen düşmana. Babil'in yüzyıllarca var olmaya devam edebilmesinin nedeni tamamen korunuyor olmasıydı. Başka türlüsü mümkün değildi. Babil'in duvarları insanların ihtiyaç duyduğu ve arzuladığı koruma içgüdüsünün muhteşem bir örneğiydi. Bu ihtiyaç insanoğlunda doğuştan olan bir şeydir. Bugün de eskisi gibi güçlü olan bu içgüdü bu amaca ulaşmak için daha geniş çaplı, daha iyi planlar yapmamızı sağlar. Bugün sigorta Tasarruf hesapları ve güvenilir yatırımların aşılamaz duvarlarının ardında kendimizi herhangi bir kapıdan girebilecek ve herhangi bir ocağın başına her an çökebilecek beklenmedik trajedilere karşı koruyabiliriz. Yeterli güvenceleri oluşturmadan yaşamımıza devam etme riskini almamalıyız. Babil'in Deve Tüccarı Birisi acıktıkça daha net düşünür. Yemek kokularını daha iyi koklar hale gelir. Azuren'in oğlu Tarkat kesinlikle böyle düşünüyordu. İki gün boyunca bir bahçenin duvarından aşırılmış iki küçük incir dışında hiç yemek yememişti. Öfkeli bir kadın onu yakalayıp sokağın sonuna kadar kovaladığı için de Zaten daha fazla yiyememişti. Pazarda dolaşırken kadının tiz çığlıkları hala kulaklarında çınlıyordu. Bu çınlama onun huzursuz parmaklarıyla pazardaki kadınların sepetlerinden ona cazip gelen meyveleri aşırmasını engellemeye yardımcı oldu. Daha önce Babil pazarlarına ne kadar çok farklı yemeğin geldiğini ve ne kadar iyi koktuklarını fark etmemişti. Pazardan ayrılıp hanın öbür tarafına giderek lokantanın önünde bir aşağı bir yukarı yürüdü. Belki burada tanıdığı birine rastlayıp ondan bir bakır para ödünç alarak yüzü hiç gülmeyen hancıya verebilirdi ve o da kendisine büyük bir porsiyon yemek getirirdi. Bakır parası olmadan burada istenmediğinin farkındaydı. Bütün bunları düşünürken kendini en görmek istemediği adamla karşı karşıya buldu. Dabasir Uzun boylu, kemikli bir adam olan deve tüccarı. Arkadaşı olan olmayan, para ödünç almış olduğu insanlar arasında parayı geri ödeme sözlerini tutamaması konusunda onu en çok huzursuz eden Dabasir'di. Onu görünce Dabasir'in yüzü aydınlandı. Aaa, Tarkat mı bu? Bir ay önce ona borç verdiğim iki bakır parayı geri ödeyebileceğini düşündüğüm için aradığım kişi. Ayrıca ondan önce ona bir gümüş para daha vermiştim. İyi ki karşılaştık. Bugün bu paraları kullanabileceğim yerler var. Ne diyorsun oğlum? Tarkat kekeledi ve yüzü kızardı. Aç midesinde hiçbir şey olmadığı için açık sözlü daba laf yetiştirecek hali yoktu. ''Özür dilerim, çok özür dilerim.'' diye sessizce mırıldandı. E, ''Bugün sana borcumu ödeyebilecek bakır ya da gümüş param yok.'' Anlıyorum diye ısrar etti Basir. Eminim birkaç bakır para ve bir gümüş parayla zor zamanlarında sana yardımcı olmuş babanın arkadaşı olan kişiye onun cömertliğinin karşılığını verebilirsin. Şansım yaver gitmediği için ödemeyi yapamam. Kötü şans mı? Tanrıları kendi zayıflıklarından dolayı suçlamaya kalkışma. Kötü şans ödeyebileceğinden çok ödünç alan herkesin peşindedir. Benimle yemeğe gel oğlum. Acıktım ve sana bir hikaye anlatacağım. Dabasir'in sert dürüstlüğü karşısında afallayan Tarkat, lokantanın kapısında girebilmesini sağlayacak bu davete karşı koyamadı. Dabasir onu odanın bir köşesine götürdü. Küçük halıların üzerine oturdular. Kaoskor gülümseyerek yanlarına geldi. Dabasir yine bütün açıklığıyla konuştu. Bana bir çöl kertenkelesi bir de keçi budu getir. ''Suyunda pişip kahverengileşmiş olsun. Ekmek ve sebze de getir. Çok acıktım. Arkadaşımı da unutma. Ona da büyük bir sürahi su getir. Soğuk olsun. Çünkü bugün hava çok sıcak.'' Tarkat büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu adam kocaman bir keçi budunu yerken su içip onu mu seyredecekti? Hiçbir şey demedi. Söyleyebileceği bir şey yoktu. Dabasir sessizlik gibi bir şey tanımıyordu. Gülümseyerek ve tanıdığı bazı müşterilere el sallayarak devam etti. Urfa'dan yeni dönmüş olan bir gezginden duyduğuma göre zengin bir adam bir taşı o kadar ince kestirmiş ki şeffaflaşmış. Yağmur evine girmesin diye evinin penceresine taktırmış. Bu taşa bakmasına izin verilen gezginin anlattığına göre dış dünya olduğu gibi değildi, de bir tuhaf görünüyormuş. Ne dersin Tarkat? Sence dünya bir insana olduğundan farklı görünebilir mi? Anlattığından çok önündeki şişman keçi buduyla ilgilenen genç, Dabasir'in dediğini onayladı. Ben kendi adıma biliyorum ki dış dünya olduğundan farklı bir renkte görünebilir. Tekrar doğru renklerde görebilmem için de ne yapmam gerektiğini şimdi sana anlatacağım. Dabasir bir hikaye anlatacak, dedi lokantada oturanlardan biri diğerine. Üzerine oturduğu halıyı yanaştırdı, diğer yemek yiyenler de yiyeceklerini getirerek yarım daire oluşturdu. Tarkad'ın hemen arkasında çıtır çıtır yemek yemeye devam ediyorlardı. Şişman vücutları Tarkad'a sürtünüyordu. Bir tek onun önünde yemek yoktu. Dabasir kendi yemeğini onunla paylaşmayı teklif etmedi. Hatta ekmeğin sert köşesinden kopup yere düşen parçayı bile ona teklif etmedi. Dabasir duraksayarak keçi budundan büyük bir ısırık aldı. Anlatmak üzere olduğum hikaye benim gençliğimle ilgili ve nasıl deve ticaretine başladığımı anlatıyor. ''Benim Suriye'de bir köle olduğumu biliyor muydunuz?'' Herkesten yükselen şaşkınlık mırıltılarını büyük bir tatminle dinleyen Dabasir anlatmaya devam etti. Önce yemeğinden büyük bir lokma daha aldı. ''Ben genç bir adamken babamın zanati olan eğer yapmayı öğrendim. Dükkanında çalıştım ve bir kadınla evlendim. Genç ve çok yetenekli olmadığından çok para kazanamıyordum.'' Ancak kendimi ve harika karımı en mütevazı şekilde yaşatabilecek kadar kazanıyordum. İstediğim şeylere param yetmiyordu. Dükkan sahiplerinin daha sonra ödeme yapmam için bana güvendiğini fark ettim. Genç ve tecrübesiz olduğum için kazandığından daha fazla harcayanın utanç ve dert tohumları ektiğini bilmiyordum. Karıma ve kendime güzel kıyafetler, evimize lüks şeyler aldım. Hiçbiri için yeterince param yoktu. Bir süre sonra ödeyebildiğim kadar ödedim. Sonra fark ettim ki hem yaşama masraflarımızı hem de borçlarımızı ödeyemiyordum. Bana kredi vermiş olanların bu yüksek harcamalarımız için peşimize düştüğünü fark ettim ve hayatım perişan oldu. Arkadaşlarımdan ödünç para aldım ama sonra onlara da borçlarımı ödeyemedim. İşler gittikçe kötüye gitti. Karım babasının yanına döndü. Ben de hala genç bir adam olduğum için Babil'den ayrılıp başka bir şehirde şansımı denemeye karar verdim. İki yıl boyunca kervan ticaretinde huzursuz ve başarısız bir hayatım oldu. Sonra kendimi silahsız kervanları soymak için çölü dolaşan tatlı sözlü hırsızların yanında buldum. Babamın oğlu olan ben bu yaptıklarımın utanç verici olduğunun farkında değildim. Dünyayı renkli bir taşın arkasında görüyordum ve kendimi ne kadar kötü bir duruma soktuğumu fark etmiyordum. İlk seferimiz başarıyla sonuçlandı. Altın ve gümüş ve değerli malları ele geçirdik. Ginir'e gidip her şeyi harcadık. İkinci sefer o kadar şanslı değildik. Malları çaldıktan sonra kervanları korumayla görevlendirilmiş yerli bir liderin mızrakçıları bize saldırdı. İki liderimiz öldürüldü. Ve diğerlerimiz de Şam'a götürülerek soyulup köle olarak satıldı. Suriyeli çölde yaşayan bir adam beni iki gümüş paraya satın aldı. Saçım kesildi ve sadece bir peştemal giymeme izin verildi. Diğer kölelerden bir farkım yoktu. Dikkatsiz genç bir adam olduğumdan bütün bunları bir macera zannediyordum. Sahibim beni dört karısının yanına götürdü ve... Beni harem yapabileceklerini söyledi. Durumumun ne kadar çaresiz olduğunu ancak o zaman fark ettim. Bu savaşçı çöl insanları acımasızdılar. Silahım ve kaçış yolum olmadığı için onlara muhtaçtım. Korkuyla dururken dört kadının bana baktığını gördüm. Onların bana acımasını sağlayabilir miyim diye düşündüm. İlk karısı Sira diğerlerinden daha yaşlıydı. Bana bakarken yüzünde hiçbir ifade yoktu. Onun beni avutamayacağını anlayıp diğerlerine döndüm. Daha genç ve güzel olan ikinci karısı da yüzüme aynı kindar kayıtsızlıkla sanki solucanmışım gibi bakıyordu. Çok daha genç olan diğer ikisi ise her şey bir şakaymış gibi kıkırdıyordu. Cevaplarını beklerken zaman geçmek bilmedi. Her bir kadın diğerinin karar vermesine izin verecek gibi görünüyordu. Sonunda soğuk bir sesle Sira söze başladı. Bir sürü hadım harem olmasına rağmen develerimizle ilgilenecek çok az kişi var ve hepsi çok beceriksiz. Bugün bile eğer hasta olan annemi ziyaret etmeye gitmek istersem, deveme gütmesi için hiçbir köleye güvenemem. Bu köleye soralım, deveyi güdebilir mi? Sahibim bana sordu. Develer hakkında ne biliyorsun? Heyecanımı gizlemeye çalışarak cevap verdim. Dis çökmelerini sağlayabilirim, onları yükleyebilirim. Uzun yolculuklarda onları yormadan güdebilirim. Gerekirse nallarını da tamir edebilirim. Sahibim cevap verdi. Bu köle yeterince iyi cevap veriyor. Sira, istersen bu adamı develerinle ilgilenmesi için tutalım. Böylece Sira'nın eline teslim edildim ve o gün devesiyle hasta annesini ziyarete giderken ona yardımcı oldum. Yaptığı müdahale için ona teşekkür ederek doğuştan köle olmadığımı, Babil'deki onurlu bir eğer ustasının özgür doğmuş oğlu olduğumu anlattım. Ona hikayemin çoğunu anlattım. Yaptığı yorumlar benim için endişe vericiydi. Söyledikleri üzerine çok düşündüm. Zayıflığın seni bu hale getirmişken nasıl kendini özgür bir adam dersin? Eğer bir adam köle ruhluysa, doğuştan ne olursa olsun köle olur. Aynı suyun kendi akacağı yeri bulması gibi. Eğer bir adamın ruhu özgürse, kendi şehrinde yaşadığı şanssızlıklara rağmen yine de saygı ve onurunu geri kazanamaz mı? Bir yıl boyunca kölelik yaptım ve kölelerle birlikte yaşadım ama onlardan biri olamadım. Bir gün Sira bana sordu. Akşamları diğer köleler birbirleriyle sosyalleşip eğlenirken sen neden kendi çadırında kalıyorsun? Cevap verdim. Dediklerinize bir kölenin ruhuna sahip olup olmadığımı düşünüyorum. Onlara katılamıyorum. O yüzden ayrı oturuyorum. Ben de ayrı oturmak zorundayım. Başlık param oldukça fazlaydı ve eşim benimle bu yüzden evlendi. Aslında beni istemiyor. Bütün kadınların tek istediği arzulanmaktır. Hem bu yüzden hem de kısır olduğum için kızım ya da oğlum yok. Ayrı oturmak zorundayım. Erkek olsaydım böyle bir köle olacağıma ölmeyi tercih ederdim. Ama kabilemizin kurallarına göre kadınlar köle oluyorlar. Benim için ne düşünüyorsunuz diye sordum. Sizce bir kölenin ruhuna mı yoksa bir erkeğin ruhuna mı sahibim? Babil'deki borçları ödemek mi istiyorsun diye geçiştirdi. Evet, istiyorum ama bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Eğer yılların geçmesine izin verirsen ve borçlarını geri ödemek için bir çaba göstermezsen, demek ki bir kölenin acınası ruhuna sahipsin. Böyle bir durumdaki bir adam kendine saygı duyamaz. Borçlarını ödememiş bir adam kendine saygı duyamaz. Suriye'de bir köle olarak ne yapabilirim ki? O zaman Suriye'de bir köle olarak kal. Seni zayıf mahlukat. Ben zayıf biri değilim diye karşı çıktım. O zaman kanıtla. Nasıl? Senin muhteşem kralın her türlü yönteme başvurarak bütün gücüyle düşmanlarıyla savaşmıyor mu? Borçların senin düşmanların. Seni Babil'den kovaladılar. Orada onları bıraktın ve güçlendiler. Eğer erkek gibi savaşsaydın onları fethederdin ve şehirdeki halk tarafından onurlandırılırdın. Fakat onlarla savaşacak gücü kendinde bulamadın ve gururun yok oldu. Ve şimdi Suriye'de bir kölesin. Onun bu kaba suçlamaları hakkında düşündüm ve bir sürü kendimi savunan cümle kurdum. Ruhumun bir köle ruhu olmadığını anlatmak istiyordum ama bu cümleleri kullanma fırsatım olmadı. Üç gün sonra Sira'nın hizmetçisi beni onun yanına götürdü. Annem yine çok hasta. ''Kocamın sürüsündeki en iyi iki deveye eğer tak. Üzerlerine uzun bir yolculukta yetecek kadar su ve erzak yükle. Hizmetçi mutfak çadırından sana yemek verecek.'' Develeri yükledim. Hizmetçinin verdiği erzak miktarı oldukça fazlaydı. Sira'nın annesi bir günden az sürede gidebileceğimiz bir yerde yaşıyordu. O yüzden erzakın çokluğuna anlam veremedim. Hizmetçi arkadaki deveye bindi. Ben de patronumun devesini güttüm. Sira'nın annesinin evine vardığımızda hava Dağı yeni kararıyordu. Sira hizmetçiyi başından savdıktan sonra bana şöyle dedi. Tabasir, senin ruhun özgür bir adamın ruhu mu yoksa köle ruhu mu? Özgür bir adamın ruhu diye ısrar ettim. Şimdi bunu kanıtlama zamanı. Sahibin çok fazla içki içti ve liderlerin hepsi aptallaşmış durumda. Develeri al ve kaç. Bu çantanın içinde gizlenebilmen için sahibinin kıyafetlerinden birkaç parça koydum. Hasta annemi ziyaret ederken develeri çalıp kaçtığını söyleyeceğim. Bir kraliçenin ruhuna sahipsiniz dedim. Keşke ben sizi mutlu edebilsem. Mutluluk kocasından kaçıp uzak diyarlara giden bir kadına yar olmaz. Sen kendi yoluna git. Çölün tanrıları seni korusun. Yolunda yiyecek ve su olmayacak diye cevap verdi. Daha fazla ısrar etmesine gerek kalmadan ona sıcak bir teşekkür ettim ve geceye doğru yola çıktım. Bu yabancı ülkenin yollarını bilmiyordum ve Babil'in yaklaşık olarak ne tarafta olduğundan bile emin değildim. Tepelere doğru çöl boyunca yol almaya başladım. Bir deveye binip diğerini takip ettirdim. Bütün gece ve ertesi gün boyunca yol katettim. Sahiplerinin mallarını çalıp kaçmaya çalışan kölelerin başına gelen şeyleri düşündükçe, Hızlanıyordum. Ertesi gün çöl kadar yaşanmaz bir yere vardım. Yerdeki keskin taşlar develerimin ayaklarının altını kesiyordu. Gittikçe yavaşlamaya başladılar. Yavaş yavaş giderken acı çektikleri belliydi. Ne bir insan ne de bir hayvanla karşılaştım. Burada neden kimsenin yaşamayı seçmeyeceğini anlayabiliyordum. O kadar zor bir yolculuktu ki çok az insanın bu yolu gitmiş olduğunu düşünüyordum. Günlerce yola devam ettik. Su ve yiyecek tükendi. Güneşin sıcaklığı dayanılmazdı. Dokuzuncu günün sonunda deveden indiğimde, bir daha üzerine çıkamayacak kadar zayıf düştüğümü, bu terk edilmiş memlekette kaybolmuş bir şekilde öleceğimi düşündüm. Yere yatıp uyudum. Gün ışığına kadar uyanmadım. Uyandığımda etrafıma bakındım. Sabah havasında bir serinlik vardı. Develerim de bana yakın bir yerde, acınası bir halde yatıyorlardı. Etrafımda kayalarla ve kumla ve dikenli şeylerle kaplanmış bir manzara vardı. Su yoktu. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Develerim için, benim için hiçbir şey yoktu etrafta. Bu sessiz, sakin yerde sonum gelmiş olabilir miydi? Zihnim daha önce hiç olmadığı kadar netleşti. Bedenim sanki artık önemsizdi. Kurumuş, kanıyan, şişmiş dudaklarım, boş midem, bir önceki günün acılarının hepsi yok olmuş gibiydi. Davetkar uzaklara bakıp yine aynı soruyu sordum. Ruhum bir kölenin ruhumu yoksa özgür bir insanın ruhumu? O zaman fark ettim ki eğer bir kölenin ruhuna sahip olsaydım, çölde yatıp ölmeyi beklerdim. Bu son kaçmış bir köle için uygundu. Peki özgür bir adamın ruhuna sahip olan biri ne yapmalıydı? O zaman Babil'in yolunu zorla bulacak, bana güvenmiş olan insanlara borcumu ödeyecek, beni gerçekten sevmiş olan karımı mutlu ederek anne babamı da rahatlatacaktım. Sira demişti ki, borçların senin düşmanların ve seni Babil'den kovaladılar. Evet, bu doğruydu. Neden bir erkek gibi yerimde durup durumla başa çıkmayı reddetmiştim? Neden karımın babasının evine dönmesine izin vermiştim? Sonra tuhaf bir şey oldu. Bütün dünya sanki başka bir renge büründü. Sanki bir anda o renkli taş aradan çekilmişti. Hayattaki doğru değerleri görebiliyordum. Çölde ölmemeliydim. Yeni bir bakış açısıyla yapmam gereken şeylerin ne olduğunu gördüm. İlk önce Babil'e geri dönüp borç para aldığım herkesle tek tek yüzleşmeliydim. Yıllar boyu etrafta dolaştıktan ve bir sürü şanssızlıktan sonra borçlarımı tanrılar izin verdiği şekilde ödemeye karar vermiştim. Karım için bir ev yapıp anne babamın gurur duyacağı bir vatandaş olmalıydım. Borçlarım benim düşmanımdı ama borç para aldığım kişiler arkadaşlarımdı ve bana inanıp güvenmişlerdi. Güçsüz bir şekilde ayaklarımın üzerinde durdum. Artık açlığın ne önemi vardı, susuzluğun ne önemi vardı. Babil'deki yolda başıma gelen olaylardı bunlar sadece. Düşmanlarını yenmek ve arkadaşlarını ödüllendirmek isteyen özgür bir adamın ruhuna sahiptim. Bu kararlılık beni ihya etti. Sesimdeki yeni notaları duyan develerimin buğulu gözleri parladı. Büyük bir çabayla birçok denemeden sonra onlar da ayağa kalktılar. Acıklı bir ısrarla yol alan hayvanları, içimdeki sesi dinleyerek kuzeyde olduğuna inandığım Babil'e doğru yönlendirdim. Su bulduk. Çimen ve meyvelerin olduğu daha verimli topraklardan geçtik. Babil'e giden yolu bulduk. Ruhu özgür olan bir adam, bütün sorunlara çözülebilecek şeyler olarak bakar. Ruhu köle olan adamsa şikayet ederek, bir köle olarak ben ne yapabilirim ki diye sızlanır. ''Peki ya sen Tarkat? Aç miden zihnini netleştirdi mi? Kendine saygı yoluna tekrar girmeye hazır mısın? Dünyayı gerçek renklerinde görebiliyor musun? Borçlarının ne kadar olursa olsun onurlu bir şekilde ödeme arzun var mı? Tekrar Babil'de saygı duyulan bir adam olmak istiyor musun?'' Genç adamın gözleri emlendi. şekle dizlerinin üzerine kalktı. Bana yeni bir vizyon sundun. Şimdiden özgür bir adamın ruhunun içimde dolaştığını hissedebiliyorum. Döndüğünde başına neler geldi? diye sordu ilgiyle dinleyenlerden biri. Niyet olduğunda yol bulunur, diye cevapladı Basir. Niyetim doğru olduğu için bir yol belirmeye başladı. Öncelikle borcum olan herkesi tek tek ziyaret ederek, borcumu ödeyebileceğim zamana kadar beni affetmelerini diledim. Çoğu beni memnuniyetle karşıladı. Bazıları bana hakaret etti ama bazıları da bana yardımcı olmayı teklif etti. Bir tanesi tam da ihtiyacım olan yardımı yaptı. Bu adam altın tefecisi Maton'du. Suriye'de develere baktığımı duyunca beni yaşlı Nebatur'un yanına yolladı. Nebatur deve tüccarıydı ve kralımız tarafından uzun bir gezi için iyi deve sürüleri satın almakla görevlendirilmişti. Onunla birlikte çalışarak develerle ilgili bilgilerimi kullanmış oldum. Zamanla tüm borçlarımı kuruşu kuruşuna ödeyebildim. Sonunda başımı dik tutarak onurlu bir adam olduğumu hissettim. Bu noktada Dabasir yeniden yemeğine dönerek mutfağa doğru seslendi. ''Kauskor, seni gidi Salangoz. Yemek soğudu. Bana ızgaradan yeni et getir.'' Tarkat içinde büyük bir porsiyon getir. Eski arkadaşımın oğlu aç ve benimle yemek yiyecek. Böylece eski Babil'in deve tüccarı Dabasir'in hikayesi son buldu. Kendinden önce de birçok bilgi adamın bildiği ve kullandığı önemli bir gerçeği anladığında kendi ruhunu buldu. Birçok farklı dönemde onun sihirli gücünü anlama bilgeliğine sahip insanları zorlukların içinden çıkararak başarıya götüren bu gerçeklik, bu satırları okuyan herkese açıktır. Niyet varsa yol bulunur. Babil'in Kil Tabletleri St. Swetons College, Nottingham University, Newark-on-Trent, Nottingham, 21 Ekim 1934. Profesör Franklin Caldwell, İngiliz Bilim Gezisi, Hilla, Mezopotamya. Sevgili profesör, son kazınızdan çıkan 5 kil tablet mektubunuzla aynı gemide buraya ulaştı. Sonsuz ilgimi çeken bu yazılı malzemeyi çevirirken çok güzel saatler geçirdim. Mektubunuza hemen cevap vermem gerekiyordu ama çevirileri bitirene kadar erteledim. Ekte çevirileri bulabilirsiniz. Kullandığınız koruyucu maddeler ve dikkatli paketlememiz sayesinde tabletler hiç zarar görmeden buraya ulaştı. Anlattıkları hikaye laboratuvarda bizim ilgimizi çektiği kadar sizin de ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Geçmişin uzak diyarlarında Arap geceleri gibi romantizm ve maceradan bahsetmesini bekliyorduk. Dabasir diye birinin borçlarını öderken yaşadığı sorunlardan bahsediyor olması, dünyanın son 5000 bin yıl içinde fazla da değişmediğini gösteriyor. Çok tuhaf. Bu eski yazılar beni öğrencilerin söylemiyle darma duman etti. Bir üniversite profesörü olarak birçok konuda bilgisi olan, düşünen bir insanım güya. Ama Babil'in toz kaplı harabelerinden adını hiç duymadığım bir adam çıkıyor ve borçlarımı nasıl ödeyebileceğimle ve cüzdanımda nasıl daha fazla altın olabileceğiyle ilgili yöntemler anlatıyor. Hoş bir düşünce. Diyorum ki bugünlerde de eski Babil'de olduğu gibi bu fikrin işe yarayıp yaramadığını kanıtlamak ilginç olabilir. Bayan Shrewsbury ve Ben Dabasir'in planlarını kendi planlarımız üzerinde uygulayarak geliştirmeyi planlıyoruz. Değerli girişimlerinizde size iyi şanslar diliyorum ve hevesle yardım etmek için bekliyorum. Saygılarımla Alfred H. Shrewsbury, Arkeoloji Departmanı 1. Tablet Ay dolduğunda ben Suriye'de kölelikten dönmüş olan, borçlarını ödemeye ve şehrin Babil'in saygınlığına layık bir adam olacağına karar vermiş olan Dabasir. Büyük arzularımı yerine getirmemde rehberlik eden ve yardımcı olan yöntemlerin, kalıcı bir kaydını kilin üzerine tutuyorum. Altın ödünç veren arkadaşım Mato'nun akıllıca tavsiyeleri doğrultusunda, onurlu bir erkeğin borçtan çıkış yollarına ve kendine saygı duyulmasına götüreceğine inandığı yöntemlerini takip etmeye kararlıyım. Bu plan benim umudum ve arzum olan üç amacı içeriyor. Öncelikle plan gelecekte iyiliğimi sağlıyor. Bu nedenle kazandığımın onda biri kendim için ayrılacak. Maton Bilgece şunları söyledi. Harcaması gerekmeyen altın ve gümüş paraları cüzdanında tutan adam, ailesine ve kralına sadıktır. Cüzdanında sadece birkaç bakır para tutan adam, ailesine ve kralına karşı kayıtsızdır. Fakat cüzdanında hiçbir şey olmayan adam ailesine karşı kaba, kralına karşı sadakatsizdir. Kalbi de sertleşmiştir. Bu yüzden bir şeyleri başarmak isteyen adamın cüzdanında şıngırdayacak paraları olmalıdır ki kalbi ailesine sevgi, kralına sadakatle dolsun. İkinci planda babasının evinden sadakatle bana geri dönmüş olan güzel karıma imkanlar sağlanıyor. Maton, sadık bir eşe iyi bakan bir erkeğin, kendine yürekten saygı duyup amaçlarına bağlı kalacağını ve sonuçta güçlü ve kararlı olacağını söyler. Bu nedenle, kazandığımın onda yedisi ev, giyecek kıyafet ve yiyecek sağlamak için kullanılacaktır. Arta kalan parayla da ekstra harcamalarımız yapılmalıdır ki hayatımızda zevk ve keyif eksik olmasın. Ama bütün bu amaçlar için, kazandığımın 10'da 7'sinden fazla harcamamaya dikkat etmem gerekiyor. Burada da planın başarısı yatıyor. Kazandığımın bu kadarıyla yaşamak ve aldıklarımın hepsini bu miktarın içinde yapmak. İkinci Tablet Plana göre kazançlarımla borçlarım ödenecek. Her ay dolduğunda, Kazandığımın onda ikisi bana güvenerek borç vermiş kişiler arasında adil ve onurlu bir şekilde bölünecek. Böylece zaman içinde borçlarımın hepsi kapanmış olacak. Bu yüzden de buraya borcumun olduğu herkesin ismini ve borç almış olduğu miktarı yazıyorum. Fahru, Dokumacı. İki gümüş, altı bakır para. Sinjar, Koltuk Ustası. Bir gümüş para. Ahmar, Arkadaşım. Üç gümüş, bir bakır para. Zankar, arkadaşım. Dört gümüş, yedi bakır para. Askamir, arkadaşım. Bir gümüş, üç bakır para. Harinsir, mücevherci. Altı gümüş, iki bakır para. Diyar Beker, babamın arkadaşı. Dört gümüş, bir bakır para. Alkabat, ev sahibi. On dört gümüş para. Maton. Altın Simsarı Dokuz Gümüş Para Birecik Çiftçi Bir Gümüş, Yedi Bakır Para Üçüncü Tablet Bu alacaklılara toplam 119 parça gümüş ve 141 bakır para borçluyum. Bu meblağları borçlandım ve geri ödeme yapmanın bir yolunu bulamadığım için aptallıkla karımın babasının evine dönmesine izin verdim ve şehri terk edip Zenginliği başka yerde aradım. Bu sırada sadece felaketlerle karşılaştım ve köle olarak satılacak kadar aşağılandım. Maton borçlarımı nasıl ödeyebileceğimi bana gösterdiği için kazandığımın bir kısmıyla borçlarımı kapatacağım. Müsrifliğimden dolayı başıma gelenlerden kaçmış olmam ne büyük aptallıkmış. Bu yüzden alacaklılarımı ziyaret ederek onlara para kazanma yetim dışında şu anda verebilecek bir şeyimin olmadığını ama kazandığım paranın onda ikisini zamanla adil ve dürüst olarak borçlarımı kapatmaya harcayacağımı söyledim. Bundan fazlasını borçlarımı kapatmak için kullanamayacağımı söyledim. Eğer sabrederlerse bütün açığımı kapatacağımı anlattım. En yakın arkadaşım olduğunu düşündüğüm Abmar bana hakaret ederek beni aşağıladı. Çiftçi Brejik yardımı muhtaç olduğunu söyleyerek ilk ona borcumu ödemem için yalvardı. Ev sahibi Alkabat bana ters davranarak eğer bütün borcumu hemen ödemezsem sorun çıkaracağını söyledi. Diğerlerinin hepsi teklifimi kabul ettiler. Bu yüzden de bu planı gerçekleştirmek için kararlılığım daha da pekişti. Borçlardan kaçmak yerine ödemeye çalışmanın çok daha kolay olduğunu fark ettim. Bütün alacaklılarımın isteklerine ve taleplerine karşılık veremesem de hepsiyle başa çıkmayı öğreneceğim. Dördüncü Tablet Yine ay parlıyor. Özgür bir zihinle çok çalıştım. Güzel ve iyi yürekli karım borçlarımı ödeme niyetimi destekledi. Birlikte bilgi bir ısrarla geçirdiğimiz ay, Nebatur için dayanıklı ve iyi bacaklara sahip develer alarak, 19 gümüş para kazandım. Planıma göre bu parayı böldüm. Paranın onda birini kendime sakladım. Onda yedisini karıma vererek günlük harcamalarımız için harcamasını salık verdim. Onda ikisini de borcum olan kişilere bakır paralara bölerek, mümkün olduğunca eşit dağıtmaya çalıştım. Abmar'ı görmedim ama parayı karısına bıraktım. Birecik o kadar memnun oldu ki az daha elimi öpecekti. Yaşlı Alkabat huysuzlandı ve ona daha hızlı ödeme yapmamı söyledi. Eğer doğru dürüst yemek yerek endişelenmeden yaşayabilirsem çok daha hızlı ödeme yapabileceğimi söyledim. Diğerleri bana teşekkür etti ve çabamı takdir ettiklerini söylediler. Böylece bir ayın sonunda borçlarım yaklaşık dört gümüş para değerinde azalmıştı ve iki gümüş para da bana kalmıştı. Kimse üzerinde hak iddia edemezdi. Kalbim uzun zamandır olmadığı kadar hafifledi. Yine ay parlıyor. Çok çalıştım ama pek başarılı olamadım. Çok az deve satın alabildim. Sadece on bir gümüş param var. Yine de karım ve ben planımızı uygulayarak yeni kıyafet almadan ve sadece bahçedeki bitkilerle beslendik. Yine paramın onda birini kendimize ayırdık, onda yedisiyle yaşadık. Bu sefer Abmar ödememin miktarı küçük olmasına rağmen teşekkür ettiğinde şaşırdım. Birecik de sağ olsun teşekkür etti. Alkabat çok sinirlendi ama istemiyorsa parayı geri alabileceğimi söylediğimde sakinleşti. Diğerleri de daha önceki gibi memnun oldular. Yine ay parlıyor ve ben çok mutluyum. İyi bir deve sürüsü buldum ve birçok sağlıklı deve satın aldım. Bu sayede 42 gümüş para kazandım. Karım ve ben ihtiyacımız olan kıyafetleri ve sandaletleri satın aldık. Et ve ördek yedik. Alacaklarımıza sekiz gübüş para ödedik. Alkabat bile itiraz etmedi. Bizi borcumuzdan kurtaracak olan bu plan gerçekten çok iyi ve bize aynı zamanda kendimize ayırabileceğimiz bir miktar da sağlıyor. Bu kil tableti bir şeyler kazımamın üzerinden üç ay geçti. Her ay kazandığımın onda birini kendime ayırdım. Karım ve ben bazen çok zor da olsa hep kazandığımın onda yedisiyle yaşadık. Her ay gelirimin onda ikisini alacaklılarıma ödeme olarak ayırdım. Şimdi cüzdanımda sadece bana ait olan 21 gümüş para var. Omzumun üzerinde başımın daha dik durmasını sağlıyor. Arkadaşlarımın yanında gururla yürüyebiliyorum. Karım evimizi çok güzelleştirdi ve gittikçe daha cazip bir hale getiriyor. Burada birlikte yaşamaktan çok memnunuz. Bu plan gerçekten anlatılamayacak kadar değerli. Eskiden köle olan birini onurlu bir adama dönüştürdü. Beşinci tablet. Tekrar ay parlıyor ve bu tablete kazıdığımdan beri çok uzun zaman geçtiğini fark ettim. On iki ay geçmiş. Bugünü kaydetmem gerekiyor. Çünkü bugün borçlarımı tamamen ödedim. Bugün karım ve ben müteşekkir bir halde ısrarlı çabalarımızın sonuçlarını gördüğümüz için kendimize büyük bir ziyafet verdik. Alacaklılarıma yaptığım son ziyarette birçok şey oldu. Abmar kabalığından dolayı üzüldüğünü belirterek benden af diledi ve benim onun en iyi arkadaşı olduğumu söyledi. Yaşlı Alkabat da çok kötü değildi. Eskiden şekillendirilmesi gereken yumuşak bir kil parçasıydın ve sana dokunan her elin seni şekillendirmesine izin veriyordun. Şimdi kenarları olan bir bronz parçasına dönüştün. Eğer gümüş ya da altın paraya ihtiyacın olursa, benden istemekten çekinme. Bana saygı duyan tek kişi o değil. Pek çok kişi benimle saygılı konuşuyor. İyi kalpli karımın gözlerindeki ışık kendime güvenmemi sağlıyor. Yine de benim başarımı sağlayan bu plan. Tüm borçlarımı ödememi ve cüzdanımda hem altın hem de gümüş para olmasını sağladı. Hayatta ilerlemek isteyen herkese bu planı tavsiye ediyorum. Gerçekten de eski bir kölenin borçlarını ödemesini ve cüzdanında altın olmasını bile sağlıyorsa, herhangi bir insanın bağımsızlığı bulmasına yardım edemez mi? Benim de bu planla daha işim bitmedi. Bu planın beni zengin edeceğine inanıyorum. Saint Swithin's College, Nottingham University, New York on Trent, Nottingham, 7 Kasım 1936 Profesör Franklin Caldwell, İngiliz Bilim Gezisi, Hilla, Mezopotamya. Sevgili Profesör, eğer Babil'deki bu kazıya devam eder ve eski bir sakininin. Daba sirablı eski bir deve tüccarının hayaletiyle karşılaşırsanız bana bir iyilik yapın. İngiltere'de üniversitedeki bazı insanların uzun süre önce bu kil tabletlere kazıdığı yazılar dolayısıyla ona hayat boyu müteşekkir kalacağını söyleyin. Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir sene önce Bayan Shrewsbury ve ben onun planını uygulayarak borçlarımızı bitirmeyi ve aynı zamanda harcayacak paraya sahip olmayı planlamıştık. Tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlarımızdan saklamaya çalışsak da çok çaresizdik. Senelerdir borçlarımız yüzünden kendimizi çok kötü hissederek endişeleniyorduk. Ticari zihniyetli bazı kişilerin üniversiteyi bırakmama neden olabileceğinden korkuyorduk. Durmadan ödeme yapıyorduk. Kazancımızın mümkün olduğunca büyük bir kısmını borçlarımızı ödemeye ayırıyorduk. Hiçbir zaman yetmiyordu. Daha fazla kredi de çekemediğimizden, almamız gereken her şeyi son dakikada fiyatlar yüksekken almak zorunda kalıyorduk. Bu durum iyileşeceğini daha da kötüleşti ve kısır döngüye dönüştü. Mücadelemiz umutsuzlaşmaya başladı. Ev sahibine borçlu olduğumuz için daha az maliyetli bir eve taşınamadık. Durumumuzu değiştirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyordu. Ardından Babil'den gelen eski deve tüccarı, başarmak istediğimiz şeyi yapmaya yönelik bize bir plan sundu. Sistemini takip etmek için bizi iyice teşvik etti. Tüm borçlarımızın bir listesini yaptık ve bu listeyi borçlu olduğumuz herkese gidip gösterdik. Onlara işler böyle giderse ödeme yapmamın nasıl imkansız olduğunu açıkladım. Kendileri de bu durumu zaten rakamlardan kolaylıkla görebilirlerdi. Sonra... Tam olarak ödemeyi yapabilmenin tek yolunun, her ay gelirimin yüzde yirmi kadarını iki yıl içinde tam olarak borçlarımı ödeyecek şekilde bölmek olduğunu açıkladım. Bu arada biz bütün alımlarımızı nakit yaparak onlara daha fazla borçlanmayacaktık ve onların nakit akışlarına yardımcı olacaktık. Herkes oldukça iyi davrandı. Bilge ve yaşlı bir adam olan manavımız diğerlerini de ikna edecek bir şekilde ifade etti durumu. Eğer aldığınız her şeyi hemen ve geçmişteki borçlarınızı da kısmen öderseniz, şu andakinden daha iyi bir şey olur. Çünkü 3 yıldır hesabınızı kapatamıyorsunuz. Sonunda hepsinin isimlerini yazarak, gelirimin %20 kadarının düzenli olarak ödenmesi koşuluyla bizleri taciz etmemelerini sağlamak için bağlayıcı bir anlaşma yaptım. Ardından %70 ile nasıl yaşayacağımıza karar verdik. Cüzdanımızda para olması için de gelirimizin %10'unu tutmaya kararlıyız. Gümüş ve muhtemelen altın düşüncesi bizim için en çekici şeyler oldu. Değişimi yapmak bizim için bir macera gibiydi. Böylece zevkli bir şekilde bu %70'te rahatça yaşamaktan keyif aldık. İşe kirayla başladık ve adil bir indirim almayı başardık. Daha sonra en sevdiğimiz çay markalarını ve başka harcamalarımızı gözden geçirdik ve daha az maniyetle, daha üstün nitelikli ürünler satın alabileceğimizi görünce çok şaşırdık. Bir mektup için çok uzun bir hikaye ama sonuçta zor olmadı. Bunu neşeyle yaparak başardık. İşlerimizi düzelttiğimizdeki rahatlamayla geçmişimizin hesaplarıyla yüzleşmek zorunda kalmadık. Size biriktirmiş olduğumuz %10'dan bahsetmeden duramayacağım. Bu parayı bir süre biriktirdik. <gülüyor> Lütfen gülmeyin, karışık olan kısım bu. Harcamak istemediğimiz parayı biriktirmek gerçekten çok eğlenceli. Bu birikimi yaratmak, harcama yapmaktan çok daha keyifli. Paranın kenarda durmasının keyfini çıkardıktan sonra daha karlı bir kullanım bulmaya karar verdik. Her ay %10'umuzu ekleyebileceğimiz bir yatırım yöntemi bulduk. Bizim için bu yenilenme en tatmin edici şey. Maaşımı aldığımda ilk bu ödemeyi yapıyoruz. Yatırımımızın durmadan büyüdüğünü bilmek gerçekten çok tatmin edici bir his. Hocalık günlerin bittiğinde elimizde iyi bir miktar olacak ve o noktadan sonra para için endişelenmemize gerek kalmayacak. Bunların hepsi aynı maaşla yapıldı. İnanması çok zor ama hepsi doğru. Bütün borçlarımız zamanında ödeniyor ve aynı zamanda da yatırımımız büyüyor. Aynı zamanda maddi olarak eskiye göre çok daha iyi durumdayız. Finansal bir plan yaptığımızda sonuçların bu kadar farklı olacağını tahmin bile edemezdik. Ama öyle oldu. Geçmişteki durumumuzdan çok farklı bir yerdeyiz. Gelecek yılın sonunda bütün eski faturalarımız ödenmiş olacak ve yatırımımıza, seyahatlere daha fazla para ayırabilir hale geleceğiz. Bundan sonra yaşama masraflarımızın, kazancımızın %70'inden fazla olmaması kararını aldık. Yeryüzündeki bu cehennemden bizi kurtaran adama neden teşekkür etmek istediğimizi herhalde daha iyi anlamışsınızdır. Kendi acı tecrübelerinin başkalarının işine yaramasını istedi. Bu yüzden de saatlerce mesajını kil tabletlerin üzerine kazıdı. Kendisi gibi acı çekenler için bir mesajı vardı ve 5000 yıl sonra Babil'in harabelerinden çıkan bu mesaj aynı doğrulukta ve canlılıkta yaşıyor. Saygılarımla Alfred H. Shrewbury Arkeoloji Departmanı Babil'deki en şanslı adam. Kervanının başında Babil'in tüccar prensi Şarun'la da vardı. Güzel kıyafetlere bayılırdı. Hep gösterişli ve zengin görünümlü şeyler giyerdi. Hayvanlara meraklıydı. Enerji dolu bir arap atına binerdi. Yaşını tahmin etmek mümkün değildi. Hele de iç dünyasını anlamak imkansızdı. Şam'dan çöl üzerinden yapılan yolculuk zorluydu, uzundu. Bunlar umrunda değildi. Arap kabileleri kervanları soymak için şiddet kullanmaya fazlasıyla hevesliydiler. Yanında güvenliği sağlamak için muhafızlar bulunduğundan fazla endişelenmiyordu. Onu asıl rahatsız eden, Şam'dan yanında getirdiği genç adamdı. Hadan Gula, senelerdir ortağı olan Arat Gula'nın torunuydu. Arada asla geri ödeyemeyeceğini düşündüğü manevi bir borcu vardı. Torunu için bir şeyler yapmak istemesine rağmen, düşündükçe bu genç adam için bir şeyler yapmanın zorluğunun farkına vardı. Genç adamın yüzüklerine ve küpelerine bakarak düşündü. Erkeklerin mücevher takabileceğini düşünüyor ama dedesinin sert yüz hatlarına sahip. Dedesi hiç böyle gösterişli kıyafetler giymiyordu. Onu yine de benimle gelmesi için davet ettim. Yeni bir başlangıç yapabilmesi için yardımım olabilir. Babasının mahvettiği miras durumundan uzaklaşmasına yardımcı olabilirim. Hadan Gula düşüncelerini böldü. Neden bu kadar çok çalışıyorsun? Neden kervanınla birlikte bu uzun yolculuklara çıkıyorsun? Hayatın tadını hiç çıkarmıyor musun? Şarun'a da gülümsedi. Hayatın tadını çıkarmak mı? Diye tekrarladı söylediklerini. Eğer sen Şarun'la da olsaydın, hayatın tadını çıkarmak için ne yapardın? Eğer senin kadar zengin olsaydım, prensler gibi yaşardım. Sıcak çölün bir ucundan bir ucuna seyahat etmezdim. Şekerler cüzdanıma girdiği gibi harcardım. En güzel kıyafetleri giyer, en nadir mücevherleri takardım. Benim hoşuma gidecek hayat böyle olurdu. Yaşamaya değer bir hayat. İki adam da güldüler. ''Deden hiç mücevher takmıyordu.'' diye cevap verdi da. Sonra şakayla karışık devam etti. ''İş yapmak için hiç vakit ayırmaz mıydın?'' ''İş köleler içindir.'' diye cevap verdi Hadangula. da dudağını ısırdı ama cevap vermedi. Sessizce onları yokuştan aşağı götüren yolda atlarını sürmeye devam ettiler. Atını dizginleyerek uzaklardaki yeşil vadiye işaret etti. ''Bak.'' Burada bir vadi var. Aşağıya doğru baktığında uzaklarda Babil'in duvarlarını hayal meal görebilirsin. Eğer gözlerin keskinse tepesindeki sonsuz ateşin dumanını da görebilirsin. Orası Babil mi? Hep dünyanın en zengin şehrini görmek istemiştim diye cevap verdi Hadangula. Dedem bu şehirde servet edinmeye başlamış. Keşke hala hayatta olsaydı. O zaman bu kadar sıkışık durumda olmazdık. ''Ruhunun ona verilmiş olan zamandan daha uzun bir süre burada durmasını neden isteyelim ki? Sen ve baban onun başlatmış olduğu iyi şeylere devam edebilirsiniz. İkimiz de onun yeteneğine sahip değiliz. Babam da ben de altın şekerleri kendimize nasıl çekeceğimizin sırrını bilmiyoruz.'' Şarruna da cevap vermedi. Atını değleyerek vadiye doğru yolda ilerlemeye devam etti. Kızıl bir toz bulutu içinde olan kervan arkalarından onları takip ediyordu. Bir süre sonra kralın yoluna vardılar ve güneye doğru dönerek işlenmiş tarlaların yanından geçtiler. Tarlalardan birinde çapa yapan üç yaşlı adam Şarru Nada'nın dikkatini çekti. Tuhaf bir şekilde tanıdık geliyorlardı. Ne kadar garip! Aynı tarlanın yanından 40 yıl sonra geçtiğinizde aynı adamları orada çapa yaparken görmek mümkün değildi ki. İçinden bir ses onların aynı adamlar olduğunu söylüyordu. Adamlardan bir tanesi kendinden emin olmayan bir şekilde çapayı tutuyordu. Diğeri öküzlerin yanından yürüyor, çekmeye devam etmeleri için onlara sopalarla vuruyordu. 40 yıl önce bu adamlara özenmişti. Onlarla yer değiştirmek istemişti. Bir de şimdiki duruma bak. Gururla kendini takip eden kervanına doğru bir bakış attı. İyi seçilmiş deve ve eşekleri Şam'dan değerli mallarla yüklenmişti. Mal varlığının sadece tek bir parçasıydı bu kervan. Çapa yapanlara işaret ederek, 40 yıl önce çapalamış oldukları tarlayı hala çapalıyorlar, dedi. Aynı gibi gözüküyorlar. Ama sence gerçekten aynı adamlar mı? Onları ilk burada gördüm diye cevap verdi Şavrun'a da. Hatıralar zihnine üşüşüyordu. Neden geçmişi geçmişte bırakıp o günü yaşayamıyordu? Sanki bir resimmişçesine gözünün önünde Arat Gula'nın gülümseyen yüzü belirdi. Kendisiyle yanındaki kötümser genç adam arasındaki sınır birden yok oldu. Kendini başkalarından üstün gören, parmakları yüzüklerle bezenmiş bu müsrif adama nasıl yardım edebilirdi ki? çalışmak isteyenlere verebileceği işler vardı ama kendini çalışmanın üzerinde gören birine verecek işi yoktu yine de aratgula'ya bir şeyler borçluydu yarım yamalak yapmamalıydı bu iyili kendisi de aratgula da hiçbir zaman hiçbir şeyi yarım yapmamışlardı o tarz adamlar değillerdi birden gözünün önünde bir plan belirdi ama ardından aklından itiraz sesleri yükseldi kendi ailesini ve konumunu düşünmeliydi. Zalimce acı verici olurdu bu. Hızlı karar veren bir adamdı. Bütün itirazları kenara itti ve harekete geçmeye karar verdi. Değerli büyük babanın ve benim daha sonra çok karlı olan işbirliğimizin nasıl başladığını öğrenmek ister misin? Diye sordu. Altın şekerleri nasıl kazandığını söylesen, bilmem gereken şey bu. Diye atlattı onu genç adam. Sharuna da onun cevabını dinlemeden devam etti. Çapa yapan adamlarla başlayalım. Senin yaşlarındaydım. Birlikte yürüdüğüm insan grubu yaklaşınca iyi kalpli yaşlı çiftçi Megiddo onların yarım yamalak yaptıkları çapa işiyle alay etti. Megiddo benim yanıma zincirlenmişti. ''Şu tembel adamlara baksana'' dedi. ''Çapayı tutan adamın derine gitmesi için çapa sarf etmiyor.'' Diğerleri de öküzlerin hizada kalmasını sağlayacak hiçbir şey yapmıyorlar. Kötü çapa yapınca ürün alamayacaklarını bilemiyorlar mı? Hadan Gula şaşkınlıkla sordu. Megidoya zincirlendiğini mi söylüyorsun? Evet, boynumuzda bronz tasmalar vardı. Birbirimize kalın bir zincirle bağlıydık. Onun hemen yanı başında Zabado vardı. Zabado koyun hırsızıydı. Onu Harun'dan tanıyordum. Sıranın sonundaysa korsan denen bir adam vardı. İsmini bize söylemediği için ona lakap takmıştık. Göğsünde birbirine geçmiş yılanların olduğu bir dövme vardı. Bu yüzden onun denizci olduğunu düşünmüştük. Sıra herkes dört ayak üzerinde yürüyecek şekilde organize edilmişti. Duyduklarına inanamayan Hadangula, bir köle gibi zincirlenmiş miydiniz? diye sordu. Büyük baban benim eskiden köle olduğumu sana söylemedi mi? E, senden bahsetti ama böyle bir durum olduğunu ima edecek bir şey söylemedi. da en gizli sırlarını bile emanet edebileceğin bir adamdı. Sen de güvenebileceğim bir adamsın değil mi? diyerek genç adamın gözlerinin içine baktı. Benim sessizliğime güvenebilirsin e, ama şaşkınım. Nasıl köle olduğunu bana anlatır mısın? da omuzlarını silkti. Herkes bir anda köle olabilir. Benim felaketimi kumar oynamak ve içki içmek çağırdı. Kardeşimin akılsızlıklarının kurbanı oldum. Bir kavga sırasında arkadaşını öldürdü. Ölen kişinin dul eşine beni kefalet olarak veren babam, kardeşimi yargılanmaktan kurtarmaya çalışıyordu. Babam özgür kalmamı sağlayacak parayı bulamayınca, dul kadın beni köle tacirine sattı. Ne kadar utanç verici, hiç adilce değil diye itiraz etti Hadangula. Söyle bana, tekrar özgürlüğüne kavuşabildin mi? Oraya geleceğiz ama daha değil. Hikayeme devam edelim. Biz yanlarından geçerken çapa yapanlar bize kötü kötü baktılar. Bir tanesi şapkasını çıkarıp eğilerek, Babil'e hoş geldiniz kralın misafirleri. Sizi şehir duvarlarının öte tarafında bekliyor. Ziyafet sofrası da hazır. Çamur tuğlalar ve soğan çorbası dedi. Kahkahalarla güldüler. Korsan sinirlenip yüksek sesle küfretti. Kralın bizi beklediğine dair söyledikleri de ne? diye sordum. Belimiz kırılana kadar şehir duvarları için tuğla taşıyacağız demek. Belki de belimiz kırılmadan bizi döverek öldürürler. <gülüyor> Beni dövemezler. Öldürürüm onları. Sonra Megiddo konuştu. Köle sahiplerinin çalışkan, hevesli köleleri öldürmesi pek de mantıklı olmaz. Sahipler iyi köleleri sever. Ve onlara iyi davranırlar. Zabado yorum yaptı. Kim çok çalışmak ister ki? Bu çapacılar bilge kişiler. Çalışarak bellerini kırmıyorlar. Sadece gerektiği kadar yapıyorlar. Kaytararak hayatta bir yere gelmek mümkün değil diye itiraz etti Megiddo. Eğer bir hektarı çapalarsan, bunun iyi bir iş günü olduğunu her patron anlar. Eğer yarım hektarı çapalarsan, kaytardığım belli olur. Ben kaytarmıyorum. ''Çalışmayı ve iyi bir iş çıkarmayı seviyorum. İyi iş tanıdığım en iyi arkadaş. Şu ana kadar sahip olduğum bütün iyi işler onun sayesinde. Çiftliğim, ineklerim, mahsulüm, her şeyim.'' Zabado alay ederek ''Peki şimdi bütün bunlar nerede?'' dedi. ''Uzun dönemde akıllı olup çalışmadan var olabilmek en iyisi. Zabado'ya iyi bakın.'' Eğer duvarları inşa etme işine bizi koşarlarsa, Zabado ya su taşıyacak ya da başka kolay bir iş yapıyor olacak. Siz de o sırada tuğla taşıyarak belinizi kırıyor olacaksınız. <gülüyor> Saçma gülüşüyle kakağı attı. Gece korktum. Uyuyamadım. Muhafızların ipinin yanında durdum. Diğerleri uyurken o sırada nöbette olan Godoso'nun dikkatini çektim. O iri yarı Araplardan biriydi. Serseriydi. Cüzdanını çalıp aynı zamanda boğazını da kesecek tiplerdendi. Söylesene kodosu diye fısıldadım. Babil'e vardığımız zaman bizi duvarlar için mi kullanacaklar? Neden soruyorsun diye dikkatle sordu. Yalvararak cevap verdim. Anlamıyor musun? Gencim, yaşamak istiyorum. Ölümüne çalıştırılmak ya da ölümüne dayak yemek istemiyorum. Bana iyi bir patron bulmamız mümkün değil mi? Fısıldayarak cevap verdi. Sana söyleyeyim, iyi bir adamsın. Godoso'nun başına iş açmıyorsun. Genelde ilk köle pazarına gideriz. Dinle beni. Alıcılar geldiğinde ben senin iyi bir çalışan olduğunu, iyi bir patron için çok çalışacağını söyleyeceğim. Seni satın almalarını sağla. Eğer kendini satın aldıramazsan, ertesi gün tuğla taşıma işine koşulursun. O da çok zor iş. Benden uzaklaştıktan sonra sıcak kumun üzerine uzanıp yıldızlara bakarak iş hakkında düşündüm. Megiddo işin en iyi arkadaşı olduğunu söylemişti. İşin benim de en iyi arkadaşım olup olmayacağını düşündüm. Eğer beni bu durumdan kurtarırsa kesinlikle en yakın arkadaşım olabilirdi. Megiddo uyandığında iyi haberi ona da söyledim. Babil'e yürürken tek umut ışığımız bu öğrendiklerimdi. Öğleden sonra duvarlara gelmiştik ve sıra sıra insanları görebiliyordum. Siyah karıncalar gibi gözüküyorlardı. Dik, diagonal yollarda bir aşağı bir yukarı yürüyorlardı. Yaklaştıkça çalışmakta olan binlerce insan gördük. Bazıları hendek kazıyor, bazıları da çamurdan tuğla yapıyorlardı. Tuğlaları büyük sepetlerle sırtlarında duvar ustalarına taşıyanlarsa en büyük çoğunluğu oluşturuyordu. Denetleyenler geride kalanlara küfrediyor, sırtlarını kırbaçlıyorlardı. Sırayı düzgün takip etmeyenler cezalandırılıyordu. Zavallı, perişan olmuş adamlar tökezleyerek ağır sepetlerin altında çöküyor, bir daha ayağa kalkamıyorlardı. Eğer kırbaç onları ayağa kaldıramazsa yolun kenarına itilerek acı içinde kıvranmaya terk ediliyorlardı. Bir süre sonra da yolun kenarındaki isimsiz mezara doğru yollanıyorlardı. Bu korkunç durumu görünce ürperdim. Babamın oğlu olan bendeniz, eğer köle pazarında başarılı olamazsam, sonum bu olacaktı. Godosu haklı çıkmıştı. Şehrin kapılarından geçerek köle hapishanesine, ertesi sabah da pazara götürüldük. Burada herkes korku içinde birbirine sokulmuş, tek vücut olmuştu. Sadece muhafızların kırbaçlarını yiyince kımıldıyorduk. Böylece pazardaki alıcılar köleleri inceleyebiliyorlardı. Megiddo ve ben izin alarak bizimle ilgilenen herkesle konuştuk. Köle taciri kralın muhafızlarını çağırarak korsanı zincirlere vurdurdu ve o itiraz ettikçe vahşice dövdüler. Korsan uzaklaştırılırken onun için üzüldüm. Megiddo yakında birbirimizden ayrılacağımızı hissetti. Yakınımızda alıcılar yokken bana samimi bir şekilde işime değer vermemin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bazıları nefret eder. İşi düşmanı yapar. Ona bir arkadaş gibi davranarak sevmek en iyisi. Zor olduğu için şikayet etme. Ne kadar güzel bir ev inşa edeceğini düşün. Kolonların ağır olması ya da kuyudan uzak olması ne yazar? Bana söz ver. Eğer bir sahibin olursa, onun için elinden geldiğince çok çalış. İyi yapılmış iş yapana iyilik getirir. Seni daha iyi bir insan yapar. Şişmanca bir çiftçi bizi incelemek için yanımıza geldiğinde sustu. Megiddo mahsulleri ve çiftliği hakkında sorular sordu. Kısa bir sürede adamı değerli bir işçi olacağına inandırdı. Köle taciriyle şiddetli bir pazarlıktan sonra, çiftçi şişman bir cüzdan çıkararak ödemesini yaptı ve Megiddo yeni patronunu takip ederek gözden uzaklaştı. O gün birkaç satış daha yapıldı. Öğle saatinde Godosu, köle satıcısının oradan iğrendiğini ve bir gece daha burada kalamayacağını söyledi. Geride kalan bütün adamları ertesi gün kralın alıcısına satacaktı. Çaresiz hissederken, şişman, iyi niyetli bir adam yanımıza gelerek aramızda fırıncı olup olmadığını sordu. Yanına yaklaşarak, senin gibi iyi bir fırıncı, daha kötü bir fırıncıyı neden istesin ki? İstekli birine yöntemlerini öğretmek daha iyi değil mi? Bak bana, gencim, güçlüyüm, ve çalışmayı seviyorum. Bana bir şans ver ve senin para kazanman için elinden geleni yapayım dedim. Bu girişkenliğimden etkilenen fırıncı köle satıcısıyla pazarlığa girdi. Satıcı şimdi yetenekli, sağlıklı ve çalışkan olduğumu fark edip etkilenmişti. Kasaba satılan şişman bir öküz gibi hissediyordum. Sonunda çok şükür ki anlaşma yapıldı. Yeni patronumla birlikte pazardan uzaklaşırken Babil'in en şanslı adamı olduğuma inanmıştım. Yeni evimi çok beğendim. Na na, na it, patronum bana taş bir tasla arpayı nasıl öğüteceğimi gösterdi. Ateşi nasıl yakacağımı, ballı kekler için susam ununu nasıl incelteceğimi öğretti. Tahılların tutulduğu barakada bir koltuğum vardı. Yaşlı köle swasti evin uşağıydı. Beni iyi besliyordu. Ağır işlerde ona yardım etmemden de memnundu. Patronuma değerimi kanıtlamak için elime bir fırsat geçmişti ve bu sayede özgürlüğüme kavuşabileceğimi umuyordum. Nana Nait'ten bana ekmeği nasıl yoğurduğunu ve fırınlandığını öğretmesini istedim. Bu istekliliğimden çok memnun kalan patronum bana hemen bu işleri öğretti. Daha sonra bana ballı kekleri nasıl yaptığını öğretmesini istedim. Bir süre sonra bütün fırın işlerini ben yapmaya başladım. Patronum boşta olmaktan memnundu ama Svasti bu durumdan memnun değildi. ''Kimse için iş yapmak iyi değildir.'' diyordu. Özgürlüğümü geri almak için para kazanma yöntemleri düşünme zamanı gelmişti. Fırın işleri öğle saatlerinde bittiğinde, Nana Naid'in iznini alarak kar edeceğim bir iş bulup kazancımı onunla paylaşmayı düşündüm. Sonra aklıma bir fikir geldi. Neden daha çok ballı kek yapıp sokaklarda aç olan insanlara satmıyordum? Planımın Nana'nayı de şu şekilde sundum. Eğer öğleden sonraları fırın işleri bittikten sonra para kazanırsam ve bu kazançlarımı seninle paylaşırsam, kendime kalan kısmıyla da her insanın istediği ve arzuladığı şeyleri satın alma imkanım olabilir, değil mi? Tamam, tamam diye kabul etti. Ballı kek satarak para kazanma fikrimi söylediğimde çok hoşuna gitti. ''Şöyle yapalım.'' dedi. ''Bir sente iki tane sat. Bu sentlerin yarısı benim olur, böylece un ve bal ve fırın için odun alabilirim. Masraflar çıktıktan sonraki kazancı da sen ve ben ikiye böleriz.'' Bu cömert teklif beni çok memnun etmişti. Kazancımın dörtte biri bana kalacaktı. O gece geç saatlere kadar kekleri sunacağım bir tepsi yaptım. Nana Nayit eski kaftanlarından birini bana verdi. Böylece daha iyi görünecektim. Svasti de kıyafetimi yamamama ve temizlememe yardım etti. Ertesi gün ekstradan ballı kekler yaptım. Üstleri kızarmıştı. Tepsiye dikkat çekecekleri şekilde dizdim, sonra da sokağa çıkıp bağırarak keklerimi övmeye başladım. İlk başta kimse ilgilenmiyor gibi görünüyordu ve şevkim kırıldı. Israrla devam ettim ve öğleden sonra herkes acıkmaya başladığında satışlarımı yaptım ve kısa sürede tepsim boşaldı. Nana Nayit başarımdan etkilenmişti ve memnuniyetle bana payımı verdi. Kendi parama sahip olmak beni çok mutlu etti. Megiddo'nun patronların kölelerin işini takdir edeceğini söylediğinde haklı olduğunu anladım. O gece başarımdan dolayı o kadar heyecanlıydım ki uyuyamadım. Bir senede ne kadar para kazanacağımı, özgürlüğümü satın almam için ne kadar süre geçmesi gerektiğini hesaplamaya çalıştım. Her gün tepsilerle satışa çıktıkça düzenli müşterilerim oldu. Bunlardan biri de büyük baban Arat Gulay'dı. Halı tüccarıydı. Şehrin bir ucundan bir ucuna giderek ev kadınlarına satış yapıyordu. Yanında halıları yüklediği bir eşeği ve siyahi bir kölesi vardı. Hem kendisi hem kölesi için ikişer kek satın alırdı ve kekleri yerken de benimle sohbet ederdi. Büyük babanın bana söylediği hiçbir şey aklımdan çıkmadı. Keklerini seviyorum oğlum ama keklerden çok onları sunma biçimini seviyorum. Bu tutum seni başarı yolunda iyi yerlere getirebilir. Hadangula, bu büyük şehirde utancıyla savaşarak kendine bir yol arayan köle bir genç için... Teşvik edici sözlerin ne anlama geldiğini anlayabilir misin? Aylar geçtikçe cüzdanımdaki paralar arttı. Kemerimde beni rahatlatan bir ağırlık oluşmaya başladı. Megiddon'un demiş olduğu gibi işim en yakın arkadaşım olmaya başlamıştı. Ben mutlu olsam da swasti endişeliydi. Patronun hakkında endişeleniyorum. Kumarhanelerde çok fazla vakit geçiriyor diyerek endişesini dile getirdi. Günlerden bir gün arkadaşım Megiddoyla sokakta karşılaştım ve bu karşılaşma beni çok mutlu etti. Üç eşeğin önünde yürüyor ve pazara sebze satmaya gidiyordu. Her şey çok iyi gidiyor dedi. Patronum iyi iş çıkarmamı takdir ediyor. Şimdi işçilerin başına geçtim. Pazara gitmeyi devretmesi de bana güvendiğini gösteriyor. Buraya gelebilsinler diye aileme haber gönderdi. İş yapmak bütün sorunlarımdan kurtulmama yardımcı oluyor. Bir gün özgürlüğümü satın alacak kadar para kazanmış olacağım ve yine kendime ait bir çiftliğim olacak. Aradan zaman geçti. Na na benim satıştan eve dönmemi gittikçe daha telaşlı bir şekilde bekler oldu. Döndüğümde onu beni beklerken buluyordum. Hemen parayı sayıp bölüyordu. Farklı pazarlar bulmamı ve satışımı artırmamı da teşvik ediyordu. Sık sık şehrin kapılarına giderek duvarları inşa eden kölelerin başında duranlara satış yapıyordum. Bu korkunç görüntülerle karşılaşmayı sevmesem de ustabaşlarının eli boldu. Yine o taraflara gittiğim bir gün, sırada tuğlaları sırtına yüklemek için bekleyen zaba gördüğümde çok şaşırdım. İncecik kalmıştı, beli bükülmüştü, sırtında ustabaşlarının kırbaşlarından dolayı yaralar vardı. Onun için çok üzüldüğümden. Bir kek uzattım. Aç bir hayvan gibi ağzına tıkıştırdı. Gözlerindeki aç gözlü bakışı görünce tepsimi elimden almaması için koşarak kaçtım. Neden bu kadar çok çalışıyorsun diye sordu bir gün Aratgula. Hatırlarsan senin de bugün bana sorduğun soru benzer bir minvaldeydi. Megiddo'nun bana işle ilgili söylediklerini ona aktardım ve işimin en iyi arkadaşım olduğunu söyledim. Gururla ona cüzdanımdaki paraları gösterdim. Özgürlüğümü satın almak için çalıştığımı söyledim. Arad Gula sordu. Özgür kaldığında ne yapacaksın? Cevap verdim. O zaman tüccar olmayı planlıyorum. Ben böyle söyleyince bana sırlarını açtı. Hiç aklıma gelmemiş şeyleri paylaştı benimle. Sen bunu bilmiyorsun ama aslında ben de bir köleyim. Ben de patronumla işbirliği içindeyim. Hadan Gula sözünü kesti. ''Dur. Büyük babamın onurunu zedeleyen bu yalanları dinleyemem. O hiçbir zaman köle olmadı.'' Gözleri öfkeyle parlıyordu. Şaruna da sükûnetini bozmadı. ''Şansızlıklarının üstesinden gelerek Şam'ın en önemli insanlarından biri olduğu için ona saygı duyuyorum. Sen yani onun torunu da aynı kalıptan mı çıkmış acaba? Sen de gerçeklerle yüzleşebilir misin?'' ''Yoksa yanılsamalar içinde yaşamayı mı tercih edersin?'' Hadangula eğer üzerinde doğruldu. Derin duygularla yüklü bir sesle cevap verdi. ''Büyük babam herkes tarafından sevilirdi. Yaptığı iyi işlerin haddi hesabı yoktu. Kıtlık olduğunda kendi altınlarıyla Mısır'dan tahıl alıp, kervanlarıyla Şam'a getirerek insanlara dağıtmamış mıydı?'' Şimdi çıkmış Babil'de nefret edilen bir köle olduğunu söylüyorsun bana. Eğer Babil'de kalsaydı, evet, bir köle olarak nefret edilirdi kendisinden. Ama kendi çabalarıyla Şam'da büyük bir adam olduğunda, tanrılar şanssızlıklarına göz yumarak ona itibar etmeye başladılar. Şaruna da devam etti. Bana köle olduğunu söyledikten sonra, kendisinin de çok kaygılı olduğunu söyledi özgürlüğünün bedeli olan parayı kazanmıştı ama şimdi de ne yapacağını bilemiyordu. Eskisi kadar iyi satış yapamadığını, patronunun himayesi altından çıkmaktan korktuğunu söyledi. Bu kararsızlığa hep karşı çıktım. Patronunun eteklerine tutunmayı bırak. Tekrar özgür bir adam olma hissini tat. Özgür bir adam mısın gibi davran ve tam da böyle başarılı ol. Neyi arzuladığını kararlaştır ve işinin bunu gerçekleştirmek için sana yardım etmesine izin ver. Yoluna devam ederken onun korkaklığını yüzüne vurduğum için bana teşekkür etti. Bir gün yine şehrin kapılarına doğru gittiğimde orada kocaman bir kalabalığın biriktiğini gördüm. Bir adama yaklaşıp ne olduğunu sorduğumda duymadın mı kaçak bir köle kralın muhafızlarından birini öldürdü. Şimdi adalet yerini bulacak, kırbaçlanacak ve öldürülecek. Kralın kendisinin bile burada olacağı söyleniyor, dedi. Kalabalık o kadar yoğundu ki tepsim devrilmesin diye daha fazla yaklaşamadım. Bitmemiş olan duvarın üzerine tırmanarak olan biteni izlemeye karar verdim. Yüksekte olduğum için Nebukadnezar'ın Nezar'ın altın at arabasıyla meydana geldiğini görebildim. Daha önce böyle bir ihtişam görmemiştim. Böyle kıyafetler, böyle altınlar, böyle kadifelerle ilk defa karşılaşıyordum. Kırbaçlamayı görmesem de zavallı kölenin çığlıklarını duyuyordum. Kralımız kadar asil birinin nasıl böyle bir acıya şahit olabileceğine aklım ermiyordu. Yanındakilere şakalaşıp gülüştüğünü görünce, onun ne kadar zalim olduğunu ve tam da bu yüzden neden duvarların inşaatı sırasında kölelerden insanlık dışı işlerin istendiğini anladım. Köle öldükten sonra herkes başına ne geldiğini görebilsin diye bacağından iple bir direğe asıldı. Kalabalık dağılınca cesetin yanına yaklaştım. Kıllı göğsünde iki tane birbirine geçmiş yılanı gösteren bir dövme gördüm. Öldürülmüş olan köle, korsanın ta kendisiydi. Arat Gula'yla bir sonraki karşılaşmamızda bambaşka biri olduğunu fark ettim. Büyük bir heyecanla bana selam verdi. Bak, senin tanımış olduğun köle artık özgür bir adam. Sözlerin adeta sihirliydi. Şimdiden satışlarım ve karım artıyor. da çok mutlu. O özgür bir kadın. Patronumun yeğeni. Eskiden köle olduğumu kimsenin bilmediği uzakta bir yere taşınalım istiyor. Böylece babalarının şanssızlığı çocuklarımızı etkilemez. İş benim de en büyük yardımcım oldu. Kendime olan güvenimi yeniden elde etmemi sağladı. Satış yapma yeteneğim geri geldi. Ufak da olsa Arat Gula'ya yardımcı olabilmekten memnundum. Beni teşvik etmiş olmasının karşılığını ödemişim gibi hissediyordum. Bir gün swasti telaşla yanıma geldi. Patronunun başı dertti. Onun için korkuyorum. Birkaç ay evvel kumar masalarında çok para kaybetti. Çiftçiye aldığı tahılın ya da balın parasını ödeyemiyor. Tefeciye olan borcunu ödeyemiyor. Hepsi çok kızgın ve tehditler savuruyorlar. ''Onun aptallığından dolayı biz neden endişelenelim? Biz onun patronu değiliz ki?'' diye düşüncesiz bir cevap verdim. ''Ah aptal gençlik, anlamıyorsun. Tefeciye senin tapunu kefalet olarak verdi. Bu yüzden tefeci seni sahiplenebilir ve satabilir. Ne yapacağımı bilemiyorum. İyi bir adam, iyi bir patron. Neden? Neden şimdi başı derde girdi?'' Swasti'nin endişeleri yersiz değildi. Ertesi gün fırında işimi yaparken tefeci Sasi adlı bir adamı da yanına katmış olarak geldi. Adam beni yukarıdan aşağı süzüp yeterli olduğumu söyledi. Tefeci patronumun geri gelmesini beklemeden Svasti'ye beni aldığını ona iletmemi söyledi. Sırtımdaki kıyafet ve kemerimdeki para cüzdanıyla daha fırınlamayı bitirmediğim ekmekleri bırakıp aceleyle oradan uzaklaştırıldım. Bütün umutlarım fırtınanın ağaçları köklerinden koparıp denize fırlatması gibi bir anda yok olmuştu. Yine kumarhane ve içki bana felaket getirmişti. Sasi ters bir adamdı. Şehrin bir ucundan bir ucuna birlikte yürürken ona Nana Nait için yapmış olduğum iyi işlerden bahsettim ve onun için de iyi işler yapmak istediğimi belirttim. Ben bu işi sevmedim. Patronum da sevmiyor, dedi. Kral patrona büyük kanal inşası için köle bulmasını söyledi. Daha fazla köle alıp daha çok çalıştırarak işi hemen bitirmesini istiyor. Kim bu kadar büyük bir işi çabuk bitirebilir ki? Ağaç olmayan bir çöl hayal et. Sadece çalılıkların oldu. Güneş o kadar kızgın ki fıçılarımızdaki su içilemeyecek kadar sıcak. Sonra sıra sıra adamların derin bir çukurun içine inerek gün doğumundan gün batımına çamur yüklü sepetleri yukarıya taşıdıklarını hayal et. Domuzlar gibi ortaya bırakılan kaplardan yemek yendiğini düşün. Çadırımız yoktu. Yatak yapmak için saman yoktu. Birdenbire kendimi bu durumun içinde buldum. İşaretlediğim bir yere cüzdanımı gömdüm. Bir daha o cüzdanı çıkarıp çıkaramayacağımdan emin değildim. İlk başta iyi niyetle çalıştım. Fakat aylar geçtikçe şevkim kırılmaya başladı. Sonra sıcaklıktan dolayı çıkan ateşim vücudumu mahvetti. İştahım kapandı. Önüme konan koyun etini ve sebzeleri yiyemez hale geldim. Geceleri mutsuzlukla sağdan sola, soldan sağa dönüyor, uyuyamıyordum. Bu mutsuzluk içinde Zabado'nun planının belki de en iyi plan olduğunu düşünmeden edemedim. Kaçıp belimin işten dolayı kırılmasını önlemek belki de en doğrusuydu. Ondan sonra onu en son nasıl gördüğümü hatırladım ve planın pek de iyi olmadığına kanaat getirdim. Korsanın karamsarlığını düşündüm. Acaba doğru olan kavga edip öldürmek miydi? Kanlar içindeki cesedini düşündüğümde onun planının da hiçbir işe yaramadığını fark ettim. Sonra en son Megiddo'yu gördüğüm an aklıma geldi. Elleri nasır tutmuştu ama kalbi hafifti ve yüzünde mutluluk vardı. Onun planı en iyi plandı. Megiddo kadar çalışmaya istekli olsam da o benden daha çok çalışıyor değildi. Peki o zaman neden benim işimde bana mutluluk ve başarı getirmedi? Megiddo'ya mutluluk getiren iş miydi yoksa mutluluk ve başarı sadece tanrıların kucağında olan şeyler miydi? Hayatımın sonuna kadar isteklerimi gerçekleştiremeden, mutluluk ve başarıya ulaşamadan çalışacak mıydım? Bütün bu sorular aklımı karıştırıyordu ve cevapları bilmiyordum. Gerçekten kafam çok karışmıştı. Birkaç gün sonra tahammülümün sonlarına gelmiştim ve sorularımın cevapları hala belirsizdi. Sasi beni çağırdı. Patronomun ulağı beni Babil'e geri götürmek için gelmişti. Cüzdanımı kazıp yerinden çıkardım. Kıyafetlerimin kalıntılarına kendimi sarıp yola çıktım. Yoldayken yorgun zihnimde hala beni oradan oraya savuran bir fırtına fikri vardı. Memleketim Harun'da bir tekerlemeye göre yaşıyordum sanki. Kasırga gibi adamı sıkıştırmak, fırtına gibi sırtına binmek, kimsenin takip edemeyeceği bir yolda kaderini kimsenin bilmediği bir yere gitmek. Nedenini bilmeden hayatım boyunca cezalandırılacak mıydım? Beni ne gibi mutsuzluklar ve hayal kırıklıkları bekliyordu. Patronumun emine geldiğimizde evin avlusunda Arat Gula'nın beni beklediğini görünce ne kadar şaşırdığımı tahmin bile edemezsin. Benim attan inmeme yardımcı oldu. Sonra da uzun zamandır görmediği kardeşine kavuşmuş gibi sımsıkı sarıldı. Yola çıktığımızda bir kölenin patronunu takip ettiği gibi onu takip etmeye razıydım. Ama o buna izin vermedi. Omzuma elini koyarak seni her yerde aradım. Tam umudumu kesmişken svasti bana tefeciden bahsetti. O da seni patronuna yönlendirdi. Sıkı bir pazarlık yaptıktan sonra senin için çok yüksek bir bedel ödedim. Ama sen buna değersin. Senin felsefen ve girişimciliğin bana başarılı olmak için ilham verdi. Megiddon'un felsefesi benim değil diyerek onu böldüm. Hem Megiddon'un hem senin. Şimdi ikinizin sayesinde Şam'a gidiyoruz ve ortağım olmanı istiyorum. Bak, bir anda özgür bir adam olacaksın. Bunu söylerken, kaftanının arasından bir kil tablet çıkararak tapum olan bu belgeyi yere fırlattı. Arnavut kaldırımının üzerinde binlerce parçaya bölünmesini izledik. Tabletin parçaları un ufak olana kadar üzerinde zıpladı. Minnetle gözlerim doldu. Babil'deki en şanslı adam olduğumu biliyordum. Gördüğün gibi iş en zor zamanımda en iyi arkadaşım olarak öne çıktı. Çalışma Şefkim duvarlarda çalışan köle çetelerine satılmamayı engelledi. Sonra da bu prensibim büyük babanı etkiledi ve ortağı olarak beni seçti. Hadangula sordu. Büyük babamın altın şekerlerinin sırrı çalışmak mıydı? ''Ben onunla ilk tanıştığımda elindeki tek anahtar buydu.'' diye cevap verdi Şarruna da. Büyük baban çalışmayı seviyordu. Tanrılar da onun çabalarını takdir ederek onu ödüllendirdi. ''Şimdi anlıyorum.'' diye düşünceli bir şekilde cevap verdi Hadangula. Onun çalışmalarını ve başarısını takdir eden insanları çeken şey iş yapma biçimiydi. Şam'da kazandığı bütün mükafatlar yine iş sayesinde oldu. Benim beğendiğim her şey iş sayesinde oldu. Ve ben de işin sadece kölelere layık bir şey olduğunu düşünüyordum. Hayatta insanın keyfini çıkarabileceği birçok zevk vardır diye yorum yaptı Şarruna'da. Her birinin yeri ayrı. İşin sadece köleler için olmaması beni mutlu ediyor. Eğer çalışmasaydım hayattaki en büyük zevkten mahrum kalacaktım. Birçok şeyden zevk alsam da hiçbir şey işin yerini tutamaz. Şarrunada ve Hadangula, Babil'in kocaman bronz kapılarının önüne doğru duvarların gölgesinde ilerlediler. Muhafızlar bu önemli zatı görünce hemen hazır ola geçip selam verdiler. Şarrunada vakur bir şekilde dimdik durarak kervanını kapılardan geçirip şehrin sokaklarına doğru yönlendirdi. Hep büyük babam gibi biri olmayı hayal ettim, diye itiraf etti Hadangula. Ama şimdiye kadar nasıl bir adam olduğumu anlamamıştım. Bana bunu gösterdin. Şimdi ona daha fazla saygı duyuyorum ve onun gibi olmaya kararlıyım. Onun başarısının gerçek anahtarını bana verdiğin için sana minnettarım. Sana borcumu nasıl ödeyebilirim bilmiyorum. Bugünden sonra ben de bu anahtarı kullanacağım. Ben de onun gibi mütevazı bir şekilde başlayacağım. Bu mücevherler takıp güzel kaftanlar giymekten çok daha uygun olacaktır. Hadangula böyle konuştuktan sonra kulağındaki küpeleri ve parmağındaki yüzükleri çıkardı. Sonra atını dizginleyip arkaya, kervanın başındaki adamın arkasına geçerek büyük bir saygıyla onu izledi. Babil'in Tarihi Resmi Tarih sayfalarında Babil'den daha görkemli bir şehir bulmak mümkün değil. İsmi bile zenginlik ve ihtişamı çağrıştırıyor. Altın ve mücevherden oluşan hazineleri müthiş. İnsan ister istemez böyle bir şehrin tropik bir lüks içinde olduğunu hayal ediyor. Etrafında doğal kaynakların, ormanların, madenlerin olduğunu düşünüyor. Ama durum böyle değildi. Fırat Nehri'nin kenarındaki kuru, düz bir vadiye kurulmuştu. Ormanları yoktu, madenleri yoktu. İnşa etmek için uygun taş kaynağına bile sahip değildi. Doğal bir ticaret güzergahının üzerinde değildi. Yağmur miktarı çiftçilik yapmak için yeterli değildi. İnsanın büyük amaçlara ulaşabileceğinin bir örneği olan Babil, eldeki bütün kaynaklar kullanıldığında neler yapılabileceğini kanıtlıyor. Bu büyük şehri destekleyen bütün kaynaklar insanlar tarafından geliştirildi. Bütün zenginlikleri insan yapımıydı. Babil'de sadece iki tane kaynak vardı. Verimli bir toprak ve nehirdeki su. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük mühendislik projelerinden biriyle Babil'li mühendisler, nehrin sularını barajlar ve büyük sulama kanalları aracılığıyla yönlendirerek kuru vadiye su getirdiler. Böylece verimli toprak bu su kanalları sayesinde hayat buldu. Tarihin ilk mühendislik başarılarından biri olarak sayılabilecek bu projeyle mahsuller o kadar bollaştı ki, dünyanın daha önce görmemiş olduğu bu sulama sistemi mükafatlandırıldı. Neyse ki var olduğu uzun seneler boyunca Babil'in kralları fethedilme ya da yağmalanma tehlikesiyle pek sık karşılaşmadılar. Birçok savaş çıkmasına rağmen bu savaşların çoğunun arkasındaki neden açgözlü komşu devletlerin Babil'in muhteşem hazinelerini elde etmek istemesiydi. Babil'in seçkin krallarının tarihe geçmiş olmalarının nedeni bilgilikleri, girişimcilikleri ve adil olmalarıydı. Babil'den diğer devletleri kendi egolarını tatmin etmek için hükümleri altına almak isteyen krallar çıkmadı. Babil artık yok. Bin yıllar boyunca kendisini yükseltti şehir. Sahip çıkan insanlar terk ettiğinde ise şehir kısa sürede harabeye dönüştü. Babil, Süveyş kanalının 1000 kilometre doğusunda Basra körfezinin hemen kuzeyindeydi. Ekvatorun 30 derece kuzeyinde, yaklaşık olarak Arizona'daki Yuma hizasındadır. İklimi de bu Amerikan şehriyle aynıdır. Sıcak ve kuru. Zamanında sulama kanallarıyla hayat bulmuş olan bu vadi, şimdi yeni rüzgarların etkisi altında kurak bir harabedir. Çim ve çöl çalıları, rüzgarın üflediği kumlara karşı var olmak için çabalamaktadır. Verimli tarlalar, kocaman şehirler, Birçok ürünün yer aldığı uzun kervanlar artık yok. Hayatlarını küçük sürüleri güderek kazanan göçebe Araplar onların yerini almış. Bu vadiyi yüzyıllardır seyyahlar tarafından sadece toprak olduğu düşünülen tepeler bezer. Arkeologlar burayı incelediklerinde zaman zaman yağmurlarla ortaya çıkan kırık seramik ve tuğla parçalarının izini sürmek gerektiğini fark ettiler. Avrupa ve Amerika müzelerinin desteklediği keşif gezileri sayesinde bu tepelerin ardındaki antik şehirlerin varlığı ortaya çıktı. Bunlar şehir mezarları olarak da düşünülebilir aslında. Babil de bunlardan biriydi. Babil'in üzerinde 20 yüzyıldan uzun süredir rüzgarlar ve çöl tozları esti. Tuğladan yapılmış olan şehrin duvarları aşınmış ve toprağa karışmıştı. Bugün Babil bu halde, bir çamur Yüzyıllardır üzerinde birikmiş olan atıklar dikkatli bir şekilde temizlenince günümüzde kimsenin bilmediği bu şehir ortaya çıkarılmış oldu. Birçok bilim insanı Babil medeniyetinin ve bu vadedeki diğer şehirlerin kayda geçmiş en eski şehirler olduğunu söylüyorlar. 8 bin yıl öncesine dayanan tarihlendirmeler yapılıyor. Bu tarihlendirmelerle ilgili ilginç bir bağ kurmak mümkün. Babil kalıntılarında güneş tutulması anlatımları bulundu. Modern gökbilimcileri yaptıkları hesaplarla Babil'lilerin takvimiyle bizimki arasında bir bağ kurdular. Böylece 8 bin sene evvel Babil'de yaşayan Sümerlerin duvarlarla kapatılmış şehirlerde yaşadığını öğrenmiş olduk. Onlardan önce kaç yüzyıl boyunca benzer şehirlerin var olduğunu bilmiyoruz. Bu şehirlerin duvarlarının içinde yaşayanlar barbar değildiler. Eğitimli ve aydınlanmış kişilerdi. Yazılı tarihe göre ilk mühendisler onlardı. İlk gökbilimciler, ilk matematikçiler, ilk finansçılar, ilk yazılı dile sahip olanlar. Kuru bir vadiyi bir tarım cennetine çeviren sulama sisteminden zaten bahsettik. Bazı kanallar o kadar derindi ki su olmadığı zaman bile bir düzine at kanalların dibinde yan yana durabiliyordu. Ek olarak Babil'li mühendisler yine başka bir büyük ölçekli projeye daha imza atmışlardı. Ayrıntılı bir su tahliye sistemi kurarak Dicle ve Fırat nehirlerinin ağzındaki bataklıkları kullanılabilir hale getiren Babil'liler bu alanları da ekilebilir tarlaya çevirdiler. Yunan asıllı seyyah ve tarihçi Heredot, Babil'i en iyi zamanlarında ziyaret etmişti ve günümüze ulaşan şehri bir yabancının gözleriyle anlatan tek tanım, Heredot'un yazdıkları Heredot'un metinleri şehirle ilgili detaylı bilgiler ve şehrin sakinlerinin tuhaf gelenekleriyle ilgili anlatımlarla dolu. Toprağın bereketinden, buğday ve arpanın bolluğundan bahsediyor. Babil'in ihtişamı solmuş da olsa bilgelikleri bizim için hala baki. Bunu kayıt tutmalarına borçluyuz. O zamanlar kağıt daha icat edilmemişti. Bunun yerine yazılarını ıslak kil tabletlere kazıyorlardı daha sonra tabletleri fırınlayarak sertleşmelerini ve yazıların kalıcı olmasını sağlıyorlardı. Her tabletin boyutu 15 cm'e 25 cm gibiydi ve kalınlıkları da yaklaşık 3 cm'ydi. Yaygın olarak kil tablet olarak tanımlanan bu araçlar, biz bugün modern yöntemlerle nasıl yazı yazıyorsak aynı şekilde kullanılıyorlardı. Üzerlerine efsaneler, şiirler, tarihi bilgiler, Kralın emirleri, toprakla ilgili hukuki kurallar, tapular, belgeler, başka şehirlere yollanan mektuplar kazanıyordu. Hepsi kullanım alanları arasındaydı. Bu kil tabletler sayesinde insanların hayatları hakkında en ince detaylara kadar bilgi edinmek mümkün. Örneğin tabletlerin birinde bir dükkan sahibinin tuttuğu kayıtlar var. Müşterilerinden birinin bir inek getirdiğini ve bu inek karşılığında yedi çuval buğday aldığını anlatıyor. Üç çuvalın hemen teslim edildiği ve diğer dördünün de müşteri istediğinde teslim edileceği not ediliyor. Yok olmuş şehrin kalıntıları arasında duran bu bilgiler gibi yüz binlerce kayıt arkeologlar tarafından keşfedildi. Babil'in hala etkisinde olduğumuz mucizelerinden biri de şehri çevreleyen görkemli duvarlar. Mısır piramitleriyle birlikte dünyanın yedi harikasından biri sayılan bu duvarların ilkinin Kraliçe Semiramis tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Kazı yapanlar bu orijinal duvarların izine rastlayamadı. Tam yükseklikleri de bilinmiyor. Dönemin yazarlarına göre bu duvarlar 15 ile 25 metre arasında bir yüksekliğe sahipti. Fırınlanmış tuğlalarla inşa edilen duvarlar derin hendeklerle korunuyordu. Daha sonra yapılmış ve daha meşhur olan duvarlar Milattan 600 yıl önce kral Nabopolassar tarafından yapılmıştı. O kadar büyük ölçekli bir yeniden inşa projesi kurgulanmıştı ki, duvarın bitirilmesine ömrü yetmedi. Projenin tamamlanması oğlu Nebukadnezar'a nasip oldu. Bu duvarların yüksekliği ve uzunluğu gerçekten inanılmaz. 50 metre yükseklikte olduğuna inanılıyor ki bu 15 katlı bir ofis binasının yüksekliği demek. Uzunluğun 15 kilometre olduğu düşünülüyor. Duvarlar o kadar genişti ki üzerlerinde 6 atlı araba sürülebilirdi. Bu muhteşem yapının hemen hemen hepsi yok olmuş. Temellerinin ve hendeklerinin bazı kısımlarını bugün görmek mümkün ama. Çevre unsurlarının etkisinin yanı sıra Arapların tuğlaları başka yerlerde inşaat yapmak için kullanması... Duvarın tamamen yok olmasına yol açtı. Zamanın bütün fatihleri, bütün orduları Babil'in duvarlarına saldırdılar. Birçok kral Babil'i kuşattı ama bütün çabalar boşunaydı. O günün işgal ordularını hafife almamak lazım. Tarihçiler 10 bin atlı, 25 bin at arabası, 1200 piyade, 1000 süvariden bahsediyorlardı. Her kuşatma için savaş ve gıda malzemelerini toparlamak en az 2-3 sene sürüyordu. Babil şehri modern bir şehir olarak organize edilmişti. Sokaklar ve dükkanlar vardı. Sokak satıcıları farklı mahallelerde mallarını satıyorlardı. Rahipler müthiş tapınaklarda vaz veriyorlardı. Şehrin içinde kraliyet mensupları için ayrı bir alan vardı. Bu alanların etrafındaki duvarların şehir duvarlarından bile yüksek olduğu söyleniyordu. Babil'liler sanatta çok yetenekliydiler. Heykel, resim, dokuma, altın işleme ve metal silahların üretimiyle tarım uygulamaları en iyi oldukları alanlar arasında sayılabilir. Kuyumcuları en sanatsal parçaları üretiyordu. Zengin Babil'lilerin mezarlarından çıkan örnekler şimdi dünyanın en büyük müzelerinde sergileniyor. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayanlar ağaçları taş baltalarla keserken ya da avlanırken ya da ucu sivriltilmiş çakmak taşlarıyla ve oklarla savaşırken, Babil'liler balta, mızrak ve metal başlı oklar kullanıyorlardı. Babil'liler zeki finansçılardı, tüccarlardı. Bildiğimiz kadarıyla alışverişlerde kullanılan para, senet ve yazılı tabular Babil'lilerin icadıydı. Milattan önce 540'a kadar Babil'e düşman orduları hiç girmemişti. Duvarları başkasının hakimiyetine geçmemişti. Babil'in nasıl düştüğünün hikayesi ise oldukça değişiktir. Zamanın en büyük fatihlerinden Cyrus, şehre saldırarak kimsenin giremediği duvarları ele geçirmek istiyordu. Danışmanları Babil kralı Nabonidus'a Cyrus'a doğru ilerlemesini, kuşatmayı beklemeden savaşmasını tavsiye ettiler. Babil ordusu yenilince şehirden kaçtı. Cyrus da böylece şehrin kapılarını açıp hiçbir direnişle karşılaşmadan Babil'e sahip oldu. Şehrin prestij ve gücü zamanla azaldı. Birkaç yüzyıl içinde terk edilmiş, kendi haline bırakılmıştı. Çöl toprağının rüzgar ve fırtınalarından çıkan Babil yine bu koşullara geri dönmüştü. Babil düşmüştü. Bir daha ayağa kalkamayacaktı. Ama medeniyet, Babil'lilere çok şey borçluydu. Zamanın sonsuzluğunda tapınaklarının mağrur duvarları toza dönüşmüş olsa da, Babil'in bilge fikirleri hala geçerliliğini korumaktadır. yazar hakkında George Samuel Clayson 1874 Kasım'ında Louisiana, Missouri'de doğdu. Nebraska Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İspanya-Amerika Savaşı sırasında Amerikan ordusunda görev aldı. Başarılı bir iş adamı olan Clayson, Denver, Colorado'da Clayson Harita Şirketini kurdu ve Amerika ve Kanada'nın ilk yol atlasını yayımladı. 1926'da tutumluluk ve maddi olarak başarılı olma konularında meşhur kitapçıklarını yayımladı. Söylediklerini Babil'de geçen kıssalarla destekliyordu. Bankalarda ve sigorta şirketlerinde dağıtılan kitapçıklar zamanla milyonlara ulaştı. Bu kitapçıklar arasında en meşhur olan Babil'in en zengin adamı, bu kitaba ismini veren kıssanın da ilham kaynağı. Babil kıssaları, İnsanlara ilham veren modern klasiklere dönüşmüştür.